İyi akşamlar efendim CNN Türk ekranlarında bir başka şeyler daha başlıyor ekranlarınızın başına hoş geldiniz Mühim bir mevzu her zaman olduğu gibi konuşmak üzere huzurlarınızdayız bu akşamda Tasavvuf nedir neyin nesidir mürşide bağlanmak niçin gereklidir nasıl bağlanılır Tasavvufa dair merak ettiğimiz bütün mevzuları konuşabilelim için bu programda birlikteyiz demirleblebi leblebi demişler. zehrile pişen aş demişler. Merhum Necip Fazıl Kısakirek davaların davası diye tarif ederdi tasavvufu. İslam'dan ayrı bir şey değildir demişler. Ayrılık görmeyin denmiş. İşte ne olduğunu konuşacağız. Sizler de başka şeyler etiketiyle Sorularınızı ya da konuştuğumuz mevzulara dair görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Fırsat buldukça onları da kıymetli konuğumuza yöneltmeye gayret edeceğiz. Cübbeli Ahmet Hoca söz verdiğimiz gibi tekrar bizimle 3 hafta oldu ve... Asıl bu meseleyi konuşmak için bir araya gelip konuşamadan programı bitirmek durumunda kalmıştık. İşte bu akşam o yarım kalan, doğrusu hiç başlayamadığımız mevzu konuşmak için hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk benim. Sağ olun Allah razı olsun. Afiyettesiniz görüşmek. Elhamdülillah. Allah afiyet versin. <gülüyor> afiyet bir gün günahsız geçirebilmek meselesi tabii. Anladım. Afiyetteyiz diye iddia demeyiz de. Ya, şey boyun, Allah çok, afiyet versin. Çok kolay söylüyoruz. Nasılsın diyoruz? Hemen i̇yiyim. iyiyim diyoruz. Kolay bir şey değil çok. Pek kadrinin kıymetini bilmiyoruz herhalde bunun. Yani, Eskiler mesela sıratı geçince belli olacak filan derlermiş. Yani afiyet günahsız geçen bir gün. Allah Teala cümlemize bir gün olsun afiyet nasip etsin. Yani ah. ölmeden evvelki son günümüzü afiyetli geçirmeyi nasip etsin. Amin. Böyle İnşallah. dualar edelim birbirimize hep. İnşallah yurt dışında bir amcaya arada bir tövbe etmek lazım demiştim. Evladım ne günahım var ki neye tövbe edeceğim dedi. Allah Allah. Vücudu eden bu varlığın bir günah. Ya aykası bu Kendini var bilmen başka günah kıyas edilmez. En büyük günah mevcudiyet. Yani kendini aradan çıkmak lazım ki kalabakı yaratan. Evet. çık aradan kalabakı yaratan. Ne kadar güzel söylemiş evet. Bir de hocam hani günahtan da yine mevzu sizinle bir araya gelince mevzuya giremedim. birazcık konuşalım. Zuhurat olsun. Zuhurat abi olaka gidelim. seyredelim. İnşallah. Mesela günahı da yanlış anlıyoruz sanki. Büyük günahlar var. Şunlar, şunlar, şunlar. Küçük günahlar var. Bunlar, bunlar, bunlar. Halbuki evet. Hz. Ali Kerem e Allahüheş'e ait olduğunu bildiğim bir söz var. Buyurmuşlar ki büyük günah senin kolaylıkla işleyebildiğin günahındır. Yani küçük bir günah bile olsa sen onu kolaylıkla ve sık sık işlemeye başladıysan o senin için büyük günah e, olmuştur. Küçük gördüğün günah büyüktür. Çok güzel. Büyük gördüğün günah küçüktür. Evet. Yani bu da hadis-i şerife de öyle. La sagiratem sag al e, ısrar velâ kibireme Bu hadis Tirmizi'de zannediyorum geçer. Yani ısrar edilen günah küçük kalmaz. Hmm. İstigfar edilen günah büyük kalmaz. Çok güzel, muhteşem. Evet. Şey. Hadi şerif, hadi şerif. muhteşem. Yani ısrarcılık iyi değil, inatçılık iyi değil ama ısrarı da şöyle anlamayalım. Arada bir tövbeyi bozuyor, bir ders yapıyor, bir daha tövbe ediyor. Bu adam ısrar etmiş oluyor mu? Burada da niyete bakılır. Eğer niyeti her seferinde bir daha dönmemeye azmetmek ise e, ama yine tökezlenip de nefis şeytan onu düşürüyorsa ısrar sayılmıyor. Hı hı. Çünkü yine Tirmizi'de bir hadis-i şerif, Ebu Sıddık rafisidir radıyallahu teala. Ma asarra men istegfara ve lev'ade fil yem sebeine bu acayip bir kolaylık kapısı. Bir günde aynı günaha yetmiş kere avdet etse de Hı -hı. istiğfar ettiyse ısrar etmiş olmaz. Şimdi o zaman da bu istiğfar aynı günah günde yetmiş kere bu farazi bir tabirdir. Ne kadar dairenin geniş olduğunu beyansa dediğinde söylenmiştir. Hı -hı. Ama aynı günah günde yetmiş kere dönen adamın istiğfarı da istizaya girmiyor mu? Çünkü o zaman da öbür hadis-i şerifte de buyurur ki el-musir el el validen ve müstakfirun minhu kel Hem günahta ısrar ediyor, hem de Rabbinden istiğfar ediyor. Bu kişine gibidir Rabbiyle ile dalga geçen gibidir. Hmm. E şimdi burayla fark buranın nerede? fark nerededir? Fark nerede? O zaman bu şunu anlaşıyor. Hakikaten e, iradesi zayıf insanlar çoktur. Ben de onlardan biriyim. E şimdi bir insan bir günahtan tebeve istihbar ederken hakikaten pişman olur ve bir daha dönmeme az mücezmi kasteder. Velakin biraz sonra ki gıybet günahı bunu örnek olarak verebilirsek eğer muhabbet açılan ortamlardaysak gıybete dedikoduya müsait ortamlardaysak bir gün içinde biz bunun günah olduğunu bile fark etmeden yetmiş kere işliyoruzdur gıybet deyince bir şey söyleyeyim şu ifade size ait mi? Hani illa gıybet edecekseniz ana babanızın günahı Olur nedir sevap aile içinde kalsın Mahmut Efendi Hazretlerinin sözüdür Hı. yani sevap yabancıya gitmesin <gülüyor> illa yabancıya, yabancıya gitmesin buyururdu. Şeni hal böyle olunca sen aynı gün aynı günah 70 kere dönsen de istiğfar ediyorsan, istiğfarın manasına gelelim, estağfurullah demek değildir. Çünkü o zaman dilsiz istiğfar edemeyecek mi? Dille olan şeylerde mutlaka kalp şartı vardı. İstiğfar, mağfiret talep etmekti. Mağfiret Miğfer de oradan geliyor başını örttüğü için. Setir demektir. Mahfuret ya Rabbi, ört beni demektir. Ee, Günahımı affet demektir. Şimdi bir insan af dilerken bir daha yapma niyetliyim fırsat bulunca diye aff dilemez. Ama lak lakay lisan kabilinden Rabiatül Adeviye'nin radıyallahu anh buyurduğu gibi adam biri estağfurullah estağfurullah alıştırmış dilini sürekli var ediyordu da. İstigfar onun dayah ihtiyaçlı istigfar çok. Biz istigfarlarımız da çok istigfara muhtaç gelir. Çünkü neden? de ihtiyacı. Çünkü neden? Af istiyorum derken kalbin hazır değil. Kimden af istediğinin farkında değilsin ve ört beni gizle beni bu günahı bağışla diye bir mana mülaza etmiyorsun. Hı hı. O zaman sen bu lafı ortaya konuşuyorsun. Halbuki Rabbine söylediğim bir sözdür. Mevla'dan başkası affedemeyeceğine göre. Ama Mevla muradın değil. Hal, hal böyle olunca bu gaflettir. Huşulsuzluk. E, bu gafletten bir tane istiğfar gerekir. E, i̇kinci istiğfarı da gafletle söylüyorsan. Hani tadil erkensiz kılanlara diyorum ya. Ya şunu bir doğru öğrenin de. Öyle kazadın. Çünkü kazanız da kaza gerektiriyor. Hı -hı. Kıyamete kaza kazanız bitmeyecek. Hı -hı. E, şimdi istiğfar gafletle ise. İkincisi ondan istiğfar da kafletle olacaktır. O zaman zaten tasavvufun kaynağına geldiğinde huzuru temin. Hmm. Huzuru temin. Ne Kime? demek huzuru temin? Yani huzur e, aklın kalbin fikrin sende bulunması demek. Sana cem olması demek. Gafletten hani kurtulmak. Yani kendime kendine gel diyorlar. Ey İmranopan Mektebat ne diyor? Ve lesev fe te'lem ensayru kelam yekun illa ileyke iza balagtel manzila seyru suluk işte konuşacaksınız sorursunuz ne sorarsanız seyir yürüyüştür manevi gidişattır gideceğin gideceğin ama Hmm. Ne zaman menzili maksuda ulaşacaksın? O zaman anlayacaksın ki gidişin sanaymış. Yani sen sana gelmişsin. Ben taşrada ararıyordum olacağın içinde can canmış. <gülüyor> bir de onu da yanlış anlıyoruz. Mesela çok güzel beyit beyt var yine söylüyor. E, işte kalbinden her şeyi çıkart at. Padişah konmaz saraya. Hane mamur olmadan hane mamur manasında. Olmadı. Hane olmadan. Evet. Zannediyoruz ki hani allah Teala haşa mekandan zamandan münezzeh ama Selam. başka bir yerlerde de biz burayı temizleyeceğiz ve Teala gelip burada misafir olacak. Sür ee, çıkar böyle gayri gönülden. Evet. Ta tecelli'i hak. Padişah konmaz saraya. Saray, ha, Hane aynen, mamur, mamur olmadan. Olmadı. Yani senin süpürmen yetiyor. Zaten tecelli devam ediyor. Sen kapıyı kapatmışsın. Yani güneş camlardadır. Sen perdeyi kapatmışsın. Çok perdeyi iyi. çek. Güneş zaten. Kimsenin Allah-u Teala'ya bana ayrıcıcılık yaptın. Bana tecelli etmedin, feyiz vermedin deme hakkı yok. Ne gibi kimsenin güneşe e sen benim camıma kapıma uğramadın demeye hakkı Haklı. olmadığı gibi ama sen öyle bir yerde hane yaptıysan Başkasının gölgesinde kaldıysan, yani güneşe engeli yine sen koyduysan, hı hı. güneş ne yapacak? Onun için e, burada senin e, yar her dem sana nazar eyler, seni gafil görür, güzel eyler. Evet. Yani Mevla devamlı bakıyor, tecelli ediyor. Acaba beni arıyor mu? E, e, ne buyuruyor ki rivayettir? Günde yetmiş defa mı diyor hocam? Yani kulunun kalbine nazar eder, yani, 360 rivayet atılıyor bir şey, de. Yani o Kabe'ye tecelliyle ilgili gördüm. Kulun kalbine görmedim ama kalb-ül beytullah denirse müminin kalbi beytullah'tır, arşullah'tır, hazainullah'tır e, o manaya gelirse Kabe'ye var buğde. 120 kere diye tecelli vardır. Kabe işte 60'ı tavaf edenlere kırkı namaz kılanlara, yirmisi sıf nazar edenlere. Yani Kabe'ye bakmak da ibadet oluyor, namaz kılmasa da. E şimdi tavaf edenlere bakmak değil tabii. Çünkü orada erkek geçiyor, kadın geçiyor falan. O değil. Kabe'ye nazar et. Mürad yukarı bakacaksın ki hani ki insanların üstüne olsun. E demek ki e sen e, burada e, Mevla Teala sana devamlı tecelli ediyor, nazar ediyor, bakıyor. Bende mi, değil mi? E, eğer kimsen Mevla'daysan Feyzi sana yağdırıyor. Eğer ki sen başka şeylerde de masiva dediğimiz, taallukat-ı şetta, dağınık alakalar, ilgiler falan. Bunu da yanlış anlamamak lazım. Oğlumu düşünmeyecek miyim? Kızımı düşünmeyecek miyim? Hanımım hasta, annem öldü, üzülmeyecek miyim? Yani bu Allah'tan gayri düşünceler. Bu o anlamda değil. Bu zikre mani olan, Allah'ın zikrini unutturan alakalar ve ilişkiler demektir. Bu, burayı anlamadığın zaman her şey burada yanlış an anlaşıyor. Aslında hani hocam o haftan bayin hakka kain olmak, halvetler encümen dediğim evet. şey burada lazım değil mi? Evet. Yani, yani bu, sen halkın içindesin dolaşıyorsun tabii, ama kalbin hakla beraber. Kesrette vahdet. Yani, bu da pek zor bir şey olsa gerek. Zor da bir ya. şey değil ama işte seyrisülük onun için lazım. Bu sisteme girmek onun için lazım. Bu kaydelerin rahat onun için lazım. Bundaki maksut nedir? sen e, her kezin içindeyken mevlale beraber olabiliyorsun. Yani şöyle diyelim İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatta çok şey bir tabiri var. fenafillah mesela e, kısacası yani tasavvufi tabirine girersen ciltlerce kitap yazacağız. Öyle konuşmuyor. Diyor ki fenafillah yani Allah'ta fani olmak işte varlığını benliğini eritmek, ifna etmek, yok etmek falan. E, şimdi burada tabii ki bir yerine bir şey battığı zaman duymamak anlamında değil. Sen senden geçtiğinde seni kesseler doğrasalar da Demiş değiller. O zaman sen nasıl kendinden geçtin her şeyden de haberin var ya Hı. öbür taraftan da diyor ki akıllı kişi zamanını bilecek Hı. şimdi diyeceksin ki Charlie ne olmuş e şimdi sen bana bunu soracaksın yani ben şimdi bunu yani. bilmediğim evet. zamana ben fena fenafillam desen <gülüyor> Allah'ta fani olmuşum orası neymiş nereymiş nerede ne olmuş ya falan e İslamiyet sana demiyor ki bütün dünyanın havadisine haberlerinden uzak ol. E şimdi İbrahim Aleyhisselam'a vahiy edilen sayfelerde buyruluyor. Lim baqilil akli bu ayettir. Suhuf-u İbrahim'de. Hı hı. Akıllı kişiye ne gerekir? Eyyüke'n ârifen bir zamani. Zamanını bilecek. Hafizan li dilini fuzuliyattan koruyacak. Mukbilen al işine bakacak. Hı hı. Dünya ve ahiret senin ne alakadır diyor. İşin mi bu senin? Sen burada jüri üyesiysen o filmi seyret. Hı hı. Yani jüriysen sen sana soracaklarsa kaç puan veriyorsun? O senin için çünkü para alıyorsun. Hı hı. E sen burada hiçbir şey değilsin. Eğlenmek için film seyrediyorsun. İşte eğleniyorsun. Eğlenen de yolda kalıyor. Cahiz değil mi? Cazmi mi der ki? İçerik muhteva? Kültürel mi? Muhteva güzel Kültüren ama eğlenmek mi? için seyrediyorum. Ey, ama yok, eğlenmek için vaktimiz yok. Alametiyor razılağa talanlaht. Allah kuluna ikbal mi etmiş ya etmiş Kuluna yönelmiş mi? Ondan yüz mü çevirmiş? Alametin nişanı nedir? Yani okulun uğraşısına bakmaktır. Okulun uğraşısı kendisini dünya veya ahiret yönünden ilgilendirmeyen bir şeyse. Bakın sana Hocam, diyor ki şaka caiz diyor, latife ha. caiz diyor, çoluk çocuğunla muhabbet diyor, sünnet diyor. Ama, bu... Ama niçin çoluk çocuğun ihtiyacı var? Eşinle şakalaşmak vesaire her türlü. Efendim, şey mizah hakkı seven aşıkların eğlencesi tevhid olur diye. E bir şey bulacak. Yok Ama tevhidi de demiyorum. Şu, şu Ama senin hanımınla, güzel, çoluğun çocuğu ilgilenmende Aha. mizah, e, latife her şeyde. Şimdi ben Oğlum. konuşurken güldürüyorum. Bakın, gülmüyorum. Hı hı. Ha güldürüyorum derken bu sanatım değil. Güldürmek için konuşmuyorum lafın gelişi akışı böyle gidiyor üslubun böyle, ha, sitede sitede sitede böyle. ben şey bunu e, sanat olsun diye iki fıkra önceden gelirken bakmıyorum Hı hı. Hiçbir konuşmakta önceden bir kitap okumuyorum yani. Latife babından okumuyorum öbür ben, okuyorum. Ben biliyorum bir de yeri gelince söylenen sözler zaten onun için tesiri çok fazla e, oluyor tabii. Hazırlarsan onu oraya konduramazsın tamam, oturtamazsın. Deminki, deminki mesele çok önemliydi. Hani Allah katındaki değerini bilmek istiyorsan Allah'ın seni neyle meşgul ettiğine bak. Neyle meşgul özgür. ettiğine bak. Sen 100 hani bin sen çevirmiş senden. Mala yani ya ne demek gereksiz. Mesela yani şu, özür dilerim. Parada, parada da aynı şey var. Ee, para'nın nereden geldiğini merak ediyorsan nereye gittiğine bak. E, tabii. Ataybatsı e, e, temizler aslında. temizlere nasip olur. Atik erimesi mucebince. Şimdi sen Allah'ta fani oldun. Alameti nedir diyor? Şimdi, boşuna konuşma diyor ki bakın bir insanın bin sene ömrü olsa bu bin senelik ömründe Allah Teala'dan gayri bir şeyi e, kalbine yerleştirmeyi e, zorlasa. Bakın zorlasa diyor, hı hı. teklif etse diyor, teklif Türkçe'de başka bir tamam. anada kullanılıyor, teklif külfetten gelir diye. Yani mükellef hı hı. tutsa, la yakar duyetecek karıtı ibare. E tabii aslı farsçadır ama tabii muareptir Arapça çevrilmiştir. O Allah'ın dışındaki şeyi düşünmeye ve hatırlamaya yakın bile olmaz. Şimdi Şimdi burada bir mesele var. Nedir o? İşte işte diyoruz Evliyaullah'tan zatlar, şu gün, günümüzde de var. İşte onlar ebtal ebtal konuşulacak. Hı hı. Peki bu zatlar varsa, ki hadislerde var olduğu söyleniyor, her dönemde de var kalacaklar. Kıyamete kadar. Onlar, dünya var ki onlarda varsa dünyada var. Yani dünya kopmadığına göre kıyamet onlar var. Peki böyle bir zat, nasıl dünyada hiç hava, komada mıdır bu, baygın mıdır? Şey, yani kendini kaptırmış bay, bay, baygın halde midir buna baksak? Yok. Konuşur, görüşür, soğuk der, sıcak der, kapatın kapıyı der, su getirin der. E peki bu Allah'tan başka şey düşünmüyor da niye su istiyor, niye yemek istiyor? Burayı anlamak lazım. Ama hocam böyle bir şey demeye haklar var mı? Çünkü veliler eğer peygamberlerin varisleri ise Resulü Aleyhisselatü Vesselam yemişler, şey. içmişlerse. Ama... Hatta miraçtan sonra dünyaya dönmüş ashabının Sallim güldüğüne radıyallahu anh O da gülmüş, şaşırdığına o da hayret ee, etmiş. E. Aynı ya. Aynı hayat devam etmiş. Beşeriyet muhtezam. Evet. Ama bunu İmam Masum bir başka ibarede çözüyor. Mektubatın bu ibaresi şerhsiz. Şerh olmadan mana Murat anlaşılmıyor. Hmm. İmam Masum onun halifesi tamam, ve maktumu. Özür dilerim de fena fillah deyince böyle çok derine gittik sanki hani tasavvuf nedir konuşmadan fena filahın işte, şergini yapmaya ama şimdi, başlayınca... yok. şunu diyor yani diyor bizim Allah ile nispetimiz yani bağlantı demek irtibatımız İntisap da bağlantı demek neye benzer? devamlı akan ırmağa benzer. Şimdi devamlı akan ırmağa bir toprak veya yaprak düşse buna düştü sayılır mı bir şey? sayılır. Peki suyun akışını durdurur mu? Durdurmaz. Durdurmuyorsa maksat onun cereyanıysa Akışıysa ve devamıysa o süreklilik hali olduğu sürece o düşmedi sayılır. Çok düşmedi sayılır. O zaman bizim de aklımıza fikrimize... Allah'tan gayri düşünceler gelir. Ama yerleşmez. Yerleşen ne demek? Kaya falan bir şey yerleşince suyu durdurur. Akıntıyı keser. Burada da özür dilerim. Burası çok önemli. Yani çok de hocam? Yani sen hanımından ilgilenirsin. Mesela, çocuğundan, derdinden herkesin. Ama şunu, Allah da unutmazsın o hoş, arada. Şunu merak ederim. Gözle görülenin kalpteki etkisi çok fazla. Hani nazar berkadem ölçüsü belki bunun için var. E çok önemli. Bir yer. Göz Ma fotoğraf gibi kaydediyor ve kalbe atıyor. E şimdi bir de makama göre. Şimdi hele ki müptediler için e, manevi yani, göz yolları başındakiler, başındakiler için, için e, göz menne memlik aynı o gözüne malik olamayanın kalbi onun yanında değildir. Müthim. Kalbi nerededir? Baktığı yerlerdedir. Hadis-i şeriftir. kelamı Yani hadis-i şerif. Hadis şerif olarak zannedersem İmam-ı Rafazı hadis-i şerif olarak naklediyor. <gülüyor> Belki manen rivayettir ama mana sahiktir. Yani göz e, ne gibi kalp havuz gibi. Bu havuza gelen şeyler, peki işte denize gelen ırmaklar gibi göz bir ırmak Akış yeri kulak duydukları Hı. Efendim bunları işte Beyin düşündükleri Hayal gücü muhayyile hafıza işte eskiden olan bir şeyi geriye getiriyor Zihin can Hı. bunların hepsi yeniden Kalbe o şeyi ne yapıyor o havuza dolduruyor İşte tasfiye tezkiye Tabirler arındırmak temizlemek Neyi arındırıyorsun havuzu arındırıyorsun Bunun için lazım havuz doluyor Baktığından etkileniyor, duyduğundan etkileniyor, konuştuğundan etkileniyor, düşündüğünden, şey, seyretmek şeyleri. Şimdi bir insan bu ekranlardaki birçok şeyleri seyrederken bu havuz tabii hemen onu kalbe yansıtıyor. Ama şimdi herkes bundan etkilenmeyebilir. Çünkü makam meselesi diyorum. Makam meselesi nedir? İşte sen fenafillah isen, fenafillah makamı geldiyse o şeyi sen etkilenmedin demiyoruz. Toprak düşmedi, yaprak düşmedi demiyoruz. Gördün de anlamadın demiyoruz. Vurdun duymadı değil ki. Vurdun duydu. Ama burada kalbin Allah ile irtibatını kesti mi kesmedi. Sen ne yapıyorsun? Sen bir şey seyrederken o anda da yemek yerken sen yemekte Allah'ı zikredemiyorsun. Yani yemek yerken bunu bana kim verdi? Suyu nereden geldi? Bu toprakta bu tat neredeydi? Bu karpuz, hı hı. bu hurma nereden? Bu kuru daldan böyle bal gibi oldu. Bu tefekkürleri sen yapamıyorsun yerken. Hı hı. Neden? Yemek seni meşgul ediyor. Halbuki fenafillah olduğun zaman yememek yok. Yiyorsun. Ama yerken sahibini unutmadan yiyorsun. Yani hırsız olmuyorsun. Geri kalan da her an Allah'ın bir nimeti içerisinde. Şöyle yapalım mı? Yani hocam? ne gibi hani diyelim? Mesela şöyle yapalım. Kapkaç. Bizinki kapkaççılık katı Biz görünüyor. şimdi yapıyor. hani fenafil ihvan ne demek? Henüz bunu hakka yakın idrak edememiş adamlar olduğumuz için fenafillah bir dursun. Fenafili ihvan Allah da az doru değil. Ya oraya daha gelememişiz. Sen, oraya nasıl geleceğimizi e, konuşacağız. Tabii yolların şu güncele dair merak ettiğim bazı şeyler var. Onları sorayım sonra meselemize girelim. Gireriz. Aslında nereden ben bir girelim. kez daha bir geri döneceğim günahla alakalı bir şey mesela Necip Fazıl'ın bir beyti vardı. Göz kaptırdığım renkten, kulak verdiğim sesten affet senden habersiz aldım her nefesten İşte siz gittiniz işte ona getirdim. Biz kapkapçıya dönüyoruz. Neden? Nefesi onun verdiği kuvvetle alıyoruz. Hı. Geri vermek de onun verdiği kuvvetle. Şimdi bir nefes ne kadar nimet bütün dünya senin olsa şu anda dünyanın tek sahibi olsan katır milyar dolarların olsa bir nefes fazla almak veya verebilmek için tıkandığı noktada veya ecel yanaştığı noktada onun hepsini verebiliyorsun. Çünkü o nefessiz sana yaramıyor bu. O zaman o kadar pahalı bir nimet. O kadar pahalı bir nimet. Sen 40, bir acı kahvenin 40 yıl hatır bekliyorsun. Acı kahve vermişsin. Kahve Allah'ın, su Allah'ın, ateş Allah'ın. Orada da senin yaptığın da pek bir şey yok. Yine de vesile olman şükrünü, teşekkürünü bekliyorsun. 40 yıl şekerli olsa 80 yıl bekleyeceksin. Sen şimdi o zaman burada Allah-u Teala'nın her aldığı nefesle fazla bir mütefekke. Çok güzel yani Tasavvufta kaynağı olduğu için o lafları konuşabiliyor. Tasavvufsuz insanlar, şairler bu lafı konuşamaz. İntisabı olmayan, mürşide bağlılığı olmayan, ameli olmasa bile... İrtibat bile yetiyor. Bir intisap, muhabbet bağlılığı onu konuşturuyor. Evet. Eğer o sevgi bağlantısı olmasa, istediğin kadar kendi başına hoca olsun. Ama hocam Hazret de çok sevmiş. Seyit ablaki merhabası kutu sesudur. Necime söyletmem demiş. İşte ama o onu ben hakikaten sevmiş. O da onu hakikaten seçmiş. Sadak yani yani. O, onun o irtibatı, intisabı, şeyhine bağlılığı ben ve o bir kitabı var şeyh ile alakalı mesela ama nasıl bir irtibat onu gören yani Mecnun der bu, bu böyle olur mu sen akıllı fikirli adam aklını mı kaybettin bu adama niye bu kadar bağlandı ama kaybettirmiş hocam bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız Bak. ruhuma büyük temel çivisini çaktınız o nazarı nasıl bir yemişse Şimdi evliya Allah'ın nazarı e, var hadi hadişehlerde de var müminin feraseti Allah'ın nuruyla bakar Allah'ın nuruyla bakınca da o tesir Allah'tandır tabi yine ama her kula vermiyor onu. Çünkü o mümini kamil olacak, müttakil olacak. İşte Abdülhakim Arvazen Hazretleri gibi bir zat olacak ki Necip Fazıl gibi bir adamı etkileyebilsin. Yoksa onu e, tesir altına almak kolay bir şey midir? Bu nasıl oluyor hocam? Mesela yek nazar eylese arifi billah aslı kemhareyi mücevher eyler diyor. Ee, bir tek bakışıyla. Evet. Hani o bir şey midir? E, nafile ibadetler hadisi kutsisinden hareketle mi bunu anlayacağız? O da olabilir. Yani gören e, gözükursan. Feyza da diyor ben kulumu kulumu sevdiğim zaman onun da gerisi nereden geliyor? Yani kulum kuluma e, sev, sevdiğim en çok e, ameller farzlardır. E, farzlardan daha sevdiğim amel yoktur. Ama velayzele tekarabulü abdi bu Buhari'dir bin nevafili. Kulun bana nafile amellere e, devam ettikçe manen tabi ona manen diyelim çünkü Mevla mekanda münezzeh manen yakınlaşmaya devam eder eder eder. Bu e, yakınlaşma neticesinde ben onu severim. Hatta uhibbev. Neticede ben onu özel severim. Şimdi her mümini sever. Ayrı da hususi muhabbet kastediliyor. Ben ona özel bir muhabbet ile onu severim. Fezah <gülüyor> bebtu. Ben bir kulumu sevdiğim zaman kudü sem'a uledi yes'ma Onun işiten kulaa olurum ve mesarur ediyom soruyu gören göze olurum ve devleti yaptı şu biat tutan eli olurum veriyle devleti yemiş gibi yürüyen ayağı olurum ve firvatin kuntuhu vat ben o olurum işte hallacın enel hak dediği makamlar budur ama anlamayanlar çoktur. Şimdi ben olurum. E, tabii ki o ve küntudan gerisi Bukhari'dir. Bu Bukhari olmasa diğer hadis alimleri, muhaddisler bunu reddetmek üzere ittifak edecekmişler. Bukhari'deki, Bukhari'nin hüccet oluşu bu dalda onları durdurmuş. Çünkü e, tabii ki müteşabihattır. Müteşabihat demek ki işte arşa istiva gibi manasına kesin karar verilemeyen. Ama ben yakında birkaç gün evvel büyük bir alimin bir eserlerini okurken bir alimin buna verdiği bir manayı gördüm. Hani milletin anlaması için zihnin, zihinlere yaklaştırmak için güzel buldum. Ne diyor? Ben onun kulağı olurum şu demek. O kulun kulağı benim onda yaratacağım özel bir kudretle başka kulakların duyamayacağı şeyleri duymaya başlar. Çok Manaya bak. Çok güzel. İşte çok şerhte de bu mana. Çok. Ha, ben onun gören gözü olurum. Onun gözü herkesin gördüğü görüş gücünden maada benim onda ihdas edeceğim özel bir nurla bakar. Ilaveten bir nur takviyesi olunca nasıl ki ışık parladıkça tozlara kadar normal ışıkta görünmeyen toz. ışık attıkça toza kadar görüyorsun. E, o zaman ne oluyor? O kişinin de gözünün kuvvetinin nuru arttınca o da senin aynı yerdesin, senin göremediğini görmeye başlıyor. O zaman onun ayağı olurum. Onun ayağı işte <gülüyor> öğle namazında Mekke'de kılıyor. İkindi de Bursa'da kılıyor. Onları Öğleden da mekan, e O zaman ne oluyor? Zaman ama ama ayak başka ayak. Evet. Aya ben olurum. Hocam şimdi siz söylerken aklıma şu geliyor. Hani Ebu Cehil ile Resulü e, Hâmzâ, Ayşâ, Allah arasındaki Allah. bir hadise. Çakıl taşlarını alıp bunlar e, iman etse, şehadet etse kabul eder misin deyince onların taşların zikrini Ebu Cehil duyuyor. Derler ki Ebu Cehil duysun diye taşlar zikretmeye başlamadı. Taşlar zaten zikrediyordu da Allah Ebu Cehil'in kulağından perdeyi kaldırdı. Şimdi Habibi Edibi'nin düşmanına, bir an o perdeyi kaldırarak taşların zikrini dinlettiren Allah Celle e, dostuna için bunu lütfetmesin? Keramet haktır. Ama o tabi Ebu Cehil hakkında adı görmedim. velakin e, sahabeden bir sofrada otururken e, İbni Mesud olacak. E, Yerken yediğimiz yemeğin tesbihini duyardık diyor. Ama çakıl taşları e, meşhurdur, mucizattandır. Sebbe hal hasa. E, yediği elinde şakı taşları tesbih eden zat Hatta benim e, Mevlid kısası kitabım var hani derler ya, işte Rasullahası elli olsun Fatmanmızıın el olsun gibi bir de Anadolu Tabiri var bu da boş bir tabir değil o iki mısra var orada emrartü emrartü kefen sephehat fihel Hasa şakıl taşlarının içinde tesbih ettiği avucu veral vetilceği şey bir main mubarek suyla da Parmaklarından çıkan mübarek suyla da bir orduyu doyuran o avucu uğrattım diyor hani onun eli olsun. Ne, nereye uğrattım diyor. Alama haşi ve maadi ve zahiri ve batini böyle sürüyor kalbine doğru veya ağrıyan uzvunun üzerine. Sabah akşam bunu yaparlarsa hastaların şifası, ağrıların dinmesi. Bir de en büyük hastalık kalp marazları. Kalbin üstüne bir sıvazlamak lazım. Dışına içime görünen, görünmeyen her tarafıma dünya bağretme. Yani çakıl taşlarının elinde tespih ettiği avucu çok. Ee, şimdi bu eee sakıdardan tespihi sahiptir. E, burada hocam nasıl Kendi, kendi elinde tespih ediyor. Bu e, Sıddık'ın eline veriyor. Onun elinde de tespih ediyor. Herkes duyuyor. Hazreti Ömer Efendimize de veriyor. Ondan sonra diğer sahabeden zatların eline verilince kespe etmiyor. Halbuki taşının tespihi sessizcikine geçiyor yani. Yoksa Çakırtaş'ın tesbihe devam ediyor. Tesbih devam ediyor. Devam ediyor. Duyulmuyor. bu da acı değil mesajı yani, var, var, var Her şey, şey onun şey hamdiyle. Şimdi hocam bu zaman zaman bana acı gelir. Yani kendi adıma zoruma gider. Şey Ş Ş diyor ya nice, nice rakip vardır ki merkubundan e, edaldir. Daha sabıktır. Yani nice binici var ki bindiği hayvandan daha dalalet Allah, Allah, dedi. Allah, Allah, Allah. Çünkü neden? Afedersin, Eşek aşağıda, katır zikrediyor. Yukarıda bizim rakibi, üst şey. üstü tü, Türkü söylüyor, Türkü çiğniyor. Işte, <gülüyor> Dolayısıyla de, yani ne oldu şimdi? Şimdi alttaki daha aptal oldu. Şimdi yerleri, gökleri, arasındakileri bizim için yaratmış ama yer gök arasındakiler zikrediyor da kendisi için yarattığı insan ondan galip. İşte onun için diyor ya. Yarın ahirette e, e, hesap e, çok uzun diye bir vaaz efendi anlatıyor. E, çok eski bir Şibli zamanı kattı sallallahu aleyhi ve sellem. Yani öyle bir yanık vaz ediyor. E, bayılan ölenler oluyor. Bazı vazilerin her sohbetinde 3-4 cenaze çıkıyordu o zaman. Kitaplar beyan evet. ediyor. E, yani coşkulu İbnül, cevzi İbnül Cevziye değil o başka. İbnül cevzi O mesela daha eskidir ve büyük katıptır mesela. 10 binler falan toplanıyor. Şimdi Şeyh-i Şibli de Sohbette bulunuyor. Hatip Efendi diyor çok uzattın. Ahiret muhasebesi o kadar uzun değil. E, Efendi Hazretleri diyorlar bu kadar ayet hadisler çok zorluğunu beyan ediyor. Uzunluğunu beyan ediyor. Sizde e, yani bu işi hafife alır gibi millet yanlış anlayacak falan. Diyor ki Hoca Efendi Mevla sana şunu soracak diyor. Yani Ben senin içindim sen kimin içindim. Evet. ki şey geliyor. Ben senin içindim. Sen kimin içindin? E, Kur'an-ı Kerim'de bir tane halaka leküm. Sizin için yarattı diyor. Neyi mağfilerdi cemiyat. Geceyi gündüzü emrinize amadet, et. Güneşi ayı emrinize amadet. et. Melekleri felekleri emrinize amadet. et. Yerde ne varsa sizin için yarattım. Halkettim. Musakharet. Ne diyor işte şey. Gülistan sahibi. Hafı Sadi midir? E, Hafı Sadi'dir. Evet. evet yani... E ee, ebrubadu mekhursidu felek derkarend. Tatunani be kefari ve be ne nuhuri. Bulut, rüzgar, ay, güneş, felekler. Hepsi diyor iştedir. Hepsi hizmet kemerini kuşanmış, sıralı çalışıyor, sıralı. Bir tane aksatan yok. Sis vardı, güneş gecikti doğmakta. Yok böyle bir şey. Duman kapladı ayın burcuna gitmesi gecikti yok bir bugün şey. doğmayacağım bugün doğmayacağım yok. Bir şey yok gecikme yok dakkar otar yok Allah Teala'nın sisteminde. Güneş'e hepsi hesapla dönüyor. Zaten takvim onun için şaşmıyor. Ama insanların bütün ayarları Ama şaşıyor. İnsan da böyle Rotar, rotar, rotar. Hocam? Hani insanın ayarı şaştıktan sonra tekrar bir format atıldığında o ayrı bir, bir ettiğinde şey. Allah'ın da hoşuna gidiyor. O hoşuna gidiyor. Zaten onu, onu öyle yaratmış. Evet. Fıtratını öyle yaratmış. Buradan bakınca günah da bir lütuf aslında. E, günahın yani lütuf, lütuf olması, e, lütuf şöyle. Seni Rabbine karşı boyun eğdirtecekse. Evet. Lütfu. Onda gibi işte masrüt ne orasat? Zülleminki Boyun kırıklığı ve zillet ve meskenet Allah karşı mahcupluk getiren bir günah. Hayırum intaatin ne orasat? İzzet bir izeti nefis gurur ki bir getiren ibadetten daha hayırlıdır. Yani Hazreti Cüneydin bayram namazına giderken veyahut da gece sabah namazına giderken müridilen. İşte her yer karanlık zifiri de o zamanki ışıklar güçlü olmasa da yine bir hanede ışık yansa fark edilebilir. Sokak da karanlık çünkü. E, Efendi Hazretleri baksanıza hele şu gafillere yani ki kaç olmuş seher vakti işte hepsi uyuyorlar bu ne hal bu ümmetin durumu falan filan. Ne dönüyor buyuruyor evladım keşke sen de uysaydın da bu lafı söylemeseydin. Hazreti Cüneyt mi böyle dedi? Hazreti Cüneyt söyledi. Çünkü neden? Sana bir benlik geldi. Ben eftalim teheccüd kıldım diye. Seherde istiğfara durdum diye bu saatte uyanan eftal bildin kendini. Onun için keşke bu lafı demesi çünkü ucub öyle bir bela ki. Yani kolay kolay temizlenmiyor. Kendini beğenmek şeytanı meleklerin vaizini ben yani melek he ene hayır davası. İlleti İblis ene hayrun bedesfein meraz der her nefsi mahlukest. Yani her mahlukun içinde gerununda gizlenmiş bir maraz ve illet ki atın kafasını dikmesinden, horozun diklenmesinden, her herkeste var ki insanda daha çok şu anda görünüyor. Ve kimisi de tevazu numarasıyla, aşırı tevazu da kibirdendir ayrı dava. Onun da dozu var, var, Bir yerde okumuştum da hocam pek güzeldi. Diyor ki şeytan ben ondan hayırlıyım diyerek huzurdan kovuldu. Onun için insanı da ben ondan hayırlıyım diyerek iva verir. Yoldan çıkarmaya çalışır. Yoldan çıkarmış Çünkü mesleği kullanacak. Ya da mesela bir tevazu tarifi var. Diyor ki karşılaştığın her mümini o benden güzeldir demendir tevazu. Kendinden üstün bilmendir. Evet, ama, bile ama sen orada her mümini diyor günahkar mümini de böyle bileceksin. Evet. Sen şimdi içki içen bir sarhoşu sallanırken yalpalarken gördüğün zaman vay mel -um -me zındık mındık dediğin zaman kendini ondan üstün görüyorsun. Ya Rabbi onu hidayet eyle, Ya Rabbi onu hmm. işte o evliya olan bir zatın yine dizle kenarında müritleriyle Zikir üzere toplanmışlar, ee, menakıpta zikrediliyor, ee, bir kayıkta da kadın erkek toplamışlar, işlet yapıyorlar, alem yani. İşte benim uttur, tamurtur, çalıyorlar, söylüyorlar. Müritlerinden biri diyorlar ki, yahu biz Bağdat'ın merkezinden kaçtık, geldik derenin kenarına tam tefekkür edelim, sessiz ortamda zikredelim diye. Bir de bunlar burayı da şey ettiler, burada da bizim huzurumuzu teşviş ettiler. E ne olacak? Efendi Hazretleri, bir beddua bas şunları. Ters yüzü olsunlar, batsınlar şurada da sesleri kesilecek. O da tamam edelim evladım. Açın ellerinizi açıyorlar. Ya Rabbele Alemin. Sen bu kullarını dünyada eğlendirdiğin gibi. Ahirette de eğlendir ya Rabbi diyor. Aa amin denecek dua mı acaba? Bir tereddüt ediyorlar. Halbuki senin bu mürşidinse direkt amin diyeceksin. Amin diyeceksin. Ama orada bir duraklıyorlar. Ne demek istedi acaba? Amin diyorlar. Manada anlamıyorlar. Ama hiç de bir şey soramıyorlar heybetinden bir zaman sonra tabi onların duası müstecem dostlar hemen o anda müzik sesi kesiliyor ırmağın ortasından ondan sonra kayık kıyıya yanaşıyor ondan sonra kadınlar erkekler birbirinden ayrılıyor ve böylece tevbe ve irade yoluna sülük ederek o zatın elinde gelip tevbe alıyorlar ve e, zikre intisap ediyorlar tarikate intisap ediyorlar ve oturuyorlar kadınlar orada onlara da tevbe veriyor öğretiyor istifarı falan hemen dönüyorlar evladım, böylesi daha iyi olmadı mı? Şimdi biz bunlara beddua etseydik de, gemileri batsaydı. Bunlar dünyada da batacak, ahirette de batmış, tevbeye imkan bulmadan öleceklerdi. Ama... Biz ne dedik? Dünyada şu anda eğleniyorlar. Ahirette de eğlendir. Ahirette eğlenmeleri için ne demek istedik? Tevbe yoluna gelmeleri evet. lazım. Onun yolunu nasip et demek istedik. Çünkü Evliya Allah'ın lafları biraz doğru anlaşılmıyordu. Adamların günahının devam etmesi için dua etti zannedilecek bir laf. Evet. Hep meşayihin lafları yok, böyle Abi, sıkıntı yok. Öyle anlayan da öyle anlatsın. Ama... Siz anlatırken bakın aklıma şu geliyor. Dervişan Hatmey Hacagan'dan çıkmış. Yani bu zamanda yaşanan bir hadise bu. Evet. Toplandıkları meclisin hemen karşısında da bir meyhane var. Gecenin bir vakti Böyle tam sarhoş kafayı da bulmuş bir güzel vatandaş. Bakmış arkadaşlara demiş ya siz ne güzel insanlarsınız demiş ya. E, Demişler ki sen de bizim yanımıza gel o zaman falan. Ben gelirsem şimdi orayı kirletirim. Hı, işte ben o... sizin yanınıza gelmeye i̇şte, layık Çünkü yani. şu adamın tevazuu ben e... bunu birkaç yerde anlattım evet. dua edin ne olur dedim. Ona. evet Allah hidayet çünkü ha? neden o şimdi öbürü de ona hor bakıp hakir görüp e, dışlasaydı veyahut da kendini ondan eftal bilseydi katmağacından çıkması onu onu kurtarmayacaktı. Evet. Ona fayda etmeyecekti. Çünkü ne de buyurdu? Boyun kırıklığı veren masiyet. hakem evet. hatayede İbn-i Atallah'ın İskenderi'yi koyuyor. Hekem az kalsın Kur'an gibi olacak. Yani Kur'an'ın vahiyinden tabii mülhemdir. E, bu, bu söz bir sözdür. bu Bunun dolu şerhleri ama, var. Ama böyle şerhi yapılacak sözleri direkt söylemeyin. Ertesi gün gazeteye manşet oluyor ondan sonra. Çok şerhi yapılması gerekirse Demesinler, yapıyoruz. Demesinler Ahmet, Ahmet Hoca hekem az kalsın Kur'an gibi oldu. İşte kaden hekemün yekünün Kur'an'ı. Bunu büyükler söylemişler. Hı hı. Çünkü neden? E, ona bakarsan işte Hazreti Ömer de peygamber değil. Ya. Ama Hazreti Ömer 18 yerde Önceden bir hüküm beyan etmiş Vahiy gelmeden önce e 18 ayette e, Hazreti Ömer'in söylediği söze Uygun gelmiş bu demek değil ki Vahiy kadimdir. Kadim demek evveli yok. Hazreti Ömer doğmadan vardı. Vahiy ezelidir. Ama <gülüyor> Sahih hadis. Bedir esirleri hakkında vesaire. Ey Ömer Rabbin sana muhafakat etti. <gülüyor> yani bunu da doğru anlayalım şimdi. O zaman bu da Resulullah'ın sözü. Hocam Rabbin ben... sana muhafakat etti demek şu. Rabbin seni ezeldeki vahye isabete muvaffak etti. Muhteşem. İşte Muhteşem. böyle. Yani çözümünü de yapacak durumdayız. Zaten çözümünü bilmediğimiz Tabii, şeyi de konuşmak ben, zarar verir. Şöyle, ben yine de korkuyorum. Mesela yine geçen de defa sizinle eden. şöyle uzunca bir program yaptık. Bir dolu güzel mevzu konuştuk. Ertesi hafta gazetelere manşet olarak Cübbeli Ahmet Hoca babanın secdesine şöyle dedi. Bu çıktı ilahiyatçılardan fikirler alındı vesaire evet işte, ortalık karıştı. Evet onu neyi deşerlerse onu karşılıyorlar. Ya dedim hani şu kadar konuşulan muhabbetin arasından bu mu çıktı başlık çıkacak? Ya işte o beş saat orada konuştuk öbür e, altı ile mesela. Efendim ertesi gün damacanaya tecavüz edenin bu çıktı. Ya beş saat sekiz yüz ayet hadis okunmuş ya sayanlar saymış. Yani programların genel sekiz yüz. O kadar taramalı gibi konuşmuşuk. Hı hı. Ama işte Ama işte damacanayetecavuz çıkıyor. Yani milletin de Bir seviyesi demeyeyim. De şimdi dinleyen şimdi kellemun nase. Alaka dirukuli. <gülüyor> İnsanlara akılları ah. ölçüsünde konuşun. İşte ama, hocam bu lazım bize. Ama bu lazım ama bizi de seyreden şu anda o kadar farklı seviyeler var ki burada seviye derken Hamallan profesörü mukase etmekten kastetmiyorum. Hı. Bazı öyle hamal kardeşlerimiz var ki profesörlerden daha iyi anlayışlılar. Hı. Yani okumuş olmak da yetmiyor burada kültür seviyesi bakımında. Avrupa'yı gezmek falan medeni olmak için, kültürlü olmak için yetmiyor evet, yani. Nice şey Avrupa var. görmüş gelmiş medeniyetsiz e, kültürsüzler var. Hı. Lafı anlamama uğraşıyor. Hadi konuya girmeden önce azıcık şöyle bir nefeslenme adına güncel Dem, bir o, iki bir şey Demin o sorayım. beyti sonunu cümlesi demedik. Hani güneş ay çalışıyor. Hıh. Bulut, rüzgar çalışıyor, her şey çalışıyor. Niye çalışıyor? Sen bir ekmeği elde edesin de gafletle yemeyesin. Şimdi rüzgarın önüne gelen ekmek kitaplarda sayıyordu. 360 bu ne? Kadim çalışıyor hizmetçi. Buna rüzgardan başlıyor, buluttan, güneşten, aydan, yıldızdan sayıyor, sayıyor, sayıyor. İşte fırıncıdan, öğütücüden, buğdaydan, tarlacıdan getiriyor, getiriyor. Şimdi bizde tabii 61, 62 de ekleniyor. Bakkal. Hı. Oradan kapıcı var şimdi. Hı hı. Yani ekleyip geliyor. Ama senin ekmek önüne geliyor. Sen gazeteyi açmışsın veya televizyon açmışsın. Bir anda tıkınıyorsun tabire. Çünkü besmele ses şey tıkınma olur. Bir de böyle yiyorsun. Yani oradan bu kadar hizmetçi devreye girmiş. Ve bunlar hepsi senin için müsahkar kılınmış. Bütün mesele bismillah demek de değil ha. Çünkü bismillah da eğer manada huzur ve şuur yoksa... Allah zikri yani hatırası yoksa eğer orada huzur demin dediğimiz gibi yoksa yani yaratanın adıyla o bana bu nimeti gönderdi şuuru yokken Bismillah desende yine gaflet. E ama öbüründen daha makbul bir gaflet. Öbüründen yani daha hiç hatırlamamaktansa öbür, Bismillah demek. Yine de dilin mi? zikri kalbin zikrine vesiledir ama birçok yerde dilin zikri varsa varken kalbin zikri var demek değildir. Hmm. Kalbin zikri varsa hakikat zikir bilâ keftir maallah şekil yoktur. Zikir vardır. Dilin zikri varsa hakiki zikir var mıdır yok mudur? Kalp ona iştirak ediyorsa iki fazilet vardır. Kalp iştirak etmiyorsa lak lisan kabilinden kalır. Ama nedir? Zahiri vaat edilen sevabı alır mı? Mesela hayvanı keserken Bismillah dediyse hayvan murdar olmaz. Hı hı. hayvan eti yenir o zahiren bismillah demek bile huzursuz ve huşusuz da olsa diyen müslümansa tabi kafirin bismillah eti kebiz etmez ehli kitabın kestiği yenilir e, ehli evet. kitabın kestiği yenir e, fakat ehli kitabın da putlarının adını katmamaları şartıyla hı. yani put yani. adına mesih adıyla keserse yenmez ama katmadıklarına vehmedebiliriz zannediyor. Kat, geneli katmazlar. Katacak? Ama şimdiki tabi Avrupa'nın ehli kitaplığı e, tabi ki şu andaki ehli kitaplan e, Efendimiz Aleyhisselatü zamanındaki ehli kitabında pek farkı yok şirk bakımından. Hmm. Çünkü şimdi şöyle de bir şey gidiyorlar. Kızlarını almak nikah meselesi. Diyorlar ki şimdiki ehli kitap müşriktir. Şimdiki ehli kitap müşriktir derken sanki Kur'an nazil olduğu dönemdeki ehli kitap müşrik Neydi? değil de anlamı çıkar. Bu çok yanlış olur. Çünkü Fethalallah'a müşri üç'ün üçüncüsüdür Allah diyen ehli kitap Kur'an'ın indiği dönemini ehli kitabıdır Peki. Allah onların şirkinden münazzettir diyor yani onlara müşrik yok Kuran ama müşrik derken de yiici ve pahamüllediğini ül kitap ve el kitabın yemeği size helaldır yani yiyeceklerinde ve nikahlarında kızdan alınması hükmünde. Ha alınması mekruhtur veya tercih edilmemelidir ayrı dava. Ehli kitap diyorsun hocam ama ehli kitap demişken şunları sorayım biraz soluklanalım ondan sonra mevzumuza geçelim. Artık. Bismillah merhaba var. dedik geldik nereyler hocam. E şu Avrupa'ya doğru gittik işte. Şale işte. Bir dolu bir şey söylendi. Açıkta kalan durumlar var. Karşılığında Ümmeti Muhammed'in böyle net bir tavır da ortaya koyamadığını gördük. Hani kimisi kendisini savunmaya geçti. Kimisi bir şey söyledi. Kimisi hayır bunu Müslümanlar yapmadı. Bir dolu şey. Sizin durduğunuz yerden bakınca bu saldırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim durduğum yerden bakınca yapanla yaptıran. E, iki şeyi görmeden bu konuyu çözemeyiz. Yapan görüldüğüne göre Allah Muhammed diyen Müslüman e, görünümlü kişiler. Yani yapan. Zahir de bu görülüyor. Ama orada da şüphe var. Çünkü diyorlar ki yüzlerini bu kadar ölümü göze alan insanlar yüzünü niye kapattılar? <gülüyor> Sonra yüzleri kabak gibi açıldı. İşi yaparken niye yüzlerini kapattılar? Onlar onlar değil miydi acaba? Şimdi bunu ben haberlerden dinlediğim dinlediğim kadarıyla ben bu işlerin tahlilçisi değil. Ondan sonra arabanın altına eğilip ayakkabısını mı bilmem nesini mi, unutmayacak kadar soğukkanlı ve yavaş hareket eden adamlar Kim bilir, kimliklerini niye, niye unuttular acaba? Ya da iki buçuk seneden sonra niye bu zamanı seçtiler? E, seçtiler. Yok, ya 11 Eylül'de işte demirler, çelikler erimiş, gökdelen e, efendim, su olmuş e, altta bir e, pasaport kalmış yani. Bunun gibi burada tabii yapanların da Yapanların da Müslüman görünümlü kişiler Hı. olduğunda da soru var. Ama zahiren konuşuyorum. Z zahiren konuşmaktan da çok büyük sıkıntı var fıkıhta. Peki şöyle. Fıkıa göre. Çünkü şunu neden? o zaman. E, Müslümanlıkta bir şey böyle bir şey var mı hocam? Yani Müslümanlıkta. yani yaptıran... iki buçuk evvel yapılan bir karikatür. Ne olduğunu bile bilmediğimiz bir karikatür. Onun iki buçuğu beş buçuğu olmaz. Hani Yahudi iş şey etmiş ya. Hristiyan'a dalmış ya derler. E, ben yeni duydum. Ben, ben yeni duydum. Sizin e, şeyiniz, e, siz demiş bizim peygamberimizi hmm. öldürmüşsünüz. İsa aleyhisselam için. Gerçi hmm. o da doğru bir haber değil. İsa aleyhisselam ölmedi henüz. Ama onlar öldürmeye teşebbüs etti. Katil sayıldılar Yahutlar. Ayrı da var. E, da demiş ki ya o demiş 2000 sene oldu. Hem o ben seni duydum demiş. E, şimdi o iki buçuk sene evvel yenisi duyması, yapması bu mühim değil. İşin, hani işin, bu şu zamanlamaya şunun için söylüyorum. Evet. Hani e, Avrupa'da, Fransa, Avrupa'da zaten İslamofobi ortaya çıkmış. Fransa Filistin'i devlet olarak, devlet olarak tanımak üzere esas mesela. Ertesi gün bir de Yahudi marketi basılıyor. ikinci bir şey yan yana getiriyor ve Çünkü İsrail yeni yerleşimler açmaya çalışıyor. Nüfusu yok. Oralara adam koyacak adam bulamayınca göç bekliyor. Göç bekleyince de millet yerleşmiş Avrupa'da Rusya'da şurada burada Yahudiler rahat. Hüla Gelmek istiyor. Hemen peşine de e, Netanyahu nedir? Hadi dönün ya bak burada marketiniz basılıyor, şu, siz asılıyorsunuz. E, bu lafı söylüyor hemen ertesi gün. Yani bu kadar da olur mu? insan bari bu rolü bir zaman sonra der. Ama tabii o da sıcağına söylüyor ki belki birkaç kişiyi etki ederim diye. E, şimdi o zaman yaptıran siyoniz, siyonizm diye biliyorum. E çünkü Papa da rahatsız. Yani Hristiyan alemine bakarsan İsa Aleyhisselam'da da dalga geçilmiş Meryem Validemiz'de de dalga geçilmiş. Dolayısıyla işte Papa'nın beyanı ortada. Anama söversen yumruğu yersin diyor. E şimdi böyle baktığın zaman Siyonizm tam adres e, oturuyor. Yaptıran bunlar. Ama şimdi bir insan bir şey yaparken arkada yaptıran e, suçlu olduğu gibi yapan da mazur mudur? İstanbul? mazur değildir yapan da mesul olur. Şimdi buradaki mesuliyet nereden gelir? Bir defa İslamiyet'e göre e, biz diyoruz ki burada de, evvelce de söylüyoruz e, yapılan işin e, IŞİD e, Müslümanları öldürüyor Şii'dir, Sünni'dir, Tarikat elini öldürüyor. Onlara bunca reddiye yaptık Müslümanları öldürüyorsunuz diye hı hı. şimdi burada geldi ayrı bir şık önümüze. Kafirleri öldürdü dersen. Şimdi bu, defa, bu, bu sefer bir defa burada kimi öldüreceği belli olmayarak Gidiyor ama gidiyor kimi öldüreceği belli değil rast gelen gidecek orada hı hı. bu rast gelen gidecek olan meselede bir defa e, fıkıh asla İslam müsaade etmiyor rast gelenin öleceği konumlara mesela orada adı Ahmet olan bir polis hı hı. öldü hatta ben o gördüğümde o eman diliyordu biri yerde yatarken bu Ahmet olmasın dedim ilk dakikalarda Oymuş, Ahmet çıktı. Hı hı. Ahmet çıktı. Şimdi böyle bir İslam anlayışı var mıdır? Harbin İslam'da cihadın ya da harp yani kafirle, düşmanla savaşırken burada, bile harbin nesi var? Usulü adabı var. Eman, Dileyene, e Eman dileyen Ahmet değil de çal sorsaydı fark eder miydi? Fark etmezdi şöyle. Şimdi İslam'da cezae mühideleri devlet uygular. Hı hı. Bir de bak ferdin e, intikam alması yani ferdin babasının katilinin kan hakkı e, oğlundadır. Allah Teala da biz ona saltanat verdik, hı hı hı. güç verdik buyuruyor. Onun için ben diyorum ki Apo'yu devlet bile affedemez. Çünkü 30 bin e, e, şehidin e, efendim nesi var? Kan hakkı var dedim vaazımda. Çünkü o velilerden biri bile, 30 bin, bir kişi o kan hakkı olan, oğlu o sebeple ölmüş bir e, şehidimizin anası, babasından biri bile ben buna helal etmem hakkımı, kan hakkımı dediği anda... Zaten onun hakkı kısastır idamdır ama sen onu idam da etmiyorsun oturmuş besliyorsun. o zaman da affetmek hiç hakkın değil bağışlayamıyorsun şimdi dolayısıyla peki o zaman hemen burada tersinden evet. bir soru sorayım bu kişilerden birisi bir fırsatını bulup böyle bir işi yapsa yani ne şunu olur, diyorum. Tatil olmaz mı? Adamın ya, ya adam bu hakkı ben alacağım diyebilir mi bu kadın? Diyemez. İslam'a evet. göre devlet bunu uygulamak durumundadır. Devlet uygulamasa kan davaları çıkar. iki taraf birbirinden bir kişinin yerine binlerce kişi gider. 100 sene sürer. Ondan dolayı İslam e, cezaî müeyyideleri mahkeme şeriyeye vermiştir. Kaza müessesesi. Hı hı. Kadı, kadılık dediğimiz. Yani e, ayet ve hadislerden çıkan e, hükümlere e, bağlamıştır. toparlayalım. Hal Nereye be... girsek çıkamıyoruz. Ha, hal böyle olunca Burada e, bu kişilerin Efendim bu e, insana e, insanlara e, ceza vermeyi kendi şahsi olarak üstlenmeleri İslam'a göre bir defa caiz değil Ondan sonra gelelim ikinci e, şeye burada e, ati kelimelerde burada bir istsizza var işte bir alay edilmiş dalga geçirmiş vesaire burada iki dönem ayıralım. Mekke dönemi var Medine dönemi var Şimdi Mekke döneminde inen bir aite göre konuşalım. Şimdi dünyada Müslümanlar hangi dönemdedir? Dünyadaki Müslümanlar hangi dönemdedir? Suudi Arabistan'da bile olsalar göya şeriat var göya. Hı. Orada bile Mekke dönemindedir. Dünyada ehli sünnet üzere asr saadet İslamı ile yönetilen bir devlet yoktur. Hı. Olmaması hasebiyle de her yer Mekke dönemidir. Benim lafımı anlayanlar anlıyor. E, Mekke dönemi ise ona göre bir ayet okuyacağım. Medine dönemi olsaydı ona göre ayet okurdum. Ama hangi dönemdeysen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken kalkalım e, ayağı diyenlere ne buyuruyordu sallallahu aleyhi ve sellem? Hı hı. Efendim bizim buna gücümüz yok ya Eba Bekir ya Ömer durduruyordu. E, Medine dönemine geçildikten sonra nefsi müdafalar veya Peki, başladı. Şimdi, şimdi ayet okuyalım Ne buyuruyor? Ne buyuruyor? Nezzele fil kitap. Ben size kitabımda ayet indirdim ki En idasemirutüme ayatilla siz Allah'ın ayetlerini duyarsanız Resulullah'ta Allah'ın ayetlerindendir hı, şahsı hı, manevisi. Ubiya, hocam, yani küfrediliyorsa. Küfür derken inkar ediliyor demektir. Sövmek demek değil. Ve yüstü Tam da geldiğimiz nokta. Alay ediliyorsa. Hı hı. Bir mecliste, bir ortamda, bir toplumda siz de orada bulunuyorsanız. fela udû ma'ahum onlarla birlikte oturmayın benimsemeyin razı gelmeyin Mani olabiliyorsanız efendim yapmayın dersin mani olursun olmadı dilinle söylersin yapmayın etmeyin dersin olmadı kalbinle dersin ben rahatsızım razı değilim Allah razı değil ben razı değilim çekip gidersin oturmayın hatta aydufu hadisin gayb bakın bir de şunu söylüyor eğer onlarla tekrar oturmanız icap ediyorsa Mekke dönemi'ni düşünelim hı. adamın Ebu ile mutlaka iş oluyor hı. ekonomi onun elinde hı hı. öbürünün yani Ebu Bekir olsan Ömer olsan ne olacak Rızvanlı Ali ecma mutlaka yavurlardan biri senin Anan, baban, kardeşin, akraban. Dolayısıyla ben size sılayı rahimi kesmekle emretmiyorum buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya babamı öldüreyim dedi. Yani hocam. Ama bunlar bu konunun detayı. E Babasını çok şey öldürmek ama, çok istedi. Çok geçaya gittik. Yani, yani. Mesela babası efendimizin aleyhine konuşuyor. Hep ne ben, ben diyor, diyor? Ben sadece şunu merak ben ediyorum. Ben öldürmek memur yani, olunmadım. Çok özür dilerim. Bakın sadece affedersiniz. Yani oturmayacağım. Şey şu. Hani bu hadisede ben Müslüman olarak bütün Müslümanlar sorumludur diyor. İşte Fox'un sahibi Robert Murdoch bütün dahil Müslümanlar... ben kendimi sorumlu hissetmiyorum ya da ben de evet sorumlu hissediyorum. Ben, bu olmalı ya da o. Ben niye ben niye sorumlu kendimi hissedeceğim hı hı. Ben senelerdir Ama bu... öyle diyor bakın bütün Müslümanlar Anladım ama ben senelerdir dedim. Efendim bu konuda Vehhabiye reddiye Selefi akımlarına reddiye yapan biriyim ya Bundan dolayı tehdit 20-30 senedir Bundan dolayı tehdit alan biriyim yani direkt almadımsa da dolaylı alan biriyim. Ve geçen IŞİD'de çıkalı 5-6 aylık, 7-8 aylık mazisi var. Bunlar hakkında kimse konuşmazken konuşan biriyim. Ve bu tekfircilik, onu bunu kafir saymak, onu bunu öldürmek ama... Şimdi sen diyeceksin ki sen Müslüman'ı öldürdüğünden dolayı reddiyeler yaptın. Hı hı. Burada adam kafir hem de kafirin de fasığı yani peygamberle alay eden bir kafir hı hı. deyince o şıkkı tahlil edeceğiz. O şıkkıda benim eski sohbetlerim veya televizyon hı hı. yayınlarıma baktığımız zaman ne dedik? Ne dedik? Dedik evet, ki anlaşalım. zilli kişiyi hı hı. yani Yahudi olsa ehli kitaptan olsa Türkiye'de Yahudi var. Hırcı vatandaş var, e Ermeni var. E bunu sen katledersen, veya sen efendim bir bomba koyarsan sinek önüne, efendim veya cavarın bankası diye koyarsan, hı hı. ne diyor hadis diyorum. Bak okuyorum sen türmüz ile Lem yara harayat elcian, cennetin kokusunu bile. Ben Yahudi öldürdüm. Ya, Yahudi öldürmek senin görevin değil. Cennetin kokusunu bile duyamazsın. Çünkü cennetin kokusu 500 seneden duyulur. Senin onda nasibin yoktur. Tirmizi hadisi. Kafiri öldüren için bu. Neden? Hı. Bir zimmilik var, bir pasaport var, bir cevaz var, bir müsaade var o, o vesaire. emanet onunla hukukun var e, bir, vesaire. Bir de vesaire, gelelim. Vesaire. Ha bir canı öldürürse hani bütün insanları onu herkes okudu hmm. onu okumak üner değil başka bir şey okuyayım e, diyor ki lezevalü dünya bütün dünyanın yok olması yani bütün dünya şu anda batacak, batacak kıyamet kopacak bir müslümanın kanına girmekten daha ehvendir dünya bassın da bir müslüman katledilmesin e, burada iki tane kaç tane müslüman gitti peki sen yine diyeceksin ki müslümandan gidiyorsun hoca efendi Burada gavur meselesine yok, dönersek ediyoruz. Onu da açıkça söylüyoruz ki Hı. burada cezalar kanunla verilir, devletler verir, fertler veremez ve burada efendim o karikatürü yapan bir kişi onun yanında 10 tane de gavur gidiyor. Karikatürle alakası yok. E, bu burada bunları bir araya getirsen mesela ne diyor? Bir gemide 999 tane idamı infazı Allah indinde vacip olan suçlular bir tane de masum var. Hı hı. O bir tane masum olduğundan dolayı İslam asla o gemiyi bombalattırmıyor. Çünkü bir kişinin hakkı, bir kişinin kanı, kanı zimmi de aynı. Bakın kafir dedik, Yahudi, Hristiyan dedik zimmi. Ama onun kanını da İslam mahfuz, garanti vermiş. Güvence, zimmet demek güvence demek. Evet, ama... Allah ve Resulün zimmeti bu ha. Bu Osmanlı böyleydi, şu böyleydi değil. E Medine'de, İslam Devleti'nde de Yahudiler komşularıydı Hı. ve zimmetleri vardı. Onun için Allah Karasülü'nün güvencesini ihlal oluyor zimmi statüsünde olan. Zannediyorum anlaşılıyor ama hocam yani İnşallah. neticede şu an zahiriyle ötesini Allah bilir ama görebildiğimiz bu işten yine Müslümanlar kendilerini savunmak durumunda kaldılar. Müslümanlar zararlı çıktı ve böyle neticeye bakarak eğer sebebi tahlil edeceksek bu işin Müslümanca bir tavır olmadığını azıcık aklı olan bir insan zannediyorum anlar. Ya, tabii anlar İslam'a işte yani Müslümanlara İslami getirecek, getirecek. Avrupa'daki bütün Müslümanların camileri, e, mescitleri, e, efendim Sıkıntı şimdi güvenlikleri Peki, sıkıntıya girdi. Başka, başka bir daha bir şey, iyi bir şey değil. Yani. Vakit hızlı geçiyor. 50 dakikamız geride kaldı. Bunu sormayacağım. Bunu sonra arada soracağım. Biz meselemizi konuşalım. Çünkü zaten şu bugün konuşalım dediğimiz meseleyi belki de konuşmadığımız için hayatlarımızdan uzaklaştırdığımız için bu tür şeyler yaşanıyor ve fazlasıyla oluyor. Hani bir tarafta tasavvuf dediğimiz Engin bambaşka bir duruş ve yorum var, diğer tarafta bu haliseler var. Tasavvufta dediğinizde dönüp bakıyoruz mesela karıncayı ezmekten imtina eden insanlar. Bastığım toprak benden razı olsun evet. diyenler. yediği rızk kendisinden razı olsun diyen insanlar. incelmiş ruhlar. Bütün bunların farkında olan kimseler. Tasavvufla alakalı bir dolu bir şey söyleniyor. Bugün aslında bir bilene soralım. asıl mevzumuz buydu. Ama siz buradayken de bir mevzu. Tabii bu çok önemli. Yani tasavvuf geri dönemiyoruz. Burada bir şey rica edeceğim ama güzel hocamdan. Biraz hızlı gitmemiz lazım. Yani çok Detaylara girmeden soruları sorabilecek. İşte ama işte orada da yanlış anlaşılmasına müsaade olacaksa Yok. açalım onu. Olur inşallah. Açarız yani, de, yani ben bazı konuşurum bir laf. İşte ben bir laf konuşurum. Siz onu bu bu işi yapan olarak e, mesela buradan yanlış anlaşılırız. Araya siz, giremiyorum ya, şey ki yapın. kurban olayım. Olsun, araya sen girebilsem gir, hani bir dakika araya diyeceğim Araya gir de. deyin ki bu laf nereye gider bunu bir aç. Ya şimdi. Öyle olsa şerh Ya söz güzel gittiği için araya giremiyorum ya da istesem de araya giremediğim ee, için araya yok, araya girmek şey mani yok ona. Yeter ki mevzu doğru anlaşılsın. Du duman doğru çıksın. Şuradan başlayalım. Tasavvuf deyince neyi anlayacağız? Tasavvuf nedir? Şimdi tasavvufun lukat manası var, istilah manası var. Lukat manası, da. suf dersen yünden gelir. Efendim sahabem ekranın ek serisi yün giydikleri için <gülüyor> mescidin ebeviye girdiği zaman havada çok sıcak olduğundan, iki devirde yıkanma fırsatları bulamadığından, su imkanları az olduğundan e, koyun gibi kokardı bütün mescid. Koyun kokusuyla kokardı yani yün. Çünkü kalın haşin yün. Onun için çok ince giymek falan bunu beğenmezler. Ribasür, ribasür Rikak, ribasür Erişikak. Şimdi detaya gidiyoruz İnci, mesela. Yani Suf. ince ince elbiseler, Yün. ince kumaşlar, çok ince elbiseler. Hı. Mesela Medine'de büyük kutup Muhammed Zekeri el-Bukhari Hazretleri vardı rahmetullahi. O mesela öyle çok ince kumaşlardan giyenleri, orası da sıcak yer. Hemen derdi tasavvuf ediydi ya, kalın keten böyle sert giyerdi. Hakiki Sufiydi, gördüğüm hakiki bir Sufiydi. Hemen derdi ya Rikak yani ince elbiseler biraz. Allah şey derdi. Detayın detayına gidiyor. Yani, Suf, yün, ya Suf, yün, geliyor, yani ya da... bu eshabı ya eshabı suffe'den geliyor. Ha. Bazı tabirlere göre eshabı suffe yetmişi düşmeyen bazen artan yüzü geçen e, fakir e, muacirler. Ensar nefse olsa evleri vardır. Hı. Muacirler oluyor ekseriyette. E, bu da suffe, eshabı suffe. Suffe de Türkçedeki sofa. Hmm. Resulullah sallallahu aleyhi ve saadettinin arkasındaki sofa ehli. sofa ehli onlar devamlı zikir üzere bulunup efendim sallallahu aleyhi ve ilim tahsil edip cihatlara da katılıyorlar. Arada da bir kısmi duruyor, onlar dönüyor. Onlar onlara o aradaki hadisleri duyduğu ilimleri öğretiyor. onlar gince öbür nöbet gibi bekliyorlar bir yandan da ilim yolunda, zikir yolunda murabit gibi. Ee, şimdi evet. bu da sapsufeden. sufeden geliyor. Ya da safadan geliyor. Safa hulus mağazına arınmışlık, safilikten. Yani saf dediğimizde Türkçe'de öyle. Ama tabii şimdiki safı biraz aptal mağazına. Kullanım aptal da şey, geliyor. Yani ona da bakarsan e, tabii ki her lafın asıl mağazı doğru da tabii şimdi kullanılan anlamda safa biraz anlayışsız Peki, mağazı Peki tasavvuf kullanıyor. ifadesi. Saf arınmış demek. Şimdi Zannediyorum bu... hicri üçüncü asırda falan kullanılmaya başlanıyor değil mi? Tabii. Tasavvuf. Hatta o büyük bir velilerden birisi söylemiş. Asr-ı Saadet'te ismi yoktu. Kendisi vardı. Bugün ismi var. Kendisi yok. Kendisi yok. Yani e, Hasen-i Basri'nin radıyallahu teala ki tasavvufun büyüklerindendir. tabiinin en birincisi denebilir. E, en hayırlılarından olduğu halde tasavvuf konusu işte ebdel işte, üçler, yediler, kırklar rivayetleri Hı. kendisine kadar uzanan bir zat. Zaten hadis-i şerif de var. Ayrı da. E, Hasen-i Basri'nin hani Resulullah sallallahu aleyhi ve ashabını görseydiniz siz onlara deliler derdiniz. Çünkü yani Allah gayreti, Rasulullah muhabbeti, İslam fedakarlığı öyle bir şey ki deli, delilik mefhumu nereden geliyor? Kar zarar bilmemekten geliyor. Hı hı. E zaten karını zararını bilene çok deli dem. Biz bakır kötü ziyarete gittiğimizde yani sigara parası istiyor veyahut da bir, öyle bir soru soruyor ki mütefekkir e ben duruyorum yani bu nasıl deli olacak? E şimdi o zaman delilik nedir? karını zararını bilmemektir cünunun esası hakikati Hı -hı. İşte Me Mecnun Leyla'daki siz orada zarar... ha, derdiniz. Derdiniz. ne demek? Allah'ın dininin uğrunda öyle fedakarlık yapıyorlar ki kar zarar gözetmiyorlar o zaman bu delirmiş deniyor Hı -hı. ama onlar da sizi görselerdi ki bunu Tebe-i söylüyor yani asrı saadetten ya, ya, 70-80 sene sonra sen, yani asrı saadetten evet yani sahabeyi e, görememiş Sahabeyi gören tabiin oluyor. Sene bir asır, Ehe, bir asır, asır geçmiş sahabeyi göreni görmüş. Yani sahabeyi görenler kendilerini görenlere söylüyor. Hı. Diyor ki onlar da sizi görselerdi mümin ve müslüman demezlerdi. Şimdiye getirirsen işi bunun üzerine bir 12-13 asır getirmeyelim. Kapatıp gitmek Getirmemeyelim lazım. evet. Getirecek halimiz de yok. Mecalimiz de yok. Şimdi o zaman e, Hasen-i Basri işte anh da aynı söze geliyor. Yani orada kendisi vardı Efendim ismi yoktu, şimdi ismi var kendisi ama o zaman da ismi vardı. İsmi Tasavvuf zühttü. olarak söyleniyor mu? Yok tasavvuf, tasavvuf değil. değil. Züht deniyordu. Vera deniyordu. Efendim e, yani bu mefhumlar e, mesela e, edep, adab e, rekaik, incelikler, ahlak. E, İnnema bu'isü'l-ü temmeme salihel ahlak. İyi güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Tamamlamak için gönderildim. Oradaki gü güzel ahlak. E şimdi sistem olarak müesseseneştirirsek züht. Mesela ahlak, züht vesaire böyle tabirler var zaten tasavvuf ismi. Şunu soran gördüm ben. Belki şu anda seyredenlerden merak eden var. Tasavvuf Kur'an'da geçiyor mu, sünnette geçiyor mu? Hadislerde bir tane tasavvuf ifadesi var mı? Kur'an-ı Kerim'de var mı? E, yoksa Kur'an'da ve sünnette olmayan bir şeydir bu tasavvuf. Evet. Diyor. Kuran'da bir şey Kuran'da sünnete geçmiyor ya Baktığın zaman camide geçmiyor Minarede geçmiyor Medresede geçmiyor hastanede geçmiyor Pastanede geçmiyor Sen bunların hepsinden istifade ediyorsun hmm. Yani böyle bir şey olabilir mi Onun ruhuna bakacaksın Yani o aslı sünnette varsa Şekil değiştirmesiyle Bidat olmaz diyor İmam Rabbani Yani e, Musafah'ın aslı sünnet Soruyorlar ki İmam Masum Hazretleri Namazlardan sonra camide yapmak bidat mı? Ya aslı sünnette varsa şekli de camide mi yapılmış, sofada mı yapılmış, avluda mı yapılmış fark etmez diyor. Dolayısıyla bir de o kadar güzel değişik ki Bosna'daydıktın, Sarayevo'da namazdan sonra Allah kabul etsin dedik bir ara selamünaleyküm diyor. onların Allah kabul etsin oymuş. E, tamam. Namaz bitiyor selamünaleyküm, selamünaleyküm. Selamünaleyküm evet. sabah bu. Örf bu. Tekabbelallah bilen var, bilmeyen var. Sünnette Allah var. Hı hı. Ama şimdi sen burada adama hemen bu sünnet değil bu bid'at diyemezsin ki. Bid'at nedir? Bid'at sünnetin ruhuna muhalif olandır. Dikkat edelim bu tabire. Bid'at Resulullah zamanında olmayan şey değil. Sünnetin ruhuna maksadına ve gayesine muhalif olandır. Somutlaştırıp e, Madem ki verebilir miyiz? E şimdi suffe'nin bulunduğu bir yeri kurdurdu. Madem ki orada o kişileri yatırdı kaldırdı. Madem ki onlar için sahabeden ensardan yardım istedi. Onlar hurmaları getirip asıyorlardı oraya. Hı hı. İsteyen ihtiyacı olan o hurmalardan yiyordu. O zaman getirebiliriz Kur'an kursu. Yani medrese. Getirebiliriz yatılı Kur'an kursu. Getirebiliriz bunlara bağış toplamak. Getirebiliriz getirebiliriz dolu. Oradan ben sana dünyada şey çıkarıyorum. Ondan sonra tekke. Yine Ashab-ı modelinde. Mescitte itikaf mescitteki itikafı getirebilir. Sahabe-i kerramın mescitte sabah akşam yatanları, uyuyanları, zikredenleri, uykusu gelince uzananları şimdi de Mekke Medine'de görmekteyiz. Bunlar, e bunlar var. dolayısıyla bunları gördüğümüz zaman bunun sistemleştirilmesi. Yani e, efendim hamam kültürü. Yaşaya aslı saadette hamam yoktu. Şam'da vardı. E, Şam bölgesinde vardı. Hı hı. Rumlar e, yani o bölgeler fethedilince bu hamam işleri Zuhur etti. Nesulullah sallallahu aleyhi ve sellem hamam hakkında da adi şerifler buyurdu. Buna vakıf olmadı demiyoruz. Ama tabii hanımını işte hamama sokmasın. Hı. Çünkü neden? Umumi. On sonra buyurdu ki hamama fe hamam etul hammam. Allah'a inanan hamama peşte malsız girmesin. Yani hamam hakkında da sünnetler, edepler, helallar, haramlar e, Mevla'nın vahiyine bildirdi. Bugün haberlerde var. Neyaz hocaya sormuşlar zannediyorum da o yine habere düşmüştü. Neyle ilgili? Yani işte insan üstünde hiçbir kıyafet olmadan duş alabilir mi? Çıplak duş almak caiz mi? Çıplak duş almak diye. caiz eğer kimse görmüyorsa. O bir cevap vermiş var. Neyse. Yok kimse görmüyorsa caiz. Detaya gitmesin. Ayrı şey. şimdi Tasavvur. o zaman biz, bu, biz, burada şey, an, biz burada şeyi anlayacağız. Yani sünnet ise aslı sünnet ise de var mı? Aslı. Yani Bilal abi şeye çık Kabe'nin damından oku mantığı neyse sesin ulaştırılması. Ne kadar fazla yere ulaştırırsak. Fazla kişinin ezanı duymaz. O poli falan da olmadığına göre. Fazla kişinin ezanı duymasının efendim sebebi vesilesiyle yüksekten olması. Hı. Yüksekten olmasında. Bunun adı minare olmuş. Bunun adı tabii gidiyorsunuz Afrika yerlerinde falan eski fethedilen Tunus Cezayi minareleri. Kayravan minareleri. ne? Geniş yani bizim minare tipi değil. Bu şimdi enlisi mi bidat, düzümü bir bidat, yuvarlam, bunun bidat, bidat, alakası değil ki. Burada sesin ulaştırılması maksat. Hı. Sesin ulaştırılması ise maksat bu hangisiyle daha iyi yapılıyorsa o sünnet. Peki tasavvuf ne zaman böyle bir sistematik hale gelmiş? E şimdi, yani tarikat dediğimiz müesseselleşmiş kurum. Şiitte ayette varmış, şunda var. Ayette de ben sana okuyayım. Ama tabii manayı ona istihadele vel lev istikam ala tarikatı leskainam man hadaka. Tarikatta istikamet gösterseydiler biz onlara Efendim bol bol su içirdik Yani bereketlerini arttırırdık Yağmur olursa mahsulü bol olur Buradaki tarikat nedir? E, bizim bildiğimiz şimdiki tarikat değil herhalde Ben de tefsirle uğraşan biriyim hmm. o, Onu demiyorum ama Tarikat neyse tarikat yol demek O zaman şeriat ne? E, efendim, şeriat, şeriat da cadde demek Yol demek e, Şimdi Kur'an'da var mı ya geliyorum? Kur'an'da var ben bunu Kur'an'dan delilini şöyle ispat edeceğim iki tane delil okuyacağım Kur'an'dan Nedir Hiç hadislere, hadislere dolu bulacağım. Ee, bir tanesi hadis suresindedir. Çok ciddi bir delildir ama esâvler, yeteni bahaneyi tedâouha. Ehli Kitabın e, Nasara taifesi hakkında İsa Aleyhisselamın ümmetinden beyan ediyor. Hı hı. Beyan ederken buyuruyor ki, ve <gülüyor> ve İsa Aleyhisselam'a uyanların kalplerine, yani gerçek uyan havarilerinin, hı hı. sahabesinin diyelim kalplerine Yeah. Ee, acıma, merhamet. Onlar da hakikaten esirgeme şeyi fazladır. O e, şeratın diyelim. Din demeyelim, din, din İslam çünkü. Tek din İslam. Dinler diye bir şey yok. Tek din İslam. Şerat diyebiliriz. İsa seren şeratı, Musa seren şeratı İbrahim'i dinler. Aman aman aman aman ama İbrahim'i dinler. Çuvalladın gittin. İddet din Allah'a İslam. Tek din İslam. Ma ke İbrahim Yahudiye öyle diye İbrahim Yahudi ve Hristiyan değildi. Öyleyken Hanif ve Müslüman. Müslüman da Hanifti ayeti var. Bir adam İbrahim'i dinler derse bilerek derse kafir olur ama şeriatları kastettim derse mazur olur yani müevvil olur tevilci olur ama millet onun ne dediğini anlamaz aman İbrahim'i dinler safsatasını bıraksınlar İbrahim Aleyhisselam'a tabi olan şeriatlar ondan gelen ondan sonra gelen şeriatlar Hazreti İsa'nın Hazreti Musa'nın getirdiği de yine İslam mıydı ama adı İslam değildi adı İslam o zaman da mı adı Tabi İslam? Tabii adı İslam. Çünkü ne diyor? belamen esleme ve cehulillah. Yani Yahudi Hıristler dedi ki Yahudi olmayan cente giremez. Len yedhulel cennet illa minkâne. Hüdenâ Nassar. Yahudi dedi Yahudi cente girer ancak. Hıristiyan ancak Hıristiyan girer. Ayet. Hı hı. Bela. Asla ikisine girmez. Yani Yahudilik men adı. Men esleme ve cehulillah. Allah'a kendini teslim ettiyse... Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden de olsa girer. İsa Aleyhisselam'ın ümmetinden de olsa girer. O zaman adı İslam'ın teslimiyet. Bunun adının İslam kelimesi olarak kelimenin İslam olması değil. Manası. Yani İncil'de Ahmet yazıyor. Ve mübeşren bir rasul yetim bin bu Ahmet. Benden sonra gelecek rasulun adı Ahmet. Ama İncil'de Ahmet Arapçadır. Yazmıyor Ahmet. Faraklit yazıyor. Veya Baraklit yazıyor. Baraklit'in kelime kökeni çok ham eden demek. Çok ham dedeninde masa Ahmet demek. Dolayısıyla bu tercümedir. Çeviridir. din diyoruz. O ne demek? Hanif din, Hanif din demek din. batılları terk etmiş, hakka meyletmiş. İbrahim Aleyhisselam'ın vasfıdır. Putları kırması, putçuluğu bırakması, Nemru'da karşı dikilmesi, hakkı haykırması. Dönelim ayet-i evet. hocam. Şimdi Böylelik. o zaman e, şeriat olarak bütün şeriatlar muhteliftir, farklıdır. Kiminde oruç üç gündür, kiminde bir aydır, kiminde zekat binde ondur, kiminde kırkta birdir vesaire. Hı -hı. Ama şeriatlar farklıdır. E, dinin aslı tevhid inancı inanmak Allah'a meleklere kitaplara Peygamberlere ahiret kader Bunların hepsi ahmetül altı esasıdır Bu esaslar hiçbir şeriatta Değişmemiştir Hiçbir şeriatta değişmemiştir bu esaslar Ama nedir e, kitap Tevrat'a kadar geldiyse İncil'i ve Kur'an'ı Müjdelediyse o kitap O müjdenin zımnında inanır teferruatını ne bilsin tamam. İsmi de geçmiyorsa de bilmez. Tasavvufa delil olur, olur Deli Dikkat, Çok ciddi bir delil ama Şimdi İsa tabi olanların, gerçek tabilerinin kalplerine esirgeme koyduk. O şeriatta çok, dediyorlar ya işte buraya vursa burayı da çevir, doğrudur o şeriat öyle. Merhamet verdik ve rahbaniyeten bir de ruhbanlık koyduk. Bu ruhbanlığın tam karşılığı Mahmut Efendi yani iyi bir lügat oturtmasıdır, sofilik diyor. Ruhbanlık sofiliktir. Hı hı. Sofilik demek yani işte bu dervişe, dervişlik şunur, şudur budur. Ruhbanlık e, koyduk. Bu ruhbanlığın tabii özellikleri var. Ama özür dilerim ruhbanlık deyince bugün anlaşılan manadaki ruhbanlık değil. Ayet Bugünkü rahiplerin deyince. ruhbanlığı değil. Bu o artık yani. muharref din. Tabii bu bu, bu, bu çıkmış İş... Mesela diyoruz ya İslam'da ruhban sınıfı yoktur diyoruz. İslam'da ruhban, ruhban sınıf, sınıf, e, deyince... İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Ama ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? bu bu ümmeti, ümmetimin ruhbanlığı. El, hadis sahiptir. El-Gülûl-Süfil-Mesacid. Mescid, Mescitte oturmak, namaz bitti çıkmamak, öbürünü beklemek, öbürünü beklemek. Peki ruhbanlık dervişlik. Demesek, bunun tam Türkçesine ne diyebiliriz? Sofilik. Ruhbanı. Sofilik. sofilik diyeceğiz. Hı. Yani e, müritlik, dervişlik, sofilik. Şimdi buradaki ruhbanlığın esas kelimesi rahebedir. Rahebe evet. korktu demektir. Şimdi ve-iyyâye-ferhebîn ayet. Ancak benden rahbet edin. Rahbet ruhbanlık kökünde dedi. Bize de emrediyor. Bize de emrediyor ki ancak benden korkun. Şimdi bu Allah korkusundan yemeği azaltmak. Yemeği de azaltmak derken oruca devam. Hı hı. Efendim uykuyu azaltmak. Uykuyu azaltmak derken... Gece kıyam, teheçüt namazı vs. seherlerde istiğfar ve zikir tarikat dersiyle meşgul olmak gayesiyle tabii. Öbür türlü ben geceleri hiç uyumuyorum. Ne mübarek adamım. e ne yapıyorsun? Dizileri seyrediyorum, programların iadesini seyrediyorum. E şimdi sen uy uyusan daha iyi. Uysan daha iyi. Günahın az olurcu olmaz. Zaten haram rızık haram olan Allah çok uyku ver diyor büyüklerimiz. Çünkü fazla Aa, uyusun da. da fazla evet. uyusun da uyanıksa çünkü motora benzin bozuk geldi. ikide bir tekleyecek. Onun için yolda bırakacak. Yani rızkı haram uyursa gözü harama, kulağı harama, eli harama, bilmem neresi harama gitmesin diye. O zaman Bir de e, sabaha kadar oturanlar var. Onları da yine aynı ölçüyle değerlendirirsek onlar ne yapıyor? E sabaha kadar Ama oturan sabaha niçin kadar... oturuyor? Ona Allah, Allah için gözlerine uyku tutmuyor. Allah korkusundansa. O aşıktır tamam. Da... İmam-ı Azam 40 sene yatsın abdestiyle sabaha kıldı. E uyamadı yani. O nedir? Fikirdendir, fikirdendir. İşte uyandı Çok aşık falan da deli ibadette de ama Twitter'da da güzel şeyler yazıyor falan hani. Ya hizmet yapıyor yine. Yaptığı ha. işe bakarız. Yaptığı iş eğer Allah içinse, yani İslam'a muhalif değilse ve faydalıysa da faydalıysa da ona göre. faydalı Faydalıysa de mubaha girer. Tamam, devam edelim Faydası biliyorum. olan sevaba girer. Faydasızsa da günah değilse mubaha girer. Serbesttir. Yani ölçüler belirlenmiş. Bir yere vuracağız yani. Hı. E şimdi burada bu Allah korkusu ruhbanlığın esas lügatını söylüyor. Rahip ne demek? Rahip Allah'tan korkan demek. Esas lügat Arapçadır rahip. Hristiyanca değil yani, gavurca değil. Hı hı. Arapça kelimedir. E, ruhbaniyet de Arapça. Kur'an'da geçtiğine göre Arapça Kur'an. Bunun manası da benim ümmetimle ruhban sınıfı yokturun. Manası şudur. Evlenmeyi tümden terk etmek yok. Efendim et yememek, yağlı yememek, tatlı yememek gibi bir adak yapıp kendine bazı yiyecekleri haram etmek yok yani hı hı. benim ümmetimde ruhbanlık yokun manası o hı. yoksa Allah'tan korkup da az yemek az içmek az uyumak az konuşmak az görüşmek zaten Resulullah sallallahu seyyem'in fiili tatbikatı ve sünnetidir ve teşvik ettiği amellerdendir az hı. gülün çok ağlayın. benim bildiklerimi bilseydiniz hı. o zaman ne olacak bu hadis kebeketi ülkesine çok ağlardınız ve az gülerdiniz ve lefaktüm, e, dağlara çıkardınız hı. ne olacak şimdi bu ve lece ve Allah'a yalvarırdınız. Onlar mat lezzetün binisi ahel yataklarınızda hanımlarınızdan lezzet alamazdınız. E şimdi bu işte bu hadisleri aldığın zaman işte Ebu Zer radıyallahu kiblerin, Osman bin Mazun gibilerin e sahabeden bazı bir, Hazreti Ebubekir'in meşrebi budur. Sofilik meşrebidir. Hazreti Ebu Bekir de o cemaatin içindeydi. Sahabe-i bir cemaat e, Osman bin Mazun'un evinde toplandılar. Erkekliklerini burdurmaya, erkekliklerini gidermeye, bir daha ebedi yağlı bir şey yememeye, et yememeye, e, efendim, güzel elbise, kumaş falan giymemeye ancak gün, o da kalın gün, haşil. Ondan sonra bu gibi hanımlarına yaklaşmamaya, e hanımın hakkı var şimdi. Bu gibi şeylere yemin edecekleri. Osman Bey, Ebu Bey, sıttık da, bu işin başını çekiyor. O kadar ibadete ve takvaya meraklı. Tabi buna takva demeyelim. Züht diyelim. Züht diyelim. Riyazat diyelim. Osman Bin Mezun'un da radıyallahu anh, hanımı zaten o zaman odalar küçücük. Öbür odadan duydu. E ona da dokundu bu iş. Hanıma yaklaşmayacak deyince. Hemen gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve yetiştirdi. Dedik ya Resulullah yetiş. Ne oldu? Bunlar bizim evde toplanmış. Feci kararlar alıyor. Efendimiz sallallahu Musa ve o anda vahiy nazil oldu. Ya alezinam la tuharrimu tayyibat ma halallallah. Allah size helal ettiği lezzetli şeyleri harameşin harameşin Yani kendinize. tavuk da yiyin, balık da yiyin, et deyin, yağ da yiyin, helva da yiyin. Ama velat adetu. Hatta açmayın. Şimdi orada bakın az yemek hiç yememekten daha zor geliyor nefse. Tadını tattın mı fren tutmuyor. Ama, Tadını tatmasan bırakıyorsun, hocam, gidiyorsun. Şimdi şu yok mu? Bütün tariklerde az yemek, az uyumak, Var. az konuşmak yok. Mesela kimisi e, nefsin tezkiyesiyle uğraşıyor, kimi kalbin tasfiyesiyle uğraşıyor. Ya ama, Ruhani tarik ama, genel, ama uğraşmam diyor ama, nefsle. Ama genelde. Mesela Şanakşıment Hazretleri'nin Hazretleri Hazretleri Hazretleri. halifelerine çok yiyin ki çok ibadet edesiniz de bir Çok yiyin değil de iyi yiyin yani kuvvetli yiyin diyelim. Bizim çok bir var. abi derdi ki çok yiyip çok ibadet etmek varmış. Demek ki çok yersek işin yarısını yapmış oluyoruz. Öbür yarısını da Allah nasip Am eder inşallah. Ama. Der motor yanıyorsa yani eğer ki fırın tutuştuysa ne kadar olduğunu atarsan onu yakar. Hı hı. Ama fırın tutuşmadıysa fazla olduğunu atarsan onu söndürür. Hal böyle olunca nedir? Bidayette yani tam işi geliştirmeden yemeği kesmezsen, azaltmazsan, hı hı. nefsin azgınlığını frenlemezsen, o riyazata girmezsen başta. Hı. girmediğin zaman o zaman bütün yediğin konuştuğun ettiğini ibadetle eritemeyeceğin için o e, manevi ağırlık yapabilir. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin işte o, çocuk meselesi. Evet mal ee, meselesi. Biz, yani gelmiş, biz konudan gene uzaklaşma. E Başka delil senin var. Senin dedi o hanım dedi senin oğlun da böyle olsun da efendim e, o zaman yesin. Yani Bismillah dedi kemikler kalktı dirildi. E, şimdi yani ben, ben yiyorsam Hı. ben de 25 sene e, sahralarda e, efendim Karnub'un ee, dikenlerini yedim diyor. 25 sene sahralarda. Ha sen o imtihanı geçtin mi de şimdi geliyorsun da tavuk yiyeceksin burada. Ha tamam tavuk yemek helal mubah ayrı bir şey. Ama başında biraz nefsi dizginlemek lazım. Şimdi burada diyor bakın şuraya dikkat. Biz onların kalplerine bir Allah korkusu koyduk. O Allah korkusundan dolayı ne yaptılar? İşte yememek, içmemek gibi, uyumamak gibi yani zarurete <gülüyor> indirdiler işi. Zaruret dışı, lezzeti, keyfi kaçırdılar. İbteda'uha <gülüyor> Dikkat bir at kökünden geliyor. İbte da'uha. Bunu kendileri icat ettiler. Yani buna uydurdular derken zem bir şey değil. Dikkat edin ilersine. Yanlış mana verirler yoksa. Bunu kendileri ihtas ettiler ya bir yenilik çıkarttılar. Musa selamun ümmetinde olmayabilir. Ma aleyhim. Biz onu onlara farz etmemiştik. Şimdi gelelim tasavvuf farz değil. Yani tarikata intisap farz değil. Mürşide bağlanmak farz değil. Beş bin Allah her gün günlük bir farz değil. Hükmü nedir hakikaten onu? Biz onu onlara farz etmemiştik. onları geliyoruz. Hı hı. İllebe'ti gâ Ama onlar bunu Allah'ın rızasını arama niyetiyle halis ve samimi bir niyetle yapmıştılar. Niyetleri bozuk değildi. Hı hı. Şimdi gelelim peşine ayete bak şimdi ayeti tümünü okumazsan hiç şey anlamazsın ama kendi koydukları nezir ve adaklara şimdi bir insan tarz namazlar bellidir ama bir insan derse ki Allah için benim her gün 10 rekat kılmam nafileden adam olsun adam hı hı. olsun derse hı. kendini bağlar ne gibi şu işim olursa bir kurban kesmek Adam olsun değil mi? O, da o ona vacip olur oluyor. O ona vacip Devam olur edelim. E şimdi de burada da ne diyor? Ben onlara Farz etmedim ama kendilerini adak ettiler hı. Kendilerini bağladılar oluyor Kendilerini bağlayınca Benim indiğimdeki hükümde öyle Benim indiğimdeki hüküm hı hı. Farzlarım şunlar ama sana da Kendini bağlayacak nafileden Aşırı muhabbetten Bana yakınlık için nafileyi artırma Hakkı verdim sana verdim. Sen de bu hakkı bir şekilde sistematik yaptın. Sistema oturttun. Hı hı. Bunun usulü budur dedin. 30 sene mağarada ibadet etmeleri lazım. İtikafları 30 sene. Yani bizim camideki Ramazan'ın son 10 gününe dayanamıyor. 30 seneden sonra çıkıyor mağaradan. Kabul oldu mu bu riyazatım olmadı mı? Sıralı zikir ve ibadet. Arada uykusu galebe hali. Yani dayanamayıp geçkinlik geldiyse uykusu o. Hocam çok dağıttık. Ha şimdi çıkıyor şeyden e, ne, efendim ...mağarada hemen üzerinde bir bulut peydal... ...bu nesefi tefsirinde geçiyor... ...o bulut peyda olduysa kabulle işaret... ...eski ümmette de alametler hemen gelirdi... ...bizdeki gibi değil... ...bir şey rica edebilir miyim... ...bu okuduğunuz ayeti jelleyi... ...detaya, teferruata hiç girmeden... ...net bir şekilde bir ortaya koyabilir... ...girmesek anlayamayız... Sonra, ...ama ne A diyor... Bakın, şimdi diyor ki, bunlar, ...çok dağılıyor... Çünkü. ...bunlar diyor bu sofuluğu... E, efendim, ...bu ruhbanlığı... E, ...kendileri... ...tespit ettiler... Nezrettiler. Fakat buna hakkıyla riayet etmediler. Tamam. Şimdi bu bozuk bir şey olsaydı, iki ki bozdular denilecekti. Hakkıyla riayet isteniyor. Neden? Sen burada deve keseceğim dedin, niye koyun kesiyorsun arkadaş? Niye hakkıyla riayet etmiyorsun adana? Peki bunun kasavuklu delil, delil hayır, oluşu nereden? Şimdi beş bin Allah diyeceğim dedin, niye binde kaldın? derse eksik yaptın. Şimdi burada biat ettin, ahd ettin. Tağut ettin yani. Taahhüt etten etmeyen bir değil. Peki, mesela bu ayet nasıl Nasıl delil, delil oluyor? oluyor? E gel şimdi ileride. <gülüyor> İçlerinden imanda sebat edip riad edenlere ecirlerini verdik. Ve kethir umünün fasıkun. Çokları fasık oldu. Yoldan çıktı. Sözünü bozdu. Tamam. Bu ayetin delili nereden geliyor? Şimdi Kur'an ağzıymış şanda bir mesele reddedilmeden, inkar edilmeden nakledilirse, geçmiş ümmetler adına, o bize de şerahattır. Bizim şeratımızda da meşrudur. Ne gibi? İşte, i̇şte ne diyoruz? E, Tevrat'ta yazdık diyor. Ennen nefse bin nefse herkesin okudu. Cana can, dişe diş, göze göz, kısas. Hı -hı. Bu ayet. Bizim İslam'da da böyle mi? Hı -hı. Böyle. Ama bu, bu ayet bize şeyi anlatmıyor. Ey iman edenler, dişe diş, göze göz demiyor. Bu ayet diyor ki, Tevrat'ta yazmıştık diyor. Peki Tevrat'ta yazmıştığın nakliyle bu bizim fıkhımızın da hükmü müdür? Peki, i̇şte, bir O zaman bu şimdi madem ki, ama ince istinbat lazım. Çok, çok, çok bu, madem ama. ki burada bu kişilerin hakkıyla rihat etmemeleri zemmediliyor. Hakkıyla rihat etmeleri Tersinden okuduğumuzda net ediliyor ve ecirlerini verdik çünküeden iki rekat kılandan yirmi rekat kılana aynı eciri verecek. Şimdi günde. 100 kere Allah diyenle 5000 Allah diyen aynı mecr verecek. Çok özür dilerim de hocam. Şu, şu, şu yok mu? Hani bizden önceki ümmetlerden birisine söylenmiş ve halleri zenmedilmiş. Eğer tersini yapmışlar olsaydı zenmedilmeyecekti. Yok zenmedilmedi. Zenmedilmeyecekti. O ümmete söylendiyse bu bizde. Böyle sanki çok şey, bunun yerine mesela ya yuheledin ameletukullah ve kunu ma Sadıklarla beraber. o dolu o dolu. Ya da ve tequ ile. Ama ben tarikatın seseleşmişliğini ileri getiriyorum. Mesela li kullin sizden her biriniz için her biriniz tayin ettik şiraten bir şeriat ve minhaca bir de minhac minhac ne şimdi şimdi burada Fahreddin Razi konuşur müfessirlerin imam ne diyor. demiş diyor ki şirat şeriattır minhac tarikattır direkt tarikat de sülüktür neyi delil olarak söylüyor bunu Allah Teala buyuruyor ki liküllin. Ümmetlerden her biri için, biz de dahil. Cehenneye kıldık. Min sizden. Hı hı. Her bir ümmet için kıldık. şiraten bir şerap verdik. Herkes mükellef. Hı hı. Yapmasa mesul oluyor. Cehennem tehdidine maruz kalıyor. Ama ve min bir de Minhaç. Şimdi burada atıf, mugayiret iktiza eder. Yani ne diyoruz? Ahmet geldi, bir de Mehmet geldi. O zaman Ahmet, Mehmet iki ismi yok bu adamın. Ahmet başka adam, Mehmet başka adam. Şirat başka, Minhaç başka. Hı hı. Çünkü araya val koydu. Peki Minhaç, bazı müfessirler bir demiş ama Fahruddin, Razi gibi büyükler, tefsir ehli demişler ki şirat şeriattır. Minhaç da Minhaç şu, eee kul kulluğuni amelu ala kad alime kullu nasin meşrebehüm her insan 12 göze çıktı her insan meşrebini bildi ne demek içeceği pınarı bildi kadrizi cehri kimisi sesli efendim zikrederse e, nefsine galip gelebiliyor. Kimisi hmm. gizli zikretmeyi nefisle cihatta daha uygun yol görüyor ve buluyor. İşte bu herkes meşrebini bildi. Yani bunu sünnetten de şeyi. E, Hazreti tamam. Ebubekir Bekir sessiz bu, namaz kılıyor. Bu meşreblerin oluşmasına da. Evet. Peki şöyle yapalım. Delin biraz çok. Daha, delin çok. Biraz daha işiniz yani, kolaylaysa. Hani, Deli aramaktan ziyade hocam. Çok özür dilerim. Şöyle ne sorayım. Ne olduğunu anlamak. Şöyle sorayım. Hani tasavvuf ya da tarikat dediğimiz şey bir insanın bir mürşidi kamilin elini tutup ona intisap ederek seyrüsü Türk yoluna girip Allah'ın rızasını tahsil etme gayreti. Bunun adı zannediyorum. Böyle de sektanmış yani, şey Yani allah rızasına ulaşma e, evet. için e, geçmiş büyükler tarafından e, tayin edilmiş, vaz edilmiş ve denenmiş hı hı. en kısa ve kese yol olarak bulunmuş yeni yol arayacağı ama 400 senede vasıl olursun diyor e, İsmail Hakkır Hazretleri tamam. evet, mürşitsiz e, usulüne gitmesen. yani senin Ankara'ya hızlı tren varken veyahut da otoban yolu varken Bolu'nun dağlarından Gerede'nin dağlarından eşkıyalara maruz kalma tehlikesi kar tipi fırtına efendim bin kere helak olma yani nefis bir yandan çalacak şeytan bir yandan çalacak seni çünkü sen nefsin kötü huylarını bilmiyorsun yani hadis şeriflerin... Niye bilmesin? Mesela niye böyle deyince de diyor ki Kur'an var, ayetler var, hadisler var. Bunlar gayet açık bir şekilde ortaya koymuş. Ben bunlarla amel ederim ve pekala tamam, Allah'ın rızasını tahsil ederim. Tamam, araya ben, birini koymaya ne gerek var? Sen bana bir şey mesela? diyorsun da evet, araya bir şey koyma gerek var. Çünkü allah Teala aracıyı emrediyor. Es-Selam ve ile ilvesi de. O ayeti de nafile ibadetler olarak anlıyor mesela. O anlıyorsun da senin bunu... Ya ben anlamıyorum bana kızmayın. Ay, ha, böyle yok anlıyor. Ben anlıyor. de muhataba konuşuyorum. Sen bunu böyle mana verebilmen için vesilenin sadece budur diye hadisi şeriften Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden başka ilk müfessir yoktur. İlk tercüme ve tefsiri o yapma hakkına sahiptir. Bu ayeti nasıl tefsir bu, etmiş? Bu ayeti kerime'nin tefsiri Allahu Teala'ya yaklaştıracak her şey ama sevgi ama amel ama Allah için olan muhabbet ama namaz ama şahıs zaten mürşidin mürşide bağlanmanın manası mürşitten ders okumak, öğrenmek, ilim almak ve ona muhabbetle sevgi beslemekten başka nedir? Mürşidin ne yapıyorsun yani? Arada sen putçu değilsin ki put gibi tap ki put, bu mürşide? Tapmıyorsan ne kaldı? Öğrenmek kaldı. Tehallüm kaldı. Ne kaldı? Muhabbet sevgi kaldı. Sen bir sanatçıya aşık oluyorsun, hayran oluyorsun. Devamlı ondan yatıyorsun, ondan kalkıyorsun. İşte neyse hobin, neyse şeyin. Efendim birçok gencimiz buna müptela maalesef. Kimisi müzik, kimisi spor, kimisi vesaireden. Sen bunu devamlı düşünmeyi şirk saymayacaksın. E buna kafanı takmayı düşünmeyi adam 5 dakika mürşidinin yanında zikrediyorum o da benim yanımda onun yanındaki gibi Allah'tan utanayım onun yanında terbiyeli durduğum gibi durayım diye bir efendim sistematik geliştirmişsin bunu şirk sayacaksın ama sen sabaha kadar akşama kadar karını düşüneceksin sevgilini düşüneceksin bunu şirk saymayacaksın bunun manası nedir sen nasıl aklına gelen bir şeyle müşrik olmuyorsan aklına gelen şey fasitse düşüncen fasit fasit neticeler doğuracak aklına gelen şey düşüncenin önemi yani rabıtaya geldiğimiz zaman hı hı. düşüncenin önemi öyle bir yok, şey ki rabıtaya yok gitmiyoruz ama sen o tefekkürle icabında öyle bir şeyleri şehvani tefekkürlerle sen inzal hali boşanma hali yaşayabiliyorsun bu o kadar zor bir şeyken beynin ameliyesi Beynin tefekkürü, düşüncesi bir şeyi dışa vuran tesir neticesi gösteriyor. Yani sana kaç kola su lazım geliyor. E hal böyleyken senin bir Allah dostunu Allah için sevmen, Allah için düşünmen ki hadis-i şerifte emrediliyor. İstahillah Allah'tan utan diyor şimdi Allah'tan utan da şimdi Allah her yerde şimdi ben ne, nasıl utanayım her yerde nasıl utanayım tuvalette donumu mu çıkarmayacağım orada şunu mu yapmayacağım ailemle nasıl içkiye girdi yani Allah'ta da, Allah'ta nasıl utanayım konu komşundan eş dostundan salih olan zatların yanında utandığın gibi utan Veya da onların bu yanında namaz bu hadis-i yani sana ne diyor hadis-i şerif seni öğütlüyor öğütlerken ne öğütlüyor sen çok sevdiğin saydığın bir şeyh bir alim bir velinin yanında namaz kılarken o sana bakarken sağa sola bakmıyorsan gözünü gönlünü topluyorsan Hani demiş zenginin yanında keseni, fakir alimin yanında dilini, evliyanın yanında kalbini saklıyorsan, şimdi benim içimi da bir de dışıma vurursa falan diye böyle bir korkuyla başımıza geldi bunlar. O şekil giriyorsan... Bir hayır hiç evli olmasına da gerek yok. Bir yerde namaz kılarken yanında birisi varsa Allah affetsin biraz daha. Abi, o tamam. vücudu, Ama erken. o kesin. Ama hadis-i şerifte salih kaydını koymuş. Salih Hı. komşularından utandığın gibi. Demek ki salih olmayanlardan Salihler sen de utandırır saymazsın. Insanı. Utandırır. Evet. Evet. İster istemez gayri ihtiyari utandığın evet. gibi Allah'ta öyle utan. Sana bunun formüllerini vermiş. Şimdi sen bana diyorsun ki ben aracı koymuyorum. Ama ee, biz daha bunun zahiri misallerini veriyoruz işte kablolar, mablolar, elektriğin gelmesi, inikas, yansımalar. Ama diyor ki İyyaken abdu ve İyyaken esayin. Her gün diyor beş vakit evet. namazda bunu Fatiha'da okuyorsun ancak senden yardım evet. ister, sana kulluk ederiz evet. diyorsun. Fakat tutuyorsun araya diyorsun ki ya Rabbi işte falan Allah dostunun hatırına bana ver. Ya da evet. Allah dostuna aracı koyuyorsun. Bu, bu ayeti ters değil mi diyor mesela. Ya tamam da sen ancak Allah'a ibadet ediyorsun ve ancak Allah'tan yardım istiyorsan. Bunun zahiri manasına baktığın zaman hasta olduğunda doktora gitmemek icap ediyor. İlaç ilaçtan tesir görmemek için ilaç içmemek icap ediyor. Sen o makamdaysan ben sana aracı koyma derim. Ki o makamda olan bazı veliler net ediliyor hadiste. Hem de ve buharidir. Diyor ki hasta olsalar layık devun ameliyat olmazlar yani dağlama yapmazlar diyor. Hani acıya dağlama yap. Onlar dağlama yapmazlar diyor. Vela tetayyarun. Hiçbir şeyden Evet o sonra yani öyle bir tevekkül makamına gelmiş ki. O tevekkül makamında mısın? Oha ben doktora da gitmiyorum. Onu da yapmıyorum. Bunu da yapmıyorum. Sen şimdi eğer o makamdaysan zaten sana bu müsait değil. Sen demek o makamdaysan Mevla ile direkt irtibat kuracak seviyeye gelmişsin. Şimdi Yus Yusuf Aleyhisselam niye 12 sene fazla kaldı hapişte? Üzgün yenge Rabbi ki adama dedi ki Hapisten çıkacak adama. Seni dedi rüyanı tabir ettiğime göre sen öldürülmeyeceksin. Orada da gaybı bilme meselesi Hı -hı. giriyor. E, sen dedi beni hatırlat ya başına böyle bir masum adam gelmiş. E, boşuna yatıyor. Kralın yanında, Kralın beni, yanında an. beni an dedi. Hatta Rabbin ifadesi geçiyor. Rabbin diyor. O tabi terbiyecin yani. Hı -hı. Emirin gibi. Felebi bir bizasini. Al bana. Sana. Uzadım seni süren. Çıkacaktın şu kadar daha kalacak. Niçin? Gazi Beyzavi tefsiri gibi bütün tefsirler diyorlar ki normal bir vatandaş böyle bir aracılık istese, aracı koyup ya ne var bunda ya? Tamam. Git Emniyet Müdürünün yanına gideceksin falan. Ya hapiste böyle bir adam var. Bunun dosyasına bir bakın. Bir kumpas kurulmuş. De bunu. Tamam. E, diyorsun, Fıkan zarar var mı? Dinen zarar var mı? Mazlumsun. Yok. Mazlumsun Allah'ından mağfursun. ama de. çok güzel ama bir yere geldik. İşte sen diyor Yusuf Aleyhisselam gibi araya aracı koymama makamındaysan tamam. Çünkü peygamberler aracı koyamazlar. Ne gibi ateşe atılırken İbrahim Aleyhisselam'ın ilmuhu ali hasbi müc'al. Cibrili bile araya koymayıp Ey Cibril leke hacetün. Bir isteğin var mı? Kimden? Allah'tan. Allah'tan mı? Senden mi? E benden? Emma ile kefela. yok. Allah'tan aracıyım ya seferim ya vahyi ben getiriyorum ya ilm-i hu bi'ali hasb müsual biliyor mu ben burada soyuldum çırılçıklar mancına konuldum 3 aydır ateş tutuşturmuş havadan geçen kuşu kapıyor alevler beni oraya atacak şimdi Nemrut biliyor mu Şimdi İstememe ne hacet. Çok güzel bir izah yaptınız ama. Ha, sen o, o makamda Burakmış. gelirsen. Şimdi şu hayır, aslında o makama, dinleyen hocam hayır, şu senden, çok özür dilerim. Senden dedim. yardım isteriz derken. Bir bir şey soracağım. Peygamber. Şuradan iyileştir devam edelim. İyileştir beni bile demeyen Şuradan peygamber var. Şuradan devam edelim. Şimdi He. mesela Yusuf Aleyhisselam'ın bu hadisesini söylediğinizde aslında dinleyen ve. Çaktı işi. Ve. Yo tam tersi. Dinleyen ve aracı koymaya gerek yoktur diyene delil söylemiş gibi oldunuz aslında. Ama niye? Çünkü işte izah ettiğiniz yer çok önemliydi. Onun için bir daha üstünde duralım İşte istiyorum. Peygamber Yusuf sen... Yusuf Aleyhisselam birisine Allah'tan direkt istemeyip de beni kralın yanında an dediği için Allah ona kendinden değil başkasından istediği için 12 sene unutturdu diyorsunuz. Ama onu... Adam diyor ki peki ben niye o zaman aracı Aa, Tabii ama Siz işte de diyorsunuz tasav... ki Yusuf san. O makamdaysan peygambersen aracı koymamalısın Ben demiyorum Kazi Bezaviler Kadın söylüyor, söylüyor. Bütün O makamdaysan aracı koymamalısın Ama değilsen peki, aracı gerekir Peki, peki, peki sen, değilsen aracı gerekir Nereden buluyoruz ya Tamam da sen şimdi Buna aracı çıkarttık. gerekir demiyorum Diyor ki başkaları için Normal Müslüman fertler için Meşru olan bir iş Hı. Tamam. Yani ben mazlumum Git bu işi düzeltilmesi için Senin orada yarın makamın mevkiin Onun yanında ileri olacak senin Aman. lafını dinleyeceği için orada beni an. Bunun senin benim dememe kimsenin itiraz yok ve Rabbinin de itiraz yok. Tamam. Yani bugün tasavvufa karşı olan, rabiteye karşı olan hiçbiri böyle bir olayda dememeliydi. Yani adam hapiste yatmalıydı Allah'ına kadar takdir ettiyse suçsuzum dememeliydi. Hatta tarikatta bir, bir, bir makam ya <gülüyor> e, düşmüş karakola. Kırsızlık olmuş çarşıda. Kırsız e, kaçmış dervişi yakalamışlar. Ondan sonra getirmişler karakola. Sen mi çaldın? Eyvallah. Şunu mu yaptın eyvallah? Bunu mu yaptın eyvallah? Verecekler kaç sene ceza. Komiser de ehli halmiş, tarikat ehliymiş. Gelmiş kulağına demiş ki evladım senin dersini yukarı çekiyorum. Bu dersi <gülüyor> tamamlısı estağfurullah <gülüyor> açık demiş evladım sen. Eyvallah eyvallah olur mu? Zina Mehettin eyvallah her şeye eyvallah mı diyeceğiz? Yapmadık da. O zaman estağfurullah açık demiş. Şimdi senin makamın oysa. E sen dersin oysa eyvallah devam edeceksin. E sen efendim zahirde doktora gidiyorsun. Şuramı ağrıyor diyorsun, buramı ağrıyor diyorsun. Eyyub Aleyhisselam ne yaptı? Yedi sene inim inim inliyor. Allah'tan şifa istemiyor. Şimdi bıraktık şimdi doktoru şeyi, kralı. Hanımı diyor ki rahime validemiz diyor ki ya canın çıktı bütün her yerin eridi gitti ben Allah'tan izin istedim bir tek dilime bulaşmayacak hastalık diyor. dilim zikirden geri durmayacak Yahu, sen Allah'ın nebisisin duan müstecaptır bir şifa istesen hemen şifa bulacaksın diyor ki biz kaç sene afiyetteydik hanım 70 sene diyor ya utanmaz mıyım Allah'tan 70 sene afiyetten sonra 7 sene mi bela çekemeyeceğiz yani o gibi makam ya kenestayini de yapmıyor yani yardım istemiyor ki yani ya rab şifa. Neden? Rıza makamı. Benim için bunu tercih ettiysen efendim ben sevdiğim için kendi sevdiğimi terk ederim diyor. O yüksek bir makam. Ben aracı koymam diyen sahtekarlar her işte aracı koyup ufak tefek her işe tenezzül edip hatta hatta hatta faiz, rüşvet bilmem neye bile teveccüh edip her cambazlık var. Çaraatın zahirine göre haram bile var, mekruh bile var. Buraya geldi mi evliya Allah'tan birinin yüzü su hürmetine ben istemem. Ben direkt ana kofreye bağlarım. Ondan sonra bütün evi yakarım. Şey kabloları patlatırım. Senin ana kofreye bağlayacak kadar güçlü kabloların var mı? Sana demişler ki vesile arayın demişler atik erimede. Ha! Bir adam dese ki ya Rabbi ben senden şifa istiyorum. E biz de diyoruz hep bütün hadislerin şifa istiyorum. biz de diyoruz direkt Allah'tan yani şey Efendimizin hürmetine şifa istiyorum denebilir ama demek zorunda mıyız demiyoruz ki çoğu hı. demiyoruz ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki İyâ Kenâbüdü'yü öğreten hı hı. vahim merci sen kraldan beter kralcı olamazsın sen Resulullah'tan tevhidi daha iyi bilemezsin o zaman o Resulullah ki İbn-i hadisinde Hz. Ali'nin annesi Fatıma Binti Esed'i defnederken ki o annemden sonra annemdin yemedin yedirdin içirdin giydirdin diye kendisi de önceden kabre yatıp sırf teberrük için yatıyor kabre o da teberrükün derili yatıyor çıkıyor ondan sonra elbisesini çıkarıyor kefen yapın yine teberrük için hacet yok çünkü Medine dönemi kefen bol hani zor zaman değil fakir zaman değil kefen olduğu halde teberükken elbisesinde giydirdikten sonra Allah maqdirli üm mi fatımete İbnü Maçat edir evet. annem fatımeti bağışlayarab bir, bir hakkı nebiye ve min kabli peygamberin hakkı için diyor kendisi senin peygamberin Hı -hı. hakkı için peki o zaman diyorlar ki o hayattaydı hayattayken tevessül olur ve min kabli benden önceki nebiiler hakkı için onlar vefat etmişti Hı -hı. benden önceki nebiiler hakkı için diyor ondan sonra efendim e, namaza çıkış duasında yine İbn-i Macede'de geçer Hakkı s-salin aleyk ben senden istiyorum diyor bakın kainat efendisi diyor ben senden istiyorum ya, ya Allah'ı cool. direkt ulaşmakta e, senden istiyorum demeye en ziyade hak sahibi Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem ondan ziyade aracı koymama efendim hakkı olan ki yoktur ilk mercinin duası. Her zaman böyle dua etmemiş. Ne diye Aman dua diyor? Senden, senden isteyip de verdiğin kimseler hatırlıyorum. İsteyenlerin, hatır. verilenlerin müstecapların hakkı bahşına istiyorum. Ne oldu şimdi? Dikkat! Bu kendi duası. Bir de talimine bakalım şimdi. Öğretisine bakalım. Geliyor bir ama. Bu da Tirmizide ve hadis hasendir. Tevessülün kuvvetli delillerinden. Şimdi tabii Vehhabi mahabi ilim sahibi ise bu hadisi veren okuduğun zaman susuyor konuyu kapatıyor. Bakıyor ki karşımda kayaya çattım. Nedir o hadis Kaya çattım diyor. Cahille uğraşmak zor. Cahille ne ayet okunur ne hadis okunur. Bir, bir şey okusan da boş. Delili yok. Dayanağı yok. Diyor ki ya Resulallah bana dua et diyor gözüm açılsın. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki istersen sana dua edeyim. iki sana iki gözüne iki cennet vaat ediliyor. Hani sabret sen acaba. Çünkü ahirette vaadi çok müjdesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, o da diyor ki yarısı Ben illa da duan istiyorum. Ahirette yine ahirette de şefaat isterim ama bu dünyada da seni göremedim diyor yani. Hı hı. Ben seni de görmek istiyorum. Gerçi görmese de sahabe oluyor amalar ama görmek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki ona. İyi tilmiyat git abdesthane. <Gülüyor> ee, güzel abdest alıyor. Bazı hadislerde abdestin peşine söyle diyor. Bazı rivadetleri fesalli iki İki rekatta hacet namazı kıl <Gülüyor> deniyor. Her halükarda abdest şartı kesin var. Tamam. Abdestini güzel al diyor. Sünnet üzere abdestten sonra şöyle söyle. Bak benim yanıma gel. Burada benim yanımda diyeceksin demiyor. Zaten de öyle bir şey gerçekleşmiyor. <Gülüyor> Efendimizin yanına gel. Diyor ki söyle. Allah'ın meynniyesi eluke. Allah'tan isteniyor. Bakın dikkat edin. Aracı evet. koymak demek Allah değil de aracıdan istemek demek değil. Allah'tan isteniyor. Ey Allah'ım ben senden istiyorum. Ben sana yöneliyor. Kimle? Bir nebi yine bir rahmet. Rahmet tabi orada özellikle rahmet vasfını alıyor ki hani onun o acıyor ya çok bize. Harisun Aleyküm bize çok düşkün ya. Rahmet peygamberin ve benim peygamberim olan senin rahmet peygamberin ile sana yöneliyorum. Şimdi buraya kadar bu. Duanın da ondan sonra şöyle. Söyleyeyim. Ya Muhammed de diyor. Efendimizin yanında değil sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed diyor. Evet. Şimdi burada ne çıkıyor? Ya seyyidi falan ya hoz diyenlerin caiz mi değil çıkıyor. E, İbni Haceri Heytem İlmekki Şafii'nin en büyük fakihlerinden e, Fetevay hadisiyede ne diyor? O da Şeyh-i Şeyh Remli. Remli dedim mi Şafii'de en büyük fakihlerden. Ne diyor? Bir adam Medet-i Abdelkadir Geylani, Medet-i dediği zaman bu caiz midir? Şirk mi diye soran yok. Çünkü o zamanın soranı da cahil ki şirk diye sorsun. Hı. Diyor ki caiz midir? O da diyor ki Evliya Allah'a keramet verilmiştir. Keramet Kur'an'la ve sünnetle sabittir. Kur'an'la ve sünnetle sabittir olduğuna göre bu kerametleri de Diriliklerinde olduğu gibi Ölülükle öldükten sonra da devam eder Veya hayattayken yanında olmasa da Yani o Bağdat'tadır Hayattadır ben İstanbul'dayımdır ha, Bunlar ha, mühim ha. değildir Çünkü bu keramet ne demektir Zaten yanında olduktan sonra çok keramet olmuyor Diyorsun ki bana immet et diyorsun O da dua diyor senin için Allah O ha, ayrı bir şey Yanında olmayanın duyması keramettir Madem keramet haktır Evliyaullah'ında da bu kerametler vardır bu zaten Mevla ulaştırıyor onu. Neden onunla onun arasında aşırı muhabbet ve sevgi ve bağlılık olduğu için. Herkeste olmuyor bu. Ne gibi Yusuf Aleyhisselam'la Yakup Aleyhisselam gibi aralarında aşırı bir sevgi. Biri efendim gözünü kaybedecek kadar arkasından ağlayıp Allah sevgisi o da oğul sevgisi değil ha. Hı hı. Ee, o muhabbet Allah için olan muhabbet çok gelişmiş olanlarda oluyor bu kerametle. Her önüne gelende olmuyor. Nasıl ki Aleyhisselam'a Züleyha Valdemiz musallat olduğunda Efendim Yusuf Ali'cem, Velhakat Ahmed kadın ona musallat oldu diyor. Muhammed. Ve hemme bi burhan Rabbi. Yusuf Rabbinden Eğer Rabbinin var, burhanını, <gülüyor> burhan hucet, kuvvetli delil, delil demiyor, hucet demiyor, burhan diyor. Kuvvetli delil görmeseydi o da meyledecekti. Ama peygamberler nübüvvetten önce de masum olduklarından delil gördü. Delil nedir diyor? Bütün tefsirlere baktığımız zaman oradaki delili açıklıyor. Yakup Aleyhisselam duvarda temsil etti. Kenan ilinere, Mısır nere? Kemer etti, göründü ve dedi ki: Ya keveyi ya. Bir dedi: Sakın ondan. Durulmadı, kadın yine musallat oluyor. Elini ısırdı. Sen etefalı Sen peygamberler divanında yazılmışsın evladım. Nasıl bunu yapacaksın? İkinci, kadın yine aşırı musallat oluyor. Şüvarî selam kurtulanmadığında ne yapıyor? Geliyor, bir vuruyor göğsüne. ...ve bütün tefsirlerde Halid-i Hazretlerimizin de... ...Rabıta Risalesi'nde beyan ettiği üzere... ...parmak uçlarına kadar bütün şehveti çıkıyor. Ha zaten o bir meyil duymuyor. Meyil duymuyor ama ön tedbir olarak masumluk oya masumluk ve evliya mahfuz enbiyan masum. Masum ne demek? Azim bile evet, etmiyor. Az Günah niyet bile etmiyor. Edecektim. Günah biye meyletmiyor. Evliya da meyletse de gerçekleştirmiyor. Korunuyor. Ha, şeyden hadis-i şeriften çok uzaklaştık. Ha, şimdi o ama demek yani ki geliyor, arada diyor ki e ondan sonra diyor. diyor. Ya Muhammed, ey Muhammed de diyor. Bana seslen diyor bana. <Gülüyor> i̇şte ya Abdülkadir, medet ya Abdülkadir evet. diyene ya Muhammed de diyor bana diyor. Burada Ulema diyor ki, peygambere mahsus bir şey değilse bir mesele, dinde, dörtten fazla evlilik gibi, uykusunun abdesi bozmaması gibi, peygambere özel fıkıh yoksa o konuda, ümmetinin varisleri, alimlerin, velileri de Onda ona müşterektir. Ancak hususiyse peygamber onu beyan etmiştir. Bu konuda ne diyor? Künyemi takmayın. Ne yani diyor? Hususi olup olmadığını efendim. Oradan beyanından anlıyoruz. Beyanından anlıyoruz. Bu hadis içinde öyle bir beyan yok. Yok. Dolayısıyla hususi Yer değil. Yer velilere de abdelkadir gibi. Ya gans diyebilirsin o zaman. Peki ya Muhammed de diyor İdnice sonra. İdni teveccehdü bike ila rabbi. Ben seninle Rabbime yöneldim yine Rabbine gidiyor iş ben seni aracı yaparak Rabbime yöneldim hangi hacetimde burada Arapça bilmeye göre mevzu şu ihtiyacım için bunu hepimiz yapıyoruz biz bunu hacet namazı olarak yaptığım bir hacet namaz şu hacetimde bu işim görülsün diye diyor seninle teveccüh ettim diye muhatap alıyor yani Resulullah yanında değil yanında olmayanı muhatap alıyor hani şeyhim elimden tut himmet buyur Beni bu yolda yalnız bırakma rabutadaki tevessülat gibi. Yanında olma şartı yok. Yanında desen kimse şirk demiyor. Yanında olmadan kalbinden geçirince şirk oluyor. Yani ne ters ters işler. devre Aracı yapılan zat maksut değilse, mabut değilse, istenen o değilse, yaratan o bilinmiyorsa... Buna nasıl şirk oluyor ya? Hocam bir de mürşitlerin de böyle bir derdi var mı? Hani bir dolu müridim olsun gelsin mürşidin aman ben... Derdi mürşidin Allah derdi Allah'a taptırmak milleti ya. Evet. Ya evladım namaz kılarken sırf Allah'a düşün diye uğraşıyor ya. Sen namazdan neleri düşünüyorsun, iş güç düşünüyorsun yapma bunu. Mürşidin derdi o zaten. bir türlü mürşit olur mu şeytan olur Kısa ya. bir araya gidelim bunun üzere. Şimdi diyor ki sonu Allah'a fe fi fiyye ve şeffi'ni fiy nefsi. O sözü ey Allah bak üç kademi. Baştan ey Allah sana ortada ya Muhammed seni aracı bir. döndü ey Allah yine onu bana aracı yap ve onun benim hakkımdaki şefaatini geçerli kıl. Çünkü şefaatı da sen izin vermeden geçmez. Şu edebe, şu öğretiye ve talime bak. Sünneti bilmeden tasavvuf da olmaz yani. Aslında haşa şirk değil, tevhidin, tevhidin var. Tevhidin hulasası var. Takyiz. Şimdi o zaman... Peki bu hadisler bu, nerede geçiyor dediniz? dedir Tirmizi Osman hadisi. bin Huneyf hadisidir. Hatta şey bu işleri kabul etmez o Nurettin Yıldız Hoca pek ama o bile diyor ki... Bu hadis çünkü ilim adamıdır. İlim adamıyla bir şekilde anlaşıyorsun. Bu hadis diyor tevessülü meşru görenler için kuvvetli delil sayılabilecek Deli. bir çözcettir. Ama şu var. Bunun üzerine ne oldu? Sahabe-i Kiram diyorlar ama gitti. Biz Resulullah Azazem'le başka işler camideyine gelen giden konuşuyoruz. Bu arada ama onu yapmış uygulamış. Aynen Tirmizi'yi de yanımıza geldiğinde sanki hiç ebediyen kör olmamıştı gibi gözleri açık geldi diyor. Şimdi burada bir soru geliyor ama o zaman Vehhabiler diyor ki Resulullah hayattaydı. Ama yanında değildi. O zaman delilimiz nedir? Yine tirmizi devam ediyor. Şu gabilar bunu kabul ediyor ediyorlar ve fakat ediyor hayatta hayatta hayatta diyor hayattaydı. Ya hayattaydı da arkadaş yanında demiyor ya Muhammed diye ya. Gayabında söylüyor. Gayabında söylüyor. Onların derdi şu. Hayatta olandan teveccüh edilir ölüyle teveessüldüm. Ölünce işi bitti. Ya gördüğünüz bu da iyi bir şey. ama ölünün de... Hayır bu da iyi bir şey. Ya buraya kadar gelebiliyorsa bu da iyi. İyi bir şey değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devreden çıkarıyorlar toptan. Öldü diye haşa. Şu açıdan söylüyorum. Yani bizim kendi içimizdeki irlandallarımız diyor ki hayattaki kişiyi de teveessül eden asıl. Ama hasılıyor. bizim içimizdeki çallılar onlar zaten <gülüyor> efendim onların ilmi yok. İlmi olmayanla neyi konuşacaksın? Allah'a teve ettiğim derken Allah gökte diyor zaten. Hı <gülüyor> hı. Allah haşa. diyor haşa Allah mekan ispat ediyor. Bizinki zaten Allah yani, inkar ediyor. Haş hakikaten bunu diyoruz. Yani gökte Allah varken yerdeki kulu niye aracı ediyorsun? E işte, yani Allah diyor yani. bu adama neyi anlatacak? Bir virgül hayır. koyalım oraya. Yani burada ne var? 2 buçuk dakika şey, ondan sonra Hazreti gel, geleceğiz. Hazreti Osman döneminde de başka bir zat bunu tatbik etti. Peki, ve Efendimizin zatı, vefatından sonra. O zatı aradan sonra konuştu. Şimdi eğer ve habiler bunu o zaman hayattaydı diyorsak ilerisi onlara söy susturuyor. İlerisi susturuyorsunuz. İlerisi susturuyor. İçimizdeki İrlandalılara da onu anlat Evet. Tasavvufu konuşmaya devam ediyoruz Cübbeli Ahmet Hocamla. Dilimizden döndüğünce soruları soruyoruz. Başka şeyler etiketiyle siz de sorularınızı paylaşabilirsiniz. Hani kendim yazdığım bütün soruları sorabildim de kalan vakitte de sizin soruları sorayım diye bunu söylüyoruz. Kısa bir ara sonra gidelim. Ne kadar o ayıta Onları da, da konuşuruz. Biz aralarda da konuşmaya devam ediyoruz hocamla. Evet. Efendim başka şeyler devam ediyor. Ahmet Mahmut Ünlü hocam, Cübbeli Ahmet hocam bizimle birlikte tasavvufu konuşuyoruz. Bana kızanlar varmış arkadaşlar söylüyor. Hocamı konuşturmadın diye Allah'tan korkun. Daha nasıl ben araya girip de insicam bozulacak diye bir cümle söylerken 40 defa imtina ederek araya girip bir şey soruyorum ama birisi soracak ki o sorulara da cevap gelsin. Geçmek için. Öyle, öyle de oldukça laf yani, açınca güzel oluyor. Olmazsa olmaz. Doğaç oluyor, doğaçlama oluyor da. Şimdi, Şimdi o şu, yarım o da, kalan mevzudan da, bir devam edelim. Bu da Osman bin Hüneyf diye bir zat. Bak soruyu sordurmadı hocam farkındasınız değil mi? Hocama da yazın birazcık. Hocam bırakmadın ki adam soru sorsun filan. Zaten onun için çokları diyorlar ya biz ondan çıkmayız. Konuşturmaz bizi <gülüyor> diyor. <gülüyor> Şimdi o zat e, Hz. Osman halife. Hz. Evet. Osman çoktan vefat etmiş. Ee, Hz. Osman buna itibar etmiyor pek. O da halifeye bir işi düşüyor. Şudur budur. Kapıya gidiyor geliyor filan itibar göremiyor. Bu sefer bu hadis-i şerifi hatırlıyor. Diyor ki ben bundan amel edeyim diyor. Hı hı. E bu onu birine herhalde ya da şikayet ediyor durumu. O da diyor ki ya ben işte sahabenin usulü öyle. Hemen hadis öğretmek dua etmiyor. Bize geliyor adam bir şey. şura arıyor bana dua et. Ya hep benden dua istiyor. Adama diyorum ki şu duayı oku. beleşçi İlla o duayı okumak istemiyor. Sen oku. Ben, aşırı, ya ben şey miyim yani? Keramet sahibi miyim sana hemen vereceğim? Ben diyorum sana dua öğreteyim. Zikir öğreteyim. hacet namazı öğreteyim yok. Peki şu yok mu? E, hakikaten keramet sahibi bizzat da ki siz bana dua edin. Çünkü dudak o dudak değilse, kalp o kalp değilse. O ayrı bir dua şey. Dua aynı bile Ama olsa tesir başka değil mi? aynı tesiri bekliyor. Hani kadın gitmişti de veliye. Demiş ki çocuğumun gözleri için. işte açılmıştı keramet dua duadı falan. Ben Hazreti İsa mıyım demiş. Be kadın hadi git. Kadın giderken o veliye... İlham geliyor. Körlerin gözünü açan İsa mıydı biz miydik? Allah. Allah. O zaman çok mahcup oluyor aman yarım. Çağır kadını. Dua et bana ben açacağım diyor. Sen mi açacaktın da böyle düşündün diyor. E şimdi o zaman ama tabi sahabe-i kerram usul şu. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile terliklerini getirdi sahabeden biri de o anda icabet mahalline vakı oldu. Buyurdu ki iste benden ne istersen. Dedik eser ki murafaka de O da öyle bir üst perdeden. Cennette komşuluğunu isterim. Şimdi buyurdu ben de açtım kapıyı şimdi iste dedim. Bunu döndüremem lafa. Sen de çok secdeyi artırarak bana yardımcı ol. E şimdi bunları düşündüğümüz zaman biz de insanlar insanlara ya hacet namazını kıl ben dua edeyim de Perizide de hasta yapacak yani şimdi ben periz yapıyorum ama senin karnın ağrıyor hal böyle olunca bu zatta diyor ki o sahabeden zatta sen diyorum ben sana hacet namaz hani ben araya gireyim Osman radıyallahu anh'a söyleyeyim demiyor bak hacet namazını öğretiyor bu zatta gidiyor abdestini alıyor namazını kılıyor efendimiz kaç sene olmuş ya ya Muhammed diyor işte aynı işi Efendimiz'e nida ediyor, bu şekilde okuyor, ondan sonra geliyor Hazreti Osman'ın kapıda. Hazreti Osman daha kapıda karşılıyor. Ya sen neredesin? Görüşemiyoruz. Yanına alıyor. Diyor ki bir kimse Osman radıyallahu anh'a benimle ilgili hiçbir şey demediğini kesin bildiğim halde bu tavır değişikliğini anlayamadım. Hacet namazının kabulü ne ediyor. E zaten sahabe Bilal bin Haris, İbni Kesir de bunu nakleder. Ki Vahabilerin de sevdiği Deminki biri. hadis-i şerif neredendi? O da Tirmizi'ydi. Tirmizi bu Tirmizi'de geçiyor. İbni Kesir'de de geçen, tarihinde de geçen, tefsirinde de geçecek. E, Efendimiz'in kabrine geliyor. Ya Resulallah diyor. Şimdi bunlar hep şirk diyorlar Ya Resulallah. Şefaat Ya Resulallah şirk diyorlar. E ya Resulallah diyor. kabride diyor. E ya nida diyor. Ya zaten Esselamu Aleyke Ya Resulallah. Ya ben bunları anlamıyorum ya. Esselamu Aleyke Eyüven Nebiyyü diyoruz her tehiyatta. Esselamu Aleyke Sana diyoruz. E nerede? Peki sanan kime denir? Yanındakine? Ayette diyor şahiden. Biz onu size şahit gönderdi. Şahit kime denir? Görgü tanığına. İmam Gazali diyor ki tam orada rabuta üzere huzuru sağlayamadıysanız iade edin diyor. Ama iade de iade gerekeceğinden tayyatta kalırsın. Çünkü ne zaman rabutayı bağlayıp da Ravza'daki Aleyke'ye sen ya Resulullah diyebileceksin. Ama o huzuru bulup da ara sıra gaflet edenler geriden alsın. Ama devamlı gaflet edene geriden al dersek namaz bozulur. Hı, hı. Esselamu aleyke sana dedir diyor. Medine nerede? Ravza'da değiliz ve 1400 küsur sene ama sana dedir diyor. O zaman Mesela ne gidiyoruz. As-salatu Aleyke diyorsun. Sen burada aleyke nasıl şirk dersin. Ya Resulallah diyor. E sen ya Resulallah diyor Bilal bin Hariz. İsteskillali ümmetik. Ümmetin için Allah'tan su iste. Kuraklık olmuş Medine'de. Feynemkatelek. Helak oldum ümmet diyor. Bilal'in rüyasına giriyor. O gece diyor ki Hazreti Ömer halife. Git Ömer'e de ki Aleyke bil keyis. Ben Ömer'i akıllı bilirdim. Niye aklını kullanmıyor? Ömer anlar diyor. Hı hı. Ve geliyor Hazreti Ömer. Şimdi burada Hazreti Ömer'den gelirsek. Hazreti Ömer ki millet ağaca tapar mı geri dönüp de cahiliyet adetine diye Rıdvan beyatındaki ağacı kesti kestiği Yani şirk hususunda en büyük hassasiyet. hacer Lesved'i öperken bütün milletin önünde bir bir duyuru yapmak için Resulullah'ın öptüğünü bil görmesem öpmezdim. Maçsuz söylüyor onu. Aman taşlara tapma şeyi var. Yeni cahiliyetten çıktı bu millet. Sapar gider Resulullah vefat et Dönmesin millet geriye. E şimdi böyle bir Ömer oluyor. Geliyor diyor ki ben Resulullah'a müracaat ettim böyle. Hazreti Ömer ne demesin? Ya Resulullah vefat etti arkadaş ne rahatsız ediyorsun? Sen gidip de su istiyorsun, yağmur istiyorsun. Dua istiyorsun yani yağmur duası istiyorsun. Biz yok mu burada gel dua yapalım. Yağmur duasına çıkarız. Kabirde ne işim var? Hazreti Ömer'in mantığı kesinlikle yani bu caiz olmasaydı hiç hemen uyarırdı. Ne demiş? Ne dedi? Ne dedi? Ağlamaya başladı. Resulullah'tan aleyhisselam hani geldi. Haber geldi. Vay ben bunu nasıl düşünemedim. Yani yağmur duasını geciktirdik diyor. Ben bunu çoktan yapmalıydım diyor. İşte Hz. Abbas'ı önünü alarak amcasıyla tevessülde yaparak falan e, amcasının yüzüsü hürmetine de araya devreye sokuyor. Hı hı. Yağmurlar yağıyor. Cami, evlene dönemiyorlar Medine sel. E Şimdi bu sahip bir olay. E şimdi ya da istiyor. Vefatından sonra da istiyor. Tevessül diyoruz. Yani hayatta olmasıyla. Çünkü hayatta da yaratan o değil. Hı hı. O zaman Vehhabiler şirket bu dedikleri itham ettikleri fırkalardan daha yakın oluyorlar. Peki. Çünkü neden? Hayattakinden dua istenir diyor. Ölüden istenmez diyor dua yani. Ölüden bir şey istenmez Yaratma istenmez onda bizde hemfikiriz Ölüden aracılıkla dua istenmez diyor Diri olsa istenir diyor Peki şimdi Ölüyle diri bir şey yaratamamakta eşit değil mi? Eşit O zaman ölünün kerametiyle öldükten sonra İslam diyor ki suyunu ılık yapın Buz gibi suyu yıkamayın Hı. Kemiğine terbiyeli davranın Mezarını çiğnemeyin Üstüne oturmayın Bu kadar diriye hürmet Öyle ölüye gibi. diri gibi hürmet evet. ettiriyor hal böyle olunca peygamberin peygamberliği ölümünden sonra soyulmuyor ki o zaman velinin de veliliği Ey en nebi'yi diyoruz. Her namazda ey peygamber diyoruz. Öldükten sonra nebi değil niye diyoruz? Peki şimdi o zaman şöyle bir soru gelebilir hocam akla. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bu oldu. Hayattayken vefatından sonra alem ceman teşrifinden sonra yine oldu. Bunun misallerini veriyorsunuz. Tirmizide bu hadis-i şerif geçiyor diyorsunuz. Şunu diyor adam. O Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o peygamberdi diyor. Diğeri diyeceğiz ki Allah dostu. Aynı adam şunu da söylüyor. Mesela o, Ayetini duyunca kendisini Allah dostu yurduna koyuyor. Ya kafana takma diyor. Bize korku da yok, üzün de yok. Yani kendisinin Allah dostu olduğuna bir vehmi var. Evet. Ayrıca bir Allah dostu diye bir şeyin varlığını kabul etmiyor. Bu ona ne diyor? Yani dinler? ricalullah, Allah ricali işte evliyaullah tabiri var ama Allah veliylezine amenü da Allah bütün inananların velisidir. Burada umumi velayet var. Yani o zaman hı. Müslüman var ki içki içiyor, kumar oluyor, zina ediyor, namaz kılmıyor. Kesin fasık. E şimdi kesin fasık olan bir müminle, sabah kadar abid olan bir mümin o zaman ne oluyor? Hı hı. Mevla Teala da buyuruyor ki, اَمْنَةَ اَلَّذِنَ اٰمَنُوا اَمْنُوا صَالِحَاتِ اَمْنَةَ اَمَلُوا صَالِحَاتِ iman edip amel salih isteyenleri yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacağız? Ayet. Emleci Caül muttakı yine kel fıcar buyurmuyor ki efendi müminle kafiri bir Onu da buyuruyor o başka müminle kafir. Efemen kâne mümin en kâmen kâne fâsık. Secde suresi. Müminle fâsık bir olmaz diyor. Oradaki fâsıktan müminin karşılığına koyduğu için kafiri kastediyor. Peki adam işte ben fâsık değilim. Ama Yer diyor fıska ki e, tamam, tamam mültekileri facirlerle bir mi tutacağız diyor. Peki o o zaman meratibte e, derece farkı var. İman ameli salih nispetinde, yakını nispetinde. Çünkü o zaman da ne buyuruyor? Mesela sallallahu aleyhi ve sellem e, Ebu Bekir'in önünde birisi yürürken dünya ve ahirette senden üstün olan birinin önünde nasıl yürürsün diyor. E niye bu Bekri Sıddık orada önüne bile geçitmeme? Kendisinin bile e, sahabede arkamı meleklere bırakın önümde yürüyün derdi. Ama Ebubekr Sıddık'ın önünde yürüyene tahammül edemedi. Çünkü orada bizzat Peygamber'in mertebe farkı bariz. Ama Ebubekr Sıddık peygamber olmadığından sahabe arasında normale alınır. Normal bir Müslüman seviyesine konmasın diye benim önümde yürüseler fark etmez diyor. bu Bekir'in önünde dünya ahiret senden hayırlı olanın önünde nasıl yürüyorsun? O zaman bütün hadislere ayetlere baktığımızda hayırlılık, eftaliyet, fazilet, e, e, mertebe farkı koyulmuştur. E zaman... Niye imamette o zaman imamlıkta mertebeler var? Şöyle mi diyeceğiz? Bir umumi um, um, um, velayet var diyeceğiz. Bir has velayati hasa. Velayeti hasa de velayeti Hassa var. var. Peki birisinin velayeti hasseye sahip olduğunu nasıl anlarız? Bunun bir delili var mı? Velayeti hasseye sahip olmasında tarifi ellezina amen yu kan başta iman ama imanı kâmil, imanı kı kısımlandırıyoruz. Ne demek imanı? İmanı kâ. niye kısımlandırıyoruz o gelince? Neye göre? Hangi delile göre evet. kısımlandırıyoruz? Len evet. yubina hadukum. Hattâ rubbe leghi mahrubu nefsî. Diyor ki kişi kendisi için istediği bir şeyi mümin kardeşi istemeden iman etmiş olamaz diyor. Eğer bu hadisi kamil manada iman etmiş diye tefsir etmezsek dünyada Müslüman kalmadı. Eyvah. Çünkü ben önce Can sonra Canan diyorum. Halbuki önce Müslüman kardeşim sonra kendim demem lazım. Sahabe-i Kiram öyleydi. E biz öyle değilsek len yu ediyor. Hadis sahih ve ifade ebediyen ve asla iman etmiş olamaz diyor. Ne olduk şimdi? Hiçbiriniz mümin olamadınız diyor. O zaman kamil manada mümin olamadı demek zorunda kalıyoruz ki öbür millete kavur demeyelim bütün insanlara. Evet. Yine en meşhur hadis. habbeli min nefsi ve ve velidi ve Ben sizin birinize, malından, evladından, anasından, babasından, bütün insanlardan geliyor. Canından da daha sevgili olmadıkça iman etmiş olamaz. Bugün biliyoruz ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisini canımızdan ileri geçiremedik. Yani bugün biz bir sünneti bile yani ümmetim entemezsek gibi sünnet ümmetim benim sünnetime yapışandır diyor. Tıfliken oldu ileriydi ümmeti sen kocaldın terk edersin sünneti yani o senin için her şeyini feda etmiş sen sünneti bırak farzı yapmıyorsun sabah namazına uykunu feda edip kalkmıyorsun vesaire. E canından çok sevmedikçe diyor. Şimdi burada Lafa gelince herkes canımdan çok severim diyecek tabi. Müslüm, zahiren Müslüman olmanın şartı bu. Allah'a peygamber canımdan çok seviyorum. Ama öyle olmuyor işte. İspata geldiğinde sevmediğin gözüküyor. O zaman sana Müslüman değil mi diyeceğiz? İmanın kamil değil dememiz gerekiyor. Bunun yine en büyük delili Hazreti Ömer ne diyor? Ya Resulallah diyor sen diyor bana canım haricinde... Hazreti Ömer de yalakalık, dal kavukluk ve yalancılık, sahtekalık olmadığı için mertçe konuşuyor. Canım hariç her şeyden sevgili oldun, canım müstesnadır. Yani bu nasıl bir doğruluk be? Ne dürüst bir insan ya. E canımdan ileri geçiremedim. Şimdi olmayan mi konuşayım diyor. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, la ya Ömer hatta kune min, min nefs, ileyke min nefsike. Olmadı ya Ömer. ''Ben canından ileri geçmem lazım.'' diyor. O zaman ürperiyor tutuyor. ''Ya ben Ömer yani en büyük sahabeden Ben Ben nasıl böyle oldum?'' diyor. Tüyürperiyor diyor ki ''Ya Resulallah şu anda canımdan da sevgilisin. Hem de Allah'a yemin ederim.'' diyor. Resulullah da bir ''El an ya Ömer şimdi senin imanın kemal buldu.'' Hz. Ömer bile bir mertebede o kemale erişiyorsa Hı. önüne gelen Müslümanların imanını nasıl aynı kefeye koyacağız? O zaman evliya hususi olmak için amenude kemal, kamil iman arayacağız. Peki o amenudaki kamil imana sahip olduğunu nasıl anlarız? Evliya nasıl tanınır? Nasıl bilinir? Şimdi vekanü yettekun haramlardan sakınmak ikinci şart. Ayette iki tarif geçiyor. İman onda kemale masroftur. Mutlak zikrediliyor. Kamil iman takvada da orada haramlarda şimdi haramlardan sakınmak için faiz, içki, kumar, zina, yedi büyük günah falan falan. Bunlarla o o vasıf umi Müslüman'da. Burada özel mutlakilik alıyor. Bu nedir? Şüphelerden de kaçıyor. Mekruhtan da kaçıyor. Tenzihi mekruhtan da kaçıyor. Tenzihi mekruh. Çünkü mekruh Allah'ın sevmediği bir şey demek. Allah benim sevgilim canımdan ileri o sevmiyor ben nasıl bunu yapıyorum? Tenzihi mekruhtan da kaçıyor. Yani şimdi sen tenzihi mekruha falan indirdiğin zaman hayatımızda şu an başımıza gelenlerin çok var böyle mekruhlarımız. Yani. E o zaman diyor La e, yebluğul ableyin kune minel muttaqin. Kul hakiki takvaya erişenlerden olma makamına ulaşamaz. Hatta eda mala ve sebihadırı abi bes sakıncalı şeylerden tam kaçabilmek için sakıncalı ihtimali, şüpheli olanı da bırakmadıkça o zaman ne oldu? Mekruhu da bıraktık. Şüpheliler de girdi. Hı hı. Şüpheliler o kadar çok ki hal böyle olunca şeriatı yaşamakta haramlardan sakınmakta ne kadar kılı kırk yarıyorsa o kadar velayette ileridir. Eyvallah. Peki bunu şunun için sordum hocam. Çok mesela, çok önemli. Mesela eskilerden söylüyoruz Şan Akşemen Kuzesur'u, Abdülkadir Gelene Hazretleri, Hazreti Mevlana vesaire. Mesela şunu düşünüyor şu an seyreden birisi. Diyor ki peki bu zatların hepsi peki kabul ettik. Bir velilik vardır. Allah dostları vardır. Ama bu Allah dostları geçmişte yaşamışlar vefat etmişler. Acaba bugün de Allah dostları var mı? Var ben onların Allah dostu olduğunu nereden nasıl bilirim? Evet. Ya bunu aramak da bir ibadet. Araması da ibadet. Şimdi eskiden mürşit bulmak için Fizan'a gidiyorlardı. Hı -hı. Yani e, Beyazıt Bestami işte Sultanul Arif'in Ariflerin sultanı. Ben kabrini ziyarete Bestam'a gittim. E, şimdi o zat bütün müridi dolmuş bir yerde bir veli duyuyor. Allah dostlarındandır diyor. Allah arzı için gideyim diyor. Halbuki soruyorlar. Efendi Hazretleri başka bir dönem yediler var mıdır? Vardır evladım. Yediler e, kimlerdir diyorlar. Ene küllü sabah yedini yedisi de benim evladım diyorum. Ariflerin sultanı bu zat. Ama bir kendinden mertebesi daha düşük olsa bile Allah için ziyaret hadislerde var ya bütün bunların hayatı sünnet. Allah içinullah'ın ziyaret. Gidiyor. Ne kadar yollar gidiyorlar biliyor musun? Bazen aylarca gidiyorlar. Geliyor. Diyorlar ki, Efendim Hazır, Ozat camiden çıkıyor şu anda müritleriyle. Diyor. O da onu görüyor. Biraz daha yaklaşırken, tam o anda o tabi caminin şekline göre, Ozat, kıbleyi biliyor mübarek, beyaz beyaz anlıyor. Kıbleye doğru dönüp tükürüyor. Nedir belli değil mesele. Fakat bu Yezid Elbastam Hazretleri hemen diyor ki adımlarımıza zahitmiştik evladım işte müritlerine geri dönün. Ya Efendi Hazreti bu kadar yoldan geldik. Biz selam verin görüşelim. Görüşmek ayrı bir şey diyor. Görüşebiliriz. Amma diyor e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dişeratının bir edebi ki kıbleye doğru tükürmemek. Bu edebin sırrını koruyamayan biz ata Allah sır vermez diyor. Manevi bir sır yüklemez diyor. Yani mümin olabilir, müttakoy olabilir, alim veli olabilir. Ama yani bizim aradığımız bir vasıf sahibi değildir diyor. Şimdi bu iş bu kadar titiz. Şimdi o zaman gitmek lazım. Mürşit aramak lazım, bulmak Peki bugün lazım. Bugün var mı böyle zaten? Bugün var, ya. elan var mı ya? Bugün var mı şeriflen deli getiriyoruz. Fi külli karnin min ümmeti sabi'ün benim ümmetimin her asrında sabikler vardı. Sabik. Şimdi siz dediniz ki demin oradan bir ayet, ayet okunca rahatladım. Ya sabul Yemin'den bahsediyor acaba. Defterini sağdan alanlar. Ama defterini sağdan alanlar için ne diyor? Sünnetü münel ve sünnetü münel ahirin önceki ümmetlerde de bol bulunur. Sonraki bizim ümmette de bol bulunur diyor. Ama başında ne diyor? Ve sabikun es-sabiqun ilel mukarrabun mukarrepler diyor meleklerden bahsetmiyor mukarrep meleği anladık ama Allah'a çok yaklaştırılan hayırda en ileri gidenler cennete de en önce gidecekler. Onlar ki mukarrepler diyor. O zaman bu amenu'dan yetekun'dan ileri gitti. Amenu vasfını açtık. Yetekunu açtık. Başka bir şeyler var burada. Bu ayetleri anladığımız zaman Allah'a çok yakın edilmiş oluyor. Çünkü orada farkı da anlatıyor. Sünnetü'l-evvelin eski ümmetlerde bol bulunur. Neden bol bulunur? 224 bin peygamber ve sahabesinden dolayı. Ve kalilüm minel Son ümmette az bulunur diyor. Eğer ki sağ halinden alan direkt cennete gidecek, direkt cennete gidenlerin hepsi eşit seviyede veli olsaydı niye orada bol bulunur defteri sağdan alan bu ümmette buyuruyorken ayet okuyorum. Burada sabikleri bu son ümmette az bulunur. Niye? Resulullah sahabesi ve ondan sonra her asırda az kişiler. Tabi bu 700'e kadar en az bulunuyor. Her asırda evet. 700'e kadar. Hadis gördüm. 500 sahihte gördüm. Şimdi buyuruyor ki, ümmetimin her asrında sabikler var. Sabik demek de, ki, -sâbikûn. ayete atıf yapıyor. Hadis, ve umul u. onlar büdela. Büdela dediği ebtal. Ebtal dediği 40 kırk kişi. 40'lar. O 40 kişi olduğunu nereden biliyoruz? Hadis-i şerif e, Ahmed Hanbel'in müstedinde geçiyor. O 40 kişi ifadesi var mı? Azim. Tabii ve <gülüyor> Bir Şam. Şam'da olduğu da kesin. Şam, Ürdün, Filistin dahil. Şam eyaleti. Canel. Vilayeti değil. Evet. Ama bir hadiste tekünü Dimeş diye de gördüm. Ama Dimeş'te bulunur dedi. Ama Dimeş'te de sonra o hadiste 22 diyor. Çünkü neden? Bölgenin tümünde de 40 diyor. <gülüyor> Şimdi e, Hazreti Ali Efendimize dediler ki Şam ehline lanet et. Çünkü savaşlar savaşlar hep Hazreti Muaviye tarafı Şam'e. Hazreti Ali ve de dedi ki: Ahmed bin Hanbel müsnedde rivayet ediyor ki en az derecesi hasendir hadisin. Sahif bile değil. La tesubbu ehle Ben Resulullah'tan işitmişken sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Şam ehline söverim? La tesubbu ehle Şam. Şam ehline lanet okumayın, beddua etmeyin. Fe inne fi hum onlar içinde ebdal var. Ve um 40 raculan. Onlar 40 kişidir. Hatta bazı hadislerde, rivayetlerde racül diyor. Ulama adam biri diyor ki, racul kaydını ile koymayalım çünkü bin racul'den değerli kadın var. Hmm. On üçün. Ebdel Erbaun 40 geçiyor. Şam'da olduğu civarı geçiyor. Bu, Hacı Sami dedi, Efendi Hazretleri Şam'a onun için gitti. Ee, Sami Efendi Hazretleri o zaman Şam'da kalma. Peki bu hep Şam toprağında mıdır? Şam toprağı deyince efendim Türkiye'deki yani, Antakya'ya kadar Suriye Şam'ı demiyorum. Suriye Şam'ı Antakya'da Şam. Tamam. Şam toprağı. Ellezi barekne havlehu Mescidi Eksaki etrafını mübarek kıldık ayet kelimesinde. kerimesinde. Geçen havlehu ile beraber. Mesela, Avrupa'da, Kuzey Afrika'da orada burada bu 40'lardan birisi olmaz sürekli bu şam toprağında. Şam toprağında. Ehyar diyor hayırlılar. Ehyar mesela bazı rivayetlerde 70 geçiyor, nüceba geçiyor, nukaba geçiyor, evtat geçiyor, usup geçiyor, asâib diye geçiyor. Usup bazı rivayetler Mısır'dakilere asâib deniyor. Çünkü bu işin esası 500'e gidiyor. Hmm. Ve 300'e gidiyor. O hadis-i şerif i isterseniz okuruz. Yani hadis-i şerif tam bir metnini okusak daha yanlarız. Çünkü 300 kişi şu peygamberin kalbi üzere, İbrahim A.S.'ın kalbi üzere. 70 şu peygamberin kalbi üzere. Kırk şu peygamberin kalbi üzere. Kendi kalbi üzere bulunan yok hiç. Efendim sallallahu aleyhi müstesna bir şey. Onun için efendim, peygamberlerin kalpleri üzere tevzi etmişler. O efendim e, burada e, mesela... Meşrepleri mi acaba? hani bu Kademi o peygamberin kademi üzere. Tabi onda merhamet ağırlıktaysa onu an merhamet tezahür ediyor. Musa aleyhisselam da celal ve heybet ağırlıktaysa. Onda da İbrahim aleyhisselam da işte hanifiyet yani ha hangi nebinin Meşrepleri. kademi üzereyse meşrebi onun üzere oluyor. Oluyor. Onun kalbi üzere oluyor. Yani o kalp aynı sanki ona takılmış. Şimdi e, bu hadise göre onlar her asırda sabikler var. وَمُلْ ve وَسُطِّقُونَ Onlar ebdel ve sıttıklardır. E, mesela Huzuratı selamla görüşen bir zat evliya Allah'tan yine bunlar tabii bu dediğim şeyler menakıb kitabında da değil. E bu Nuhain gibi Hilyetü'l Elviya evliya kitabı gibi muhaddis Ebunam İspahani'nin hadis tabakatında senediyle zikredenlerin şeylerini alıyorum ben senediyle. Hı. Ki İbni Abidin bu hususta Rizale yazmış. El haberü'd ebdal. Yani bu üçler, yediler, kırklar halk diliyle konuşursak bunların varlığına delalet eden rivayetler diyor. Bu o kadar mütevatirdir ki diyor. Hadisler o kadar farklı tariklerden sahabeden İbni Abbas İbni Mesud sayıyor sayıyor sayıyor Hüzeyfe bin Yeman o kadar sahabeden ve o kadar tabiinden gelmiştir ki yalan üzere ittifakları mümkün olamayan o kadar ravilerden gelmiştir ki o kadar kaynak eserlerde mezkurdur ki manevi tevatür derecesine vasıldır diyor yani. Lafsı bir lafız üzerinde tek bu lafızı hepsinden gelmemişse de mana aynı mana olmak üzere manem mütevatirdir, inkar eden tehlikeye giren sünnetten harici olur Gelmiş. diyor. Peki bir ara soru sorabilir miyim burada? Mesela şu da çok sorulan bir soru. Dünyada zulümler var, Müslümanlar eziliyor, sıkıntı çekiyor, bu kadar ebdallar var, 43'ler, evet. 7'ler ve bu zatların tasarrufları var. Evet. Niye bu tasarruflarıyla kafirleri ezmezler? Kafire karşı neden kullanmazlar? Mesela en son geçen Ramazan'da İsrail'in Filistin'e yaptığı zulüm esasında bu çok konuşuldu. Bu kadar evliya var da niye tasar veliler niye bu noktada tasarruf kullanmazlar? E, efendim, Hikmeti nedir bu işe? E, tamam da. Eee Mâmim Şefii'nin izni. Onun izni olmadan hiçbir şefaatçi yoktur diyor. Şimdi veliler tasarruf kullanmaz dediğimiz zaman daha geçen dersimizde yani muhabbetimizde ki Allah'cı Mansur'un şeyine döner. Evet. Niye acaba herkesi cehennemden kurtarmaya himmet etme diye döner. Resulullah sallallahu aleyhi ve ma teşahune illa inşallah der. Allah dilemeden biz dileyebiliyor muyuz ki? Şimdi e, o zaman e, şu var e, bur yine rivayetlerde geçiyor ki ki bu, e, bu Naim'in rivayetlerinde geçiyor. İbni Asakir'de geçiyor. Birçok kaynakta geçiyor İmam Hallal'ın. Yani bunlar muhaddis tabakası. Bunlar diyorlar ki ee, bak hadisi devam edince anlayacaksın febihim yuskaun ya yağmurları onların hürmetine yağdırılıyor vebihim yurzakun rızıkları onların hürmetine gönderiliyor hatta Allah Teala febihim yuhyi bihim yumit diyor bir hadis Allah onlarla diriltir onlarla öldürüyor ravisi de ibni mesut kaynakların hepsini verebilirim İbn Mes'ud diyorlar ki yani nasıl onlarla diriltir onlarla öldürür biz anlayamadık. İbn Mes'ud da diyor ki onlar dua ederler ya Rabb ümmetin neslini çoğalt Allah nesilleri çoğaltır diyor. Kısırlıkları geçirir diyor. Soyları çoğaltır diyor. E şimdi İbni Mesud olacağım buna da cevap vermek için. Hadisin şerhi lazım. Onlarla diriltir, onlarla öldürür. Ne demek? Dua mekanizması onlarla işliyor. Çünkü Allah Teala Hazretleri dua edin kabul edeyim. E ben de ediyorum, gelinki kabul görmüyor. O zaman bir özel dualar var, isyansız diller var, günahsız ağızlar var. Şimdi ve bi müdfe'ül bela anehli Bela yer halkından onların hürmetine defediliyor. Ve yine bir hadiste Yusufu bi'ül bela anehli şam. Şimdi esas mesele burası. Şam ehlinden bela onlarla kaldırılıyor diyor. Sahih devam Ahmet bel vesaire. Bela Şam ehlinden kaldırıyor. Şimdi geleceksin 4 senedir ki meselelere. E şimdi 4 sene ondan evvel Hafız Esed'in tabi olduğu hama olaylarına bakarsak bu 25-30 seneye de gider. Ve şimdi bu millet biraz anlayışlı olması lazım. 1400 senelik saadet ve mutluluğun yanında 4 sene Hiçbir şey değildir. Şam'daki bereketler ve fütuhat, Şam'daki bolluk bereketler 1400 senede devam eder. Mekke Medine karışmıştır, Şam karışmamıştır. Bakın çok dikkat edin. Abdülhamir Zümeyr devrilmiştir. Mekke'de mancınıklar kurulmuştur. Hacca-ı tabii çok pis bir iş yapmıştır. Ama Mekke karışmıştır. Medine'de harra vakaları yaşanmıştır. 10 bin tabiini öldürmüştür. Çocukları öldürmüştür. Bakın Şam karışmamıştır. Gerçi siz o kıyamet alametleri bahsinde bir sohbetinizde hatırlıyorum. Ben yine Şam toprağından hareketle bu karışıklığın da yavaş yavaş gidilen yere Gidil gitmesi için var olması gereken şeyler. Gereken şey bile bugün gördüğüm bir hadis-i şerif kıyamete yakın. Camiler en çok Şam'da çalışacak. Tekkeler yani tekkele dedim zikirli yerleri Şam'da bulunacak. Salihler Şam'da bulunacak. Mallar Şam'da bulunacak. Bütün bereketler Şam'a toplanacak. Bu, Şam toprağına Türkiye'den nereler giriyor hocam? E, Türkiye'den Urfa'ya kadar yani Harran'a kadar e, girdiği söylüyor. Ama Antakya mesela var çünkü neden? Bir hadis-i şerifte 40'tan bir tanesi eptalden biri Antakya'da mutlaka bulunduğunu söylüyor. Hmm. Antahan'da mutlaka bunu söylüyor hadis Beysan ilaati var yine Şam topuğunda. orada iki tane mutlaka bunu söylüyor Humus'ta mesela küsurat kadar veriyor bek. tabi Humus'ta küsurat veriyor işte 12 şurada 14 şurada 40'lar böyle bir de 3'ler 7'ler işte onlar e, hadis-i şerifte beyan ediyor mesela İbn Abbas radıyallahu anh buyuruyor ki min Nuh aleyhisselam'dan bugüne kadar ve kıyamete kadar yeryüzü min seb'atin 7'den boş kalmamıştır mutlaka bu 7 yağmurların e, onların hürmetine yağdığı, belaların kalktığı zatlar bulunmuştur. Ancak İbrahim Aleyhisselam zamanı müstesna, çünkü o tek başına bir ümmetti diyor. Zaten sayı hadiste diyor ya, benden başka iman eden bugün dünyada yok. Bir tek İbrahim Aleyhisselam'ın o döneminde oldu. Sonra tabi ve vs. sahabesi eklenince o da arttı. Fakat 7 kişi, Resulullah Sallallahu ve zamanında ebdalden insan var biliyor musunuz? Yani sahabenin içinde eptel mertebesi var. Mesela diyor ki yine bir hadis-i şerifinde dersem heysemi mecmu zevaitten taberane hadisidir heysemi de isnadı hasendir diyor yani muhattisler kategorisinden konuşmak zorunda kalıyorum millette itikat bozukluğu var kaynak veriyor zaten kimine kaynak buhari diyorsun buhari ne diyor pirenin anası diyorum ben de <gülüyor> senle konuşmam diyorum e şimdi adam heysemiyi bilmiyorsa mecmu zevaiti bilmiyorsa bunu toparlayalım mühim bir soru var sahabeden e, diyor ki sahabeden birine e, şimdi diyor içeri ee, yedi kişiden, ebdalden biri girecek diyor. Ebtalden biri girecek diyor. O da merak ediyor. Ebu Bekir mi gelecek, Ömer mi gelecek? Radıyallahu anh ve Cmai. Habeşli bir köle. görüyor Sırtında da şey var. Efendim, bir kova su. Camiyi süpüren bir hizmetçiymiş. Habeşliymiş. Efendim sallallahu geliyor. Merhaben bir yeser. Adı da yeser olacak. Şey, ey yeser merhaba sana diyor. Ee, yani Allah'ın seçtiği kullarındansın diyor. Yani böyle o zamanda bile bu şimdi şöyle bir şey. Lem yenalı ha bir kesreti suyan em Çok oruç tutarak olmadılar. Vela bir kesreti sadak çok sadakaydı. Vela bir kesreti sala çok namazla değil. Gel öbür adise. Maaf etmeyeyim ama bu Bekir'in bir kesreti suyan vela sadar. içinde Ebu Bekir sırttan fazla namaz kılanlar vardı. Fazla oruç tutanlar vardı. Ebu Bekir sizden çok namazla çok oruçla üstünlük lüks Velakin bir şeyin ve vakarafi kalbi kalbine yerleşen bir şeyle o sekinet, o mağaradaki tecelli, o fedakarlık o mahabbet, o taklit kabiliyeti o ittiba Hz. Ebu Bekir kadar ittibası olan yok yani 63-63 vefatı, hayatı mematı, her şeyi o taklit Resulullah s.a.s. bu diyor iki yarış atı gibiydik diyor Peki bu hocam. Şu... Aleyhi ve sellem. Yani burada. Bir toparlayalım da şu iki önemli soru var. Bunu şey. ha şimdi burada şunu onu cevaplamadık. Bela onlarla defolur. Ancak e, bu 500 kişiden bir bela geldiği zaman bir e, halk e, müracaat ettikleri zaman o zatı tanımazlar. Bunlar gizlidir. Çoğu bilinmez. E, tanımaları pek mümkün değil. Böyle alim veli gibi çok da meşhur olmazlar. Ee, olmak için de bir sırda var söyleyebilirim mesela her gün on kere bir dua var ee, bunu yapan evdelden olur evdelden olur ama bunu 80 kişi yaparsa bin kişi yaparsa nasıl 40 olacak bu ee, o da bunun hepsi kabul olur demek değildir. Kabul olunma ihtimali ama sana yolunu gösteriyor. Bulan arayan, bulmaz her arayan. Şimdi dua Şunu var, üç kere de o duayı on kere okuyorsun mesela, oluyorsun. Ama mesele ne? Senin vasıfların genelde tutacak. Yani kalbin temiz olacak. Kim ve nefret olmayacak. Lanet ve beddua yok. Elleriyle bir kişiye bir şey vurmamışlar. Fiske vurmazlar diyor. Bir beddua yapmazlar diyor. Neler neler o ama... Ebtal'den olacağım diye dua edeceğine, ebdallerin elinden tutacağım diye dua etsin de dizlerinin dibinde e, e, e, yapacak Allah. Zaten ebdali gö bulmak bile mesele şimdi şimdi burada şu var e, bu bela niye katmıyor bunu ben de dikkatinizi çekerim madem ben Hazretlerinden bir anımı anlatayım tabii ince iş Beykosa gidiyoruz yağmur duasına çıkıyoruz biliyorsun Tayip Bey Belediye Başkanı yeni oldu o eski parti Belediye kuraklık vardı ondan sonra efendim bomba atıyorlardı buluta. Hı hı. Meşhur hadis eden. gidip başka yere yağıyordu. Yağıyordu çünkü o memurdur, e, emri olan yere. Geldi, yağmur duaları yapılsın dendi. Fatih caminde toplandı, Burhanettin Rabbani'ler, şunlar bunlar bizim efendi vardı, gönenli efendi falan, bütün efendiler vardı. Oradan yağmur duası. Burada Beykoz'da da, e, Yuşa Hazretleri'nin e, yanında, Efendimiz Efendimiz Hazretleri, işte oruçta olalım arkadaş, çocuk gelsin, talebe gelsin, kimin duası makbul belli değil. Toplanıyoruz, Haç Salih Efendi var o zaman, Büyük veli. o da geliyor o haliyle, yaşlı. Ya şimdi dua yapılıyor, iniyoruz bir gün geçmiyor. Birkaç kere oldu Beykoz'daki camide yapıldı. Havada cam gibi yanarak girdik, çıktık, yağıyor. Artık dayanamadım. Dedim efendiler, ya duası müstecap insansız. Görüyoruz yani bunu, biz yaşıyoruz. Ya şu İslam'ın hakim olması için, şu Müslümanların anası alıyor, mazlum durum, kurtuluşu için. Yani bir dua yapsanız bunu hemen olur. Yani bana da öyle kolay geliyor. Ama itikadım öyle, iyi bir şey, itikat iyi bir şey. Bana dedi ki Ahmet, yağmurda dedi hayvanların da hakkı var, sabilerin de hakkı var, yani günahsız masumların da hakkı var. Bundan dolayı hemen tutuyor. Öbüründe, <gülüyor> nasıl olursanız öyle yönetilirsiniz buyuruluyor. Halk istemiyor İslam'ı, insanlar şeratı sünnet istemiyor. İnsanlar istemedikçe Allah zorla vermiyor. Zorla istese herkesi müslüman eder. Onun için bu insanların talebine bağlı bizim duamızla o yöndedir ama... ...yağmur duası gibi bu işin tutmamasına şaşılmaz dedi. İyice bir konu konuştu. Şimdi burada da şey geliyorum. Hadiste yani gördüğüm hadis derken hadisin şerinde... Hı hı. ...Evliya Allah'ın beyanı şöyle diyor. 500'ler dua yapar. Olmadı bu dua 70'lere intikal eder. Olmadı bu dua kırklara intikal eder. Olmadı yani imdat medet isteyen bir toplum var. Mayanmar yanıyor. Hı hı. Efendim, Doğu Türkistan'da bu kadar mübarek zat var ben inanıyorum ki Türkiye'deki bulunanlardan daha salih zatlar var Doğu Türkistan'da. Hı hı. muhafaza etmişler yani şeriatı sünnet hı hı. ama şimdi bu nedir bunlar te tevessül ediyor yani zamanın sahibinin hürmetine deniyor bazı çoğusu zamanın sahibini tanımaz mürşidi varsa mürşidine tevessül eder ama mürşidi olmayan çok genel var hı. mürşidi olmayanlar zamanın sahibi zaman hı hı. hakkı için işte hı hı. çünkü burada evtat var tamam. evtat da dörtlü bu dört de dört direk bu dört direk doğuda Batıda. Mesela 300'lerin küllüsü Morok'ta, Maghrib'te. Küllüsü o bölgede. Ama o bölgede ne kadar tekkeler ve veliler olduğunu dünyada kimse bilmiyor. Evet. Yani gördük. Şimdi bu e, şey tevessür adrese gidiyor yani. Posta gibi. 500'lerden doğa. Oradan geliyor. iniyor, iniyor. En son Kutbu Gavs'a geliyor. Şimdi Kutbu Lektab'dır denen var ama Kutupla Gavs aynıdır diyen de var. Gavs birdir, tektir. Gavs Mekke'dedir. Veya Yemen'de rivayet ama ekseri rivayet mutlaka Mekke'de olmaz kuvvetli. E şimdi benim de mürşidim İstanbul'da. E o zaman bu Gafs mıdır değil midir ihtilafına tereddütle girmeye lüzum yok. Çünkü senin mürşidin Gafs o Mekke'dedir aynı zamanda. Onun da kafanı iyi çalıştıracaksın. Sırları var. E şimdi o zaman e şimdi bunlar tasarruf etmiyor muydu değil. Ediyordu. Seyyid Ahmet Bedevi Fransız gavuruyla uğraşmakta. Frenk denen gavurların esirlerini kurtarmakta meşhur. Ahmet Bedevi lakabı nedir? Hattaf'tır. Hattaf nedir? Kapıp getirendir. Hangi şey Fransızlara esir düştüyse, hı hı. anaları gelirse Ahmet Bedevi'ye müracaat veya varsalar, çiğin şeyleriyle. Dünyanın hangi adasında olsa olsun elleri zincirlerle beraber tak anasının evinin önüne geliyordu. Yani bu tasarruflar görülmüş. Şimdi görülüyor. Evet. Ama şimdi. şimdi şunu diyelim. Burada geliyor Gavs'a. En son nokta. Hı hı. Artık Gavs Allah-u Teala yalvarıyor. Yalvarınca Mevla Teala Hazretleri buna levh-i mahfuzdaki durumu gösteriyor. Hı hı. Diyor ki bu Suriye'nin belasının sebebi şudur. Bu sebep ortadan kalkmamıştır. Kazai mübremdir. Kazai muallak mıdır? Kazai mübrem midir. Muallaksa askıdadır. Arka tarafı ancak Mevla bilir. Ön tarafını meleklerde görür, velilerde görür. Ne demek kazai mübrem, kazai mübrem? Çok kısa. Şimdi çok kısası şu. Bu kulum sadaka verirse, Hı. ana babasına iyi bakarsa ömrü yüz senedir. Tamam. Ana babasına hor bakarsa altmış yaşta ölecektir. Bu askıdır. Tamam. Bu bunun ne yapacağını ne yapmayacağını geride Mevla bildiği için orada 60 veya 100 kesindir. Allah indinde acaba olmaz. Hı hı. O Allah indindeki kesin kader mübrem olur. Evet. Ama dua belayı def eder. Az sadaka çok belayı def eder. Ömrü ancak iyilik uzatır gibi sahih hadisler. Neye yarar? Anlaşıldı. Demek Peki, ki burada mahfuzdan devam edelim. Le, e, o zaman bu, e, bu şatlarla ömür uzuyor. Bu ne demek? Askı var demek. Bu askıdaki şeyi görür. Gördükten sonra e, askı değil, askıyı gösterdikten sonra bu sebep ortadan kalkmamış, bu millet şu günahından tövbe etmemiş veya genelde şöyle bir bunlardan istiyorum yapmıyorlar gibi sebebi görür. Bir de Bunlardan çok şehit almak istiyorum gibi illa kötü olmaları gerekmez. Bunları ahireti bunlar yani için... Yani bir hikmete mebni dersek anlaşılır zannediyor. bunlar için dünyadan evla görüyorum gibi. Hı hı. Veya bunu ilerideki büyük fütühatların mukaddimesi yapmışım. Bunları kazandırıyorum arada gibi. Sayarım sabaha kadar hadislerle sayarım. Yo, tamam, çok gerek yok o zaman evet. bu hikmetlerden birine mebni olarak o zata gösterir. O zat gavs e, iptihal eder, yalvarır, yakarır. O yine vazifesidir. Duasını yapar ama... Ee, o noktada eğer ki kaza muallaktaysa Gavs'ın e, yücüsü, hürmeti ve hatırı vardır. O hatırla beraber o askıdaki nokta dua ile hadis-i şerifte zaten vardır o dua çevirir diye çevrilir bela. O iş düzelir. Peki. Düzelmiyorsa evet. da varsa dünyada var. Hı hı. Bu gaz bu Suriye'yi görmüyor mu? Bu Filistin Gazze'yi görmüyor mu açık hava O görüyor. Buna dua etmiyor mu? Ediyor. Ama burada Müslümanlardan istenen şeyler mi gerçekleşmiyor vesaire mi bilmiyorum. Mevla bu zaten neyi gösteriyor? Mübrem kazayı bildiriyor. Mübrem kaza nedir? İlmi ilahimde kesinleşmiş olan konu budur. Sen duana devam edebilirsin bu senin için ibadet ve zikir sayılır. Peki, o zat Cenab-ı Hakk'ın muradı ilahinin dışında bir şey ister mi Allah'tan? Muradından gayri bir şey istemez. O da o muradı ama, görürse edeben ama, dua ama, etmeye devam ediyor. Vazifesi mi? ibadettir. Dua ibadet olarak yapar. Ama... Naz etmez söz etmez. Yani kabul olunmadım tamam. demez. Çünkü o onu bilmektedir. Tamam. Ve lakin şimdi Abdülkadir Geylani diyor ki ben diyor kazayı mübremde de iş görürüm diyor. İmam Rabbani de diyor ki Gavs Hazretleri böyle buyurmuştur ama mübremin de iki kısmı var. Mübrem'in de muallak kısmı var. Şimdi İmam-ı Rabbani ne diyor ki? Ya hiç yani oraya gitmeyelim. Abdülkadir yani, mübrem. yine ilim ehline özür dilerim, yok yok. böyle bizim ihtiyacımız olan şeyi konuşalım evet. ne olur? Yani şunu bu diyorum. Bu ilim ehline böyle olacak şey ben şunu sorayım şuradan yani devam edelim. Yani Mevla'nın indiğinde kesinse. Hocam bu mesele anlaşıldı evet. aslında. Bu mesele buna, anlaşıldı. Buna Daha şey, önemli sorularımız Ayetten delil getirelim. Bir Çünkü yok. o askıda kalmasın. De, delil ihtiyacımız yok. Allah dilediğini siler. Hı. kaderlerden. Çünkü Hı. bu itikadi bir konudur. Tamam, tamam. Allah'a dokunuyoruz. Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Hükümlerden. Ve şimdi ümmül kitap Kitabın anası Allah'ın katındadır, o değişmez diyor. O kadar, anlaşıldı. Peki şimdi soru şu, seyircimize soruyor. Kişiden niye tövbe isteyelim? Haşa Allah bizi duymuyor mu diye Muhammed Kanat bir soru sormuş. Buradan kastı da, hani Mürşid-i elinden tutup tövbe ediliyor. Değişik tariklerde, lafızlar başka olabiliyor. Söylüyor. Ama böyle bir usul var, elden tutup intisap ediliyor ve orada da bir tövbe var. Ben kendi başıma tövbe etsem olmaz mı? Niye olur. bir Allah dostunun elinden tövbe? İkisinin arasındaki fark ne? Tövbe etsen de olur Zikretsen de olur buna şart. Fark şu. Allah. Seninle sözleşenler Allah'la sözleşmiştir ayetinde. Yedullah fevka edeyim. Allah'ın yedi kudreti onların elinin üstündedir. Bu bir ahitleşme ve sözleşmedir. Ondan sonra da bu Efendimiz'e mahsus olmadığından dolayı Hazreti Sıddık da biat almış. Hazreti Ömer de biat almış. E şimdi diğer sahabe de biat aldığına göre peygambere mahsus bir şey değil. Ha, yani e bu tevbe etmek şey aynı zamanda beyat almak mıdır? Ve bu biattır. Tevbe almak yok. Tevbe Allah'a edilir. Tevbe ettiğine mürşit şahit edilir. Hı -hı. Onun manası bu esas. Mürşidi şahit edersin. Neden? Şahitlerinizi artırın diyor. Günahına dolu şahit ettin. Tevbene de şahit et. Yeryüzü de şahit olacak diyor Kura. Ve şahidin ve meşhud diyor. mürşit en büyük salih bizzat ve Allah dostu olarak yerde yani ahirette sana da şefaatini umduğun bizzat olarak tevbele şahit ediliyor. Tevbe almak demenin bir manası şahitlik, bir manası sözleşme, bir manası da tevbeyi öğrenme. Hangi lafızla tevbe edeyim demek. O da sana tevbenin şartını öğretiyor. Bir daha yapmama azm edeceksin. Kul hakları varsa, mesela tarikat vermeden evvel kaza namazlarını öde. Kul cool, borcum var mı evladım? Var. Borçlarını öde. Bizim yani Alaeddin Efendi'den gelen usulde. Şimdi garip zamandır diye Bu şartlar çok koşulmuyor bizde de. Çünkü şart koştuğu zaman adam zaten gidiyor. O sonra hiç gelmiyor. Bir kere Allah diyecek, onu da demeyecek ki. garip zamandır diyor. Yoksa katmaajacak ana da herkes sokulmuyordu. Eskiden benim küçüklüğümde mektubat her mektubu herkes dinleyemez deniyordu kapıda adamdır. Dersin hangi derstesin, hangi makamdasın. Şu mektup şimdi gönlüne gelen mektubat televizyona çıkıyor. Ama işte her mektup televizyonda okunur mu? C camide bile okunmaz. Hı -hı. Onun için bu işte mahfiyet vardır. Gizlilik esası vardır. Çünkü, e, Hel fikum diyor. zikri talim ederken. içinizde garip var mı? Yani ehli kitabı kast ediyor. Yani ehli olmayandan gizleyin. Yoktur deyince, kaldırın ellerinizi irfa diyor edyeküm diyor. Tarikatın bütün delilleri, ben Tasavvuf Risalesi isimli kitabımda, madde madde yazdım. Usulü aşere, on makam bu makamın hepsinin ayetten delili hadisten delili tasavvufun zikir üzgürullah zikran kesira çok zikredin sen demin dedin işte tasavvufun delili tevbe almak biat eden Allah'la biatmış olur yani bir alimle bir veliyle bir sözleştir ondan sonra hangi ate baksan sen bana şunu söyle diyorum ben de ona sen bana senin yaptığın şu şerata uygun değil de bana ben sana izah edeyim. Şimdi sen bana biat diyorsun, delilini okuyorum. Zikir diyorsun, delilini okuyorum. Ondan sonra rabıta diyorsun, delilini okuyorum. Salih bir insanı düşün. E, zikrül ül enbiya ibadet, peygamberleri anmak ibadet. Ennazul ilaveci Ali'nin ibadet. Ali'nin suratına yüzüne bakmak ibadet. O anlaşıldı ibadet. hocam. Şuradan, e şimdi... şuradan devam edelim mi? Hani burada aslında anlaşılmayan nokta şu. İnsanlar mürşide tövbe etmiyor. Mürşitle birlikte Allah'a tövbe, Allah tövbe ediyor. Yine canım. tövbe Allah'a. Tüvbe ile cemiyen. Hep isteyüb edin ey gönül müminün. peygamber bile istiğfar ediyordu sahabeyle birlikte. Sen burada tevbeden istiğfardan kimse müstahni kalamaz. Ayet-i celil neydi hocam? Onlar nefislerine zulmettiğinde <gülüyor> sana gelselerdi. Ve enhammi zalemun fushum onlar nefislerine zulmettikleri bakın ca'uke sana gelseler <gülüyor> festağfirullah Allah tarafından isteseler ve <gülüyor> stağfarul o resul de onlar için bağışlanma istese levecedullah tevvabur rahim. Elbette Allah tevveleri çok kabul edici ve aciyici bulacaklar. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi gitsen bizine gittiğimizde kabri şerifin yanında istiğfar istiyoruz. Ya Resulallah benim için istiğfar et diyoruz şu anda biz ziyarette. Çünkü şu anda kabrinden istiğfar ettiğine dair hadis var. Sabah akşam amelleriniz bana gösteriliyor. Hı hı. İyiliklerinizi aham ediyorum. Kötü amelleriniz bana arz edin. İstiğfar edin. İstiğfar ediyorum. Ama bunu Resulallah'ın bir vekilinden, bir kalifesinden... Hazreti Sıddık'tır ve diğer o öyle silsile yoluyla geliyor. Bu silsile yoluyla gelen. Tuğba Ali ben beni görene müjde olsun. Beni ben rani, Göreni görene göreni görene göreni. bu hadis taberanidir. Müjde olsun denirken bir silsile olduğu beyan ediliyor. Heh, onu sorayım mı? Şimdi evet. silsile Hazreti Ali'den ve Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh, geldiği rivayet edildi. Evet. Bu nasıl? Nakşi yolu Hazreti Ebu Bekir'den gelir. Kadiri Meşrep Hazreti Ali'den ben gelir gel gibi. Yani tarikatların ekserisi. Bu nasıl hocam? Hani mesela Sevr Mağarası'nda o... Nispet oradadır, süt nispet oradadır. Hazreti Ebubekir'in e, nakşiden gayri hep Hazret Hal'den gelir. Hmm. Şimdi burada iki hadis şerif buna dela, ed, delalet ediyor. Süt döneni kulla kavkatin, gayrı kavkati Ebubekir'in Bukhari'dir ve Medine'de Ravza'da şu anda kapın üstünde yazıyor. Osmanlı yazmış, bunlar da kazımamış çünkü hadis sahih diye. Ne demek? E, Mescide sahabenin evlerinin kapıları açılıyordu. Herkes evinden çıkıp işte o zaman hasır gibi bir şey var hasırı açıp camiye giriyordu. Yani bir kısım sahabenin civarda. Hı. Ne buyurdu? Vefatına yakın. Ebu Bekir'in kapısının dışındaki bütün kapıları mescide kapatın. Burada bir rivayette yine sahihte Ali'nin kapısının dışındaki bütün kapıları kapatın. Ama Ebu Bekir müstesna. Ebu Bekir denirken de Ali müstesna oluyor. Hı. Bundan dolayıdır ki manevi nispetlerin irtibatın devamında... Bugün Hazreti Ömer'in tarikatı diye bir şey anılmaz ve Hz. Ömer'den bir nispet gelmez. Ondan gelmiş hadi ali adalet gelmiş. Gelmiş geleceğe kadar. Hz. Osman'dan bütün faziletler gelmiş. Ama özel nispet yani bir soy soyu yaşayacağının bilinmesi gibi sen şimdi diyebilir misin şu anda yaşayanlardan şunun soyu kıyamete kadar devam edebilir diye kim için diyebilirsin? Ancak Allah bildirirse diyebilirsin. Eğer Allah da Resulü bildirdiğine göre vahiyen hadislerde de bu gibi hadisler gaybi haber orada o nesebin yani o şecerenin devam edeceğini bildiğinden Mesela Hazreti Ebu Bekir'den Selman Farsi'ye geçiyor. Yani orada Hazreti Ebu Bekir'den Hazreti Ömer'e geçmiyor. Halifelik, siyaset yani idare, hükümet yönetimi, insan idaresi başka, tarikat ve manevi nispet başka. Oradan çünkü Selman minna helal bey diyor. Selman bizden elbet, o Selman'a geçiyor. Oradan ya, orada Cafer-i Sadık var, 12 imamdan bir imam orada devreye giriyor. Orada beyaz plesamlar, o öyle geliyor on şekilde. Soru şu, tarikatla cemaat arasında nasıl bir fark var? Mesela siz şimdi, siz demeyeyim de herhangi birisi bizim kameraman arkadaşlardan birisi, etrafına on kişiyi toplasa ve kendi adına bir cemaat kursa, kursa ben bu de... cemaat yapısıyla tarikat müessesesinin arasındaki fark nedir? Ya fark çünkü yok Cüpper hocanın müritleri bilmem neler. Ben şef değilim ki müridim olsun. Ben daha mürit olmayı beceremedim. Allah becettirsin. Şimdi cemaat ben benim cemaatim olur. Cüpper hocanın cemaati makbul bir sözdür yani Hı -hı. vakide var dinleyicilerim var, gelinim giderim var dersime, ama benim müritim olmaz neden? ben tarikat kurmadım ki şeyh de değilim, şimdi o zaman cemaatle tarikatın farkı şudur tarikat, Hazreti Sıddık ve Hazreti Ali gibi, mutlaka bir silsile yoluyla, da İmam-ı Gazze veletini getirmiştim onun da şehri var Eyühe'l-Ek diye şimdi Eyühe'l-Velet'te diyor ki, Mürşid-i Kamil'in vasıfları nelerdir? onları sayıyor İmam-ı Mürşid'in lüzumu nedir? Mutlaka mürşit lazımdır. Deyse şeytanın yolları çoktur ve açıktır. Allah'ın yolu hafidir ve mahfidir. Nefsin yolları da zahirdir. Dolayısıyla şeytanın seni çekmemesinin ihtimal yoktur. Hani şeyh olmayan şeyhi şeytan sözü beyaz mestamiden ben kul olmakla beraber. O söz de çok konuşulur mesela. Ne demektir? Niye şeyh olmayanın şeyhi şeytan olsun? Nasıl anlamak lazım? Şeyhi olmayanın demek kendisi başına kalıp Allah'a kendi başıma ulaşacağım demektir. i̇bn Sina gibi felsefe ile filozoflukla mesela i̇bn Sina Resulullah sallallahu aleyhi ve devreden çıkararak Allah'a kavuşmak istediğinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde zuhur ediyor. Ne diyor? Pabucumun şeyini ağzını yırttım. Yani Felsefe ve mantık bu yolda çözsseydi meselen altını meselerdik mesale. Bu iş akılla bulunacak şey değildir. Dinimiz naklet tabidir. Dolayısıyla burada bir insan şeyhi olmayanı şeyhi şeydendir demek şudur. İlle direkt şeyhi yok ama şeyhi olan birinin vazına gidiyor. Onlar hep dolayısıyla kurtuluyor. Hı hı. Bu şu demektir. Akıl ve mantıkla naklet tabi olmadan, vahyet tabi olmadan, ayet hadis bakmadan cüret verdi hadi bu işi Kur'an seyitü taife. Efendileri e, taifenin efendisi ne diyor? Bizim ilmün azâ, bizim bu ilmimiz mukayyeden bir kitabı ve sünne, Kur'an ve sünnetle kayıt altına almıştır. Kur'an'ın ilmi bilmeyen, hadis yazmayan yani hadis yazmayan demek o zaman baskı yok ya. Onun için hadis bilmeyen bizim yolumuzu iddia demez. Şimdi o zaman ne oluyor? Cemaat demek ben hemen bir cemaat oluşturabiliyorum. Herkes bir cemaat oluşturabilir. Bu hak verirmişiz. Zaten tarikat kurabilir mi? Tarikat kuramaz. Çünkü tarikat mutlaka kendisinden evvel bir e, mürşitten el alması lazım. Onun ona ben seni tarikat talimine vekil ettim diye izin vermesi lazım. Yazı şart değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazı takım, vermemiştir... Onun da bir takım şartları var vesaire. Yok, icazet var. vermesi İzazeti lazım. Var, Hilafet, halifelik vermesi lazım. O zatında sahihiyet olması lazım. Yani elinin sağlam olması lazım. Elinin sağlam olması demek kendisine de bir kamil müşitten el almış olması lazım. Peki mesela şöyle bir şey Bu ne mu? gibi kablolarda kopukluk bir yerde olduğu zaman feyzin ve nispetin gelmemesi elektriğin kopması. Ben bir yerde rast gelmiştim. Böyle bir şey efendinin müritleriyle beraber bir yolculuk yapma zarureti oldu. Yolculuk esnasında başka bir yere uğradık Çorum'daydı İpek efendi. Hı. Allah rahmet eylesin. Rahmet olsun. Onun derdi hani o o müritlere sordu. Dedi ki siz nereden geliyorsunuz? Efendim işte biz falan canın müridleriyiz. Peki mürşidinizin mürşidi kimdir filan? Efendim mürşidimiz Üveys'idir dediler. Evet. Kaşını çattı, olmaz öyle şey dedi. Olur. Zahiren dedi bir birinden icazet e, almak lazım. Olur, dedi. üveysidir tarikyin ben diye beyan edem gel birbir efendi. Şimdi üveysilik var. Ama Üveysi'nin de zahirde bir mürşidi olması, olması Yani Nakşibendi Hazretleri'nin zahirdeki şeyhi Seyyid Emir Külal'dır. Ama esas maneviyattaki tarikatı ona kurduran Abdülhalik Uçduvanidir. Hı hı. O zaman üveysilik vardır ama mesela Ebu'l-Hasen'i Harakani Ebu Yezid el Bastami'den üveysidir. Görüşmemiştir. Ama zahirde bir mürşidi var. Ama yok. Ama şu var. Kabrinden almıştır. Ama Ebu Yezid el Bastami Harakandan geçerken buradan er kokusu geliyor. Bu bizim halifemiz olacak demiştir ama. Şimdi burada o dönemlerde sıdk ve sadakat vardı. Söze güvenililik vardı. Şimdi önüne gelen bir mezara oturur. Ondan sonra da ben buradan el aldım diye kalkar. Şahidin nedir? Şahidin yoktur. O, dolayısıyla öyle bir şey insanları bağlamaz. Sen eğer oradan halifelik icazet aldıysan da kendine sakla. Milleti Sahiyet olan kapılara yönlendir. Sağlam kapılara yönlendir. Zuhuratlar olabilir. Bakın ne diyor bu Süleyman Darani? Velilerin büyüklerindendir. Ziyaret etmek nasip olur Şam'da. Diyor ki ben diyor bir kırk gün ilham gelir. Öyle hüccetli delilli güneş gibi parla. Kırk gün aynı şey ısrar olsa da ben mutlaka ayet vadisleri incelemeden şerata mü, muvafık mı tespit etmeden kimseye beyan etmem diyor. Sen bir şey gördün diye bir veli oradan sana zuhur etti. Sen benim halifemsin dedi diye git bunu ilan et ilan etmezsen cehennemliksin demedi ki sen de ne kaşınıyorsun kardeşim halifen sen teberrüken icazet aldın manen demektir zikret o zatın kabrine git rabuta yap bunlar caizdir ama millete ben vekilim ben kefilim demek milletin mesuliyetini sırtına almak demektir hele kendine rabuta yaptırmak çok tehlikeli bir şey şöyle bir şey var mı hocam mesela Çünkü nefsinle zerre kadar olan bir insan rabuta yapsan ona sen de elakolusun. olursun Hah. cinlenirsin Bu... büyülenirsin şeytanlaşırsın Bu da... Bunu deyince iki şey birden sorayım. Bir evliya ile mürşidi kamil başka başka şey. Başka şeyler. Her mürşit velidir her veli mürşit değildir. Umum husus evet. başka anlaşılır. Peki bir diğeri son zamanlarda insanlarda çok görüyoruz. Mesela diyor ki ya işte şu esma zikrini şu kadar süre çekersen diye okudum ben bir kitapta çocuğun güzel olurmuş. Şu esma zikrini onun, şu kadar okursa hanımın güzel olurmuş. Onun için tarikat gerekmez, icazet gerekir. Mesela Erbani İdrisi'ye bu yapılabilir mi e mesela? Var bende o icazet. Bilmeyen birisi o kitabı alıp okuyarak yapsa zarar görür mü? Şimdi şöyle, özelse, Havastansa mesela ben İdris Aleyhisselam vahiy ettiği Sühre Suhraverd'in şeyinde izazetim var. Onu ben basmışım da icazeti hatla bu icazeti ben almadan bunu yapamadım senelerdir bildiğim bir şeydi. Yok hiç icazet filan yok, yok. icazette birini de aramıyor birinden komşusu söylemiş demiş ki işte yağ ve dut çekersen doğacak çocuğun şimdi erkek Şimdi o gibi şeyler esma Hüsna gibi e, terkiplerse caizdir. Yapabilir Çünkü Allah'ın zikrine girer. Özgürullah'a zikran kesine girer. Ancak... Adetli çekiyor hocam. Her gün yüzde fayda Adetli, defa, adetli de olsa defa. caizdir. Yani mesela o genel izin vermiş havas kitaplar. Yani umumi zatlar vermiş. Ama özel mesela Süryani isimlerdir. Süryani'den Muharraptır. Yani Arapçaya çevrilmiştir. Dolayısıyla havası vardır. Havas da ehlinden gelip intikal etmektedir. Onlar da yani icazet mevzu bahistir. Ama şimdi... 99 Esma-i Hüsna okudun. Veyahut efendim işte Ya ve düdüğü bin kere okudun. Bu gibi şeyler umumidir. Çünkü esma biha. Ayette nas var ki esma Hüsna ile Allah'a dua edin. Onun için diyorum ki esma Hüsna'dansa ayetteki genel müminlere emre girer. Onun sayılı olması düz zikir emrini bozmaz. Hı <Gülüyor> hı. Zikir emrini özelleştirmez. Çünkü emir geneldir. Müşritlerin verdiği zikir taliminde adet olduğu vakit ya adetle zikir olmaz falan diyenler var. Şimdi onun delilini Müslüm sahihinden okuyalım. Şimdi diyor ki adam, sen diyorsun ki çok zikredin Kur'an'da var. Efendim Kur'an'da var. Efendim takva Kur'an'da var. Vesile arayın Kur'an'da var. Züt var, vera var. Saydık saydık saydık half var, raca var, rıza var, yakın var demek. Bütün makamların ayetini hadisini ben yazmışım. Bunları bulduk. Kur'an'da. Ve yani un var, şu, şu var, su var, yağ var. Hı hı. Ama bunun bu terkiple helva pişirilme meselesine gelince. Sen diyorsun ki şu kadar zühtten, şu kadar veradan, şu kadar takvadan. Yani diyorsun ki beş bin kere bu. Efendim şu kadar rabıta dakikası, şu kadar murakabe saati. Murakabede de basamak koymuşsun, şu kadar bununla da iştigal en az şu kadar ay veya yıl, hı hı. bu kadar kesin kes bu tertip hakkı nereden çıkıyor Muhittin İbn Arabi ki hadis hafızıdır muaddistir ve müçtehittir hatta diyorlar ki Muhittin Arabi hangi mezheptendir dört mezhepten kendi müçtehittir dört mezhepten birine bağlı değildir çünkü hakikaten müçtehittir yani hı. bu kadar ilmi var Muhittin Abi ne diyor bakın hadise şimdi Men sünneten, eden, kim bir güzel sünnet çıkarırsa kendi Ecri kendine kıyamete kadar amel edenlerin sevaba eksiltilmeksizin bir misli de ona Çıkarış sebebiyet verdi. Sünneti ihya ederse onu Sünneti ihya değil mi? Değil. Başka Bakın şey. eh sünneti başka hadis. Sünnetimi canlandırırsa o baden ümit et diyor zaten öldürüldükten sonra. Hmm. Bu sen ne? Sen ne demek? Sünnet meşru etti. Bir şey. Ne ya. demek? En bir hadisi. Sünnet meşru etti şu demek. Nakşi tarıkında Günde beş bindir ekalli salike demiş. Beş bin oldu mu? Efendim sana bunu koyduk ki Şahin ben. Benim yoluma mı bir Kardeşim senin beş bin kere Allah demen, la la la demen şart değil. Farz da değil, vacip de değil. Sünnette de özel bir şey yok. Ama hadislerde, rivatlerde var. Bana bin kere salat edersi, elfe salat var. Mesela hadiste 100 kere kulüvallah var. Subhanallah 33, 33 var. Sayı hadislerde de sayı veriliyor. Yani sayı yok demesin. Mesela la la la la melkül akıllı milyon 200 kere okursa ebedi fakir olmaz. Bak 200 yani sayı illa o yüzde de kalmıyor. Bin çok hadis var, bin sayısı. Bin ihlas okuyan canlı cehennemden satın alır. Değleme hadisi. O zaman sayı İslam'da var. Ama hadiste olursa herkesi bağlar. Hı hı. Bütün imtiyazlar emir olacak. E, velilerden olursa ne dedik? Her veliye, her e, hepinize şirat ve minhad verdik. Ne diyor? İsmail hakkı, sahibi. Her nebiye şirat, her veliye tarikat verdik. Yani özel bir virt yolu verdik. Şimdi bu zat bu yolu tecrübe etmiş. Zikran kesirat çok zikir. E çok zikir. Namazı çok büyük bir şey çok emretmiyor. Zikri çok. Yüz e kere iki yüz kere kalpte yerleşmiyor. Adam bunu denemiş etmiş. Günde beş bin. Göz kapalı olursa, şu şart olursa, bu olursa, huzuru kalp olursa, gece olursa, teheccüd olursa. Yani öyle bir şartlar toplanıyor ki. Kur'an'ın kalbi, adamın kalbi, işte zikrin kalbi. Kalpler bir araya geliyor. Çalışıyor. motor Çalışma ihtimali güçleniyor. Güçlenince de arkadaş... Ben bunu kendimle denemiş bir adam olarak konuşuyorum. Şu anda gafil bir durumdayım ama eski işlerim, durumum yok. Ama bunu riayet edip günü gününe yaptığımız zaman uçuyorduk be arkadaş yani. Yani uçuyorduk derken öyle bir feyiz doluyorduk ki 500 rekat kılsak anlamıyorduk ya. Şimdi 4 rekatta zorlanıyoruz. Neden? Benzin ona göreydi. Zikir dışarıda rabıtayı kuvvetli yaparsan namazda ihsan makamını bulursun. Namazda Allah'ı görür gibi olma halini Allah'a neye benzeteceksin haşa. Namaz... 4 dakikada 4 kat kılan adam tak durduğu anda ihsanı nasıl tutturacak öncesinden motoru ısıtmazsan orada yolda kalırsın o halde burada mesele nedir İhsan makamı Allah'a görü gibi olmak için çalışılıyor zaten hadisteki en büyük tasavvuf iman nedir İslam nedir İhsan nedir iman 6 şart İslam 5 şart ihsana gelince Allah'a görüyorsun gibi ibadet zikre devam etmeyen hangi kişi Allah'a görüyormuş gibi ibadet yapacağım diyecek aşlama olmadan hamarmut düzgün meyve verir mi Efendim mayalanmadan süt yoğurt oluyor mu? Efendim demir kendi başına keskin kılıç oluyor mu? Mürşidsiz Mevlana Mevlana oluyor mu? Ne diyor? Hiç ahen hançeri tizi neşüt. Efendim. Hiç Mevlana mevla Mevlâ-i Rum tamiriydi şemsi tebrizi neşüt. Mevlana allame-i cihandı. Mühak kitapları yutmuştu Mevlana. Muaddisdi, müfessirdi, fakihti Mevlana. Ama Şemsi tebrizi bulmadan Rum diyarının Mevlana'sı olabildi mi diyor? Hangi demir kendi başına kancar olmuş? Yani. O halde mürşit lazım. Me mektubat'ın dediği gibi. La münezdikeunike Sen başında şaşısın evladım. La bud demiş Seni önce yola götüren mürşit lazım. Şimdi bir talim şeyhi var, bir terbiye şeyhi var. Talim şeyhi kitabını yazar. Ebu Talib-i Mekki, Kutül Kulübü yazmış. Sühre verdi, avarif-ül marifi yazmış. Bunları alırsın. İhya-ül-ümüddin. Tarikat-ı Muhammediye. Bunlar acayip nefsin kötü huylarını verir. Öyle bir şey ki yani anatomi gibi nefsin ve ruhun, kalbin, aklın bütün... Terbiye şeyhine ne Terbiye şeyhi işte sana ders verendir. Yani beş bin, şu dakika, şu saat, şimdi Kur'an az oku. Çünkü çocuksun börek mörek sana gelmez. Doğar doğmaz çabuk beslensin. Tık ağzına eti böreği bu ocağın çocuğu. Sen şimdi zikre çok devam et. Zikre İmam-ı Rabbani Mektubat'ta ne diyor? Mürşidin gölgesi bile başta olan için e, efendim kuvvetli zikirler yapmaktan evladır. Neden? Sen kuvvetli zikre giriyorsun ama Allah'la hiçbir irtibatın yok. Allah'la hiçbir irtibatın yok. Dolayısıyla Allah'ın dostu Allah'a diyorsun ki ya Rabbi bu seni çok zikretmekten sen de kendini kaybetmiş. Bu mirat olmuş ayna olmuş kecelleye mazar olmuş ha ben bunu nereden anlayacağım ya arkadaş zaten bu efendim afedersin karpuz kayın hıyar diyor ki bunu anlayacaksın sen burada e, demin sorduğun sorunun cevabı geldi. Kümüllediğine ida ru <gülüyor> zikrullah hadis-i şerif buyurmuş ki onlar o dostlardır ki görüldüklerinde Allah akla gelir. Yine hadişlerde menzekkerukun billah ru'yetu kimi görmeniz size Allah'ı hatırlatıyorsa ve kimin konuşması ilminizi artırıyorsa efendim kimin sohbeti sizi dünyadan soğutuyorsa Onlardan ayrılmayın. Onlar mürşidi kamiller. En güzel delil en büyük delil. Allah'a hatırlıyorsun. Ederim. Şimdi bir adamın yanına gidiyorsun. Sohbetinde bulunuyorsun. Çıktıktan sonra durumuna kalbine bakıyorsun. Sen de Allah'a karşı sevgi arttı mı? Dünyaya karşı soğukluk arttı mı? İbadete heves arttı mı? Al Allah sevgisi açık muhabbeti arttı mı? Efendim buna bakıyorsun. Bakıyorsun ki adam sohbetinden çıkıyorsun. Kalbin karman çorman olmuş. Dünyaya merahın artmış. Haberlere, havadislere ilgin alakan artmış. Darmadağın olmuşsun çıkmışsın gitmişsin. Demişsin. ne dedi bu ya demişsin anlayamamışsın bir şey yani zaten o mürşit de olsa demek senin istidadına meşrebine uygun değil İlla da o adamın aleyhine konuşman da gerekmez hı hı, da o sana şey. uygun olmayabilir senin nasibin başka kapıda olabilir başkası da onun sohbetinde dünyadan soğuyordur Allah'a rahib oluyordur o zaman onun ölçüsü kendindedir Anlaştık ne diyor istifti nefsek nefsine sor kalbine sor sana biz diyoruz ki Kur'an ortada, sünnet ortada Din ortada, şeriatın zahiri ortada Bu şartlarla beraber ama Kadınları el kürek gibi uzatmış Kadın erkek bir arada Olmaz Zikrediyor olur mu? Şeriat sana kadın erkek karışık oturmayı yasak etmiş Peygamberin hanımlarına bile Perde koyun aranıza buyurmuş ki onlar annelerimiz Olduğu halde sen kadın erkek Birbirini görerek zikredilir mi? Böyle bir zikir meclisinde sen Allah'a Allah'a yaklaşıyorum dediğin anda şeytana yaklaşıyorsun. Bazısı da Allah'a yaklaşıyorum zanneter. Allah'a yaklaşmayı da anlayamaz. Çünkü burada da bir şeriatı bilmesi lazım. Şimdi ne diyor? <gülüyor> ee, Evliyaullah'tan birine gelmiş. E, yine müridinden biri sormuş. Diyor ki yani işte Efendi Hazretleri, hangi nafileyi fazla yapsak falan acaba? Kendi kendine bunlar arttırmaya çalışıyorlar. Ha Abdülhah Ali Hazretleri şeyhimize. Diyor ki evladım. Bu işte şeriat fasl eder. Çünkü akla göre biz faziletli ameli tespit edemeyiz. Yani kendimize eziyet edeceğiz diye bir şey bize meşru edilmedi. Bir sıkıntı nefse verilecekse oruç yoluyla verilecek. Oruç tutma bir şeyde yeme denmiyor. Oruç tutma iftarda da az yemek yoluyla veriliyor. Yani meşru ibadet olması lazım. Sen şimdi ben nefsime eziyet vereyim diye kendini ayağından tavana as kafanı da aşağı ver. Ben nefsime çile çektiriyorum. Bu meşru bir şey değil. Olursun cuk yemez gibi, berahime gibi, Hinduz'un Budizm gibi olursun. Kendi kafana göre eziyet yapılmaz nefse. Şerat zaten hem nafile sünnetiyle nefsi de kıl azimetle amel bu hak. Nafile ve sünnetleri yaptığın zaman nefsin kafasına öyle tokmak vuruyorsun ki zaten anasını ağlatıyorsun. O zaman diyor evladım, ayet-hadislere bak. Kur'an ve sünnet ilmi al bilgileri gibi. Sen bu noktaya devam et. Tabii mürşidinim verdiği zikir hariç. Bunun dışında ilave bir şeyler yapacakken kendi kendine artış eksiltiş yapma şeriat fast eder evladım ilhamlara sıkıntı gelebilir çünkü Akıl sen oldu. korunmuş bir zat değilsin sana bir ilham gelir mesela ediyor detaya gitmeyelim yine bir başka soru sorayım çünkü twitter'dan da gelen çok sorular var yavaş yavaş da toparlayalım, toparlayalım e. bir diğer husus şu mesela bir yere inhisabı olmadan biz bütün zatları seviyoruz hepsini seviyoruz diyenler var halbuki şöyle de bir ifade biliyoruz Hani her yerde olan hiçbir yerde değildir. Bir yerde olan her yerdedir. Tabii her, fırını, her fırını beğeniyorum ama hiçbirinde ekmek almıyorum. Aç kalırsın. <gülüyor> e diyor ki sana El mukrin fi mahal, fi -mahal. Bir yerde duran her yerdedir. <gülüyor> ve muteraddit beyne el mahal mahalleler arasında dolanan leys asla. İmam Rabban. diyor. Hiçbir yerde değildir. Çünkü neden? Bir nispet ve manevi irtibat varsa oradan o feyiz gelmektedir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile sahabeden Hz. Alev'e özel zikir talim etmiştir. Yani onu ne yapmamıştır? Sahabeye genelde o zikri öğretmediği özel zikirler var. Gözünü kapattırmıştır. Ali gözünü kapattı. E şimdi bunlar hep hadiste vardır e Bunu niye genelde bütün millete gözünüzü kapatın bakalım dememiştir O zaman özel bir talim var O özel talimden de nispet var O bağlantıyla devam eden silsilelerden O elektrik ve o akıntı devam eder Ama sen e, Ben hepsini seviyorum sev. e, Hepsinin arasında da geziyorum ge gez. Ama bu şeriat sohbeti ise Her düzgün konuşan Eylül sünnet alimi dinlemene müsaade edilir Ama tarikat me meşrebi ise Bu meşrepte yani şimdi e, Ali Aydar Efendi Hazretleri o zaman bir paşa geliyor. Adını unuttum. İsmet Baba dergahında e, onun hat bir sene katılmaya çalışıyor. Halbuki Abdülhakim Arvasi'ye eyüp tekkesine bağlı. İsmet Baba da kaç yüz sene evvel vefat etmiş. Bizim şey, şey efendim, büyük şey efendim. Geliyor kabrinde Fatiha'sını okuyacak aşırı Tabii keşif eli Abdülhakim Efendi çok keşif vardı. Diyor ki şey, al kağıdı elin eline oğlum yaz. Ne diyor? Bir kıtmir. Yalını kangı, Osmanlıca kangı derler. Hangi demek? Bir kıtmir, yalını kangı kapıda. Yiyorsa o kapıyı hoşça beklemeli. Sen diyor git aşağı bunu oku. Hı <Gülüyor> Anlayan anlar. Geliyor. O paşa da orada devamlı çok seviyormuş Alader Efendi geliyormuş ama Orada hemen laf anlıyor hiç kimseyi şey etmeden Çekiliyor Yavaş. çünkü Hatm-ı Hacegan tarikat nispetidir Özel bir e, tarikat değildir Tarikatçıların sünnetidir ama orada bir nispet Ve feyiz inikası yansıması vardır Dolayısıyla şimdi orada hat ı Şerif yapılıyor kaşkari dergahında Arvasi dergahında sen orada yoksun ama senin bağlantın oraya, kablo oraya bağlı. Sen orada yoksun, orada dağıtılıyor, sen yoksun. Burada kablo yok, burada dağıtılıyor, sana gelmiyor. Dolayısıyla insan yerini bilmeli, yurdunu bilmeli. Ama şeriat ilmi ise ehl Sünnet alimlerden ders okuyabilir. Evet. Farklı. Hocam şu soruları bir sorayım. Enteresan sorular var çünkü bizim aklımıza gelmeyen soruları seyirci gönderiyor yani bazen. Yani ha o şunu bağlıyorlar ki şey, şey, evet. Resulullah Zazen bu, bu, bu sünneti hasene kim çıkarırsa e, hadisinden dolayı alimler. Diyorlar ki Resulullah Zazen ümmetine Sünnete hasene çıkartmayı meşru etmiştir. Sünnete hasene çıkartmakta nedir? Zaten la ilahe illallah efdal zikirdir ya hadis var. Bunu ben 5000 olarak bir tedavi metodu gibi günde 5000 tertip et. Sen buna mecbur değilsin. Ama bana biat edip sözleşiyor musun? Sözleşiyorsun. Tarikat dersi almak vacip değil. Aldıktan sonra yapmak vaciptir. Vacip ne demek? Adak hükmündedir. Yani ne demek? E ben şu kurbanı keseyim diyececeğine nasıl vacip oluyor? Alehaderen derdi ki evladım almadan evvel öyle değil ama söz verdin. Sözünde durursan iki rekat farz namaza döndü. Facip'le farz hükümde aynıdır. İtikatta aynı değildir hani inanmak bakımından ama. Tam da bunu soruyor hocam. Osman Öztürk ki kişi bir mürşide terbiye amaçla tabi oldu. Fakat mürşit kamil değil. Mesuliyet kimedir? Mürşit kamil değilse de nakıs ise de mürşidin mürşidi kamil ise mürşidin mürşidi kamil ise yine o şey silsileden ona feyiz gelir. Yani o kendisi mahrum olmaz yani nakıs demek mürşit demektir yine o soru eğer mürşit değildi olsaydı evet. o zaman burada o kişi mesul olur. Niye mesul olur? Kim mesul olur? Mürşit değilse. Mürşit, mürşit olmayı müdde'i olur. Evet. O müteşeyyih olur. Müteşeyyih şeyhlik taslayan şeyh bozuntusudur. Şeyh bozuntusu silsilesi yok demektir. Zaten silsileden biri sana icazet ve hilafet verdiyse silsilenin gerisinden imdad ederler. Dolayısıyla orada senin mütemmim cüzün olarak o noksanlıktan geriden tekmil yapılır ama sen kablolara bağlıysan ama sen mürşit değilken Mürşidim dediysen sen müfterisin. Yani iftiraya çıktın. E, Evliya Allah iftira ettin. Geçmişte sana bu işi veren yoksa. O zaman ne olur sana bağlananlar mahrum olur. Ama nedir? Hüs tuzanla bağlanmış adam zikretmiş. O zikrin sevabını alır. Ama peki, seyri sülükü tamamlayamaz. Peki müteşehir bile olsa intisap edene de vebali var mıdır bunun? İntisap edene eğer o kandırdıysa ben sil... Şimdi biz diyoruz ki silsile arayın. Yete, ne demek? Silsile arayın ne demek? Yani... Senin mürşidin kim? Sana icazet verdiğine dair şahitlerin kim? E, halifeliğin var mı? Ve senin mürşidin kim? Mürşidinin efendim, kitaplarda veya e, şahitler arasında şu zattı diye tanıyışı var mı? Yani diyor ki e, silsile diyor. i̇mam Gazali söylüyor bunu. Ben aşağı tabakadan şu anda sokak konuşmasını konuşmuyorum. Silsilesi mütetabih olacak diyor. S yani e, birbirine ekli olacak. Silsile zincir demek. Zincir halkaları var. Bu halkaların arasında kopuk olursa irtibat kopar. Halkalar birbirine ekli olması lazım. Ama o ekli olanda o bir tanesi nakıs da olsa mürşit bak nakıs mürşit diyorsun yine. Çünkü icazetliyse her icazetli mürşit kamil olmayabilir. Hmm. mürşit nakıssa da mürşittir. Niçin icazetliyse kimden? Kamilden. Nakıslığı A ne demek orada? Nakıslığı şu demektir. Seyri sülük makamlarını bitirmemiştir. Hmm. Fenada kalmıştır. fani olmuştur. baki olamamıştır. Kamil değildir. Kamil, kamil değildir. değilsen akıs mı diyoruz? Her zaman? kamil mükemmel değildir. Bir de ötesi var. Kendi nefsinde kamildir ama gayrını tekmil edemez. İkmal edemez. Ee, şimdi de benim arabada benzin var. Sana o benzini nakledemiyorsam ayrı bir şey. Şimdi bir de benim benzinci dükkanım, hortumum varsa herkesi tek ikmal ederim. E şimdi bende öyle bir kol yoksa Altta da bir hazne depo yoksa geriden gelen bir bağlantı irtibat yoksa ben o zaman taşıma suyla değirmen döndüren gibi sana biraz vereyim. Nakıs işte öyle biraz biraz bir feyiz ne olacak benden medet benim suyumdan iki de yudumda sen hiç hesabına döner. Ama ne yapamaz onu da kamil ileştiremez çünkü nakıstan kamil doğmaz. Hı hı. Öyle de bir kayda var. Şimdi kamil olacak mükemmel olacak bunun da alametleri. İşte alim olacak diyor. Eğer şeriatın zahirinin alimi olmasa diyor İmam-ı seni nereden sakındıracağını bilemez. Çünkü Beyazıt Bestamiye, Arşını kurdu Mevla Zuhrettin Nida geldi. İctihad seviyesinde bir ilim icap eder mi yoksa? Yok, ictihad seviyesinde olur mu? Mesela Bak... mürşidi kamil olup da müridinin sorduğu soruyu bu hususu filanca alim zata sorunuz dese o onun kamilliğine mükemmelliğine bir sıkıntı, sıkıntı vermez. Niçin vermez? Çünkü mühim olan onun müşkillerini, şeriatın zahiri ve batını hangi konuda olursa olsun sorunlarını çözüme kavuşturabilecek vasıfta olması lazımdır. Burada bizzat kendi vakti de olmayabilir. Hayır. Ben sana bunun fetvasını veririm ama vaktim yok. Onun için adam tayin ederim hocalar. Zahiri fıkırlarınızı bu hocalara sorun. El olduğuna itimat ediyorum derim. Derse bir mürşit, o zaman onu iyi çözmüş oluyor. Şurada burada müçtehit olmaz. Ümmi da var. Evet. Ümmi da var. Sen şimdi ümmisin anları, ümmi şunları, bunları e, şey yapmayalım. O zaman o önemli bir soru hocam. Sizi izlerken uzanarak izlesek caiz mi demiş? Ya bizi izlerken... Bir de böyle bir soru var. Geçen de var. O edep işi ayrı bir şey. Sen ne kadar tazım ve hürmet ve edeple e, seyredersen o kadar şeye nail olursun. Yatarak dinlersen, e, efendim ilme nail olursun. Zaten ilim duyduğun yollan tebliğ geliyor bunlar. Yatarak sonra. ilme de çok nail olursun. sanki. Yok yani mevzuyu anlarsın ama bereket ayrı bir şey. Yatarak, Bereketini yatarak duyarsın ama oturarak dinlersin. E dinlersin ama bereketine kavuşamaz. Yani. Bereket ayrı bir şey. Yani sen bu ilimden faydalanma demektir. Senin duyduğunu o edep ve hürmetle duyan e, e, efendim, 40 tane yayık yap çıkarır. Rab kaç kilo tereyağı çıkarır. Rablutada tahayyülde zorluk çekenlere ne tavsiye edersin? <gülüyor> tahayyülde zorluk çekenler tahayyülü yaklaştıracak şeylere vesile olması lazım. Mesela nedir? Hmm. E, Ozat'la görüştüğü oda. Hmm. Ozat'la görüştüğü oturduğu post. O ozatı kendi rastladığı yolda bir yerdeki yerler mahaller böyle yaklaştırıcı yani milletin canı çıkmış karıyı kızı düşüneyim derken en ince töferruatına kaşının kirpiğinin kenarına kadar şimdi adamlar harama bu kadar mesai sarf ediyor da. Sen bir Allah dostunun ki yüzüne bakmak ibadettir ki Hazreti Ali'ye mahsus, Hazreti Ali de velidir peygamber olmadığına göre o demektir ki velilere bakmak zaten enne zoru alim ve ibadetün alimin yüzüne bakmak hangi alim Allah'ı bilen Arif kastediliyor yüzüne bakmak ibadetse yüzünü görmediğin anda tefekkürü ve düşüncesi niye şirk olsun? Ama hocam sizin de bir acayip hem yüzüne bakmak ibadet diyorsunuz hem de büyüklerin yüzüne bakılmaz edebe mugayirdir. Yok yüzüne, bakılır, yüzüne bakılmaz demedik keskin bakılmaz göz göze bakılmaz çalma hırsızlama Yok, hani bakılır. Siz demediniz de hani öyle bir edep Edeb vardır bak, ya böyle. Ama hırsızlama bakılır. Abi, ufak hırsızlama bakış, bakılır yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne bakılamıyordu. Nur olduğu için. oncu çocukken gören İbni bir Hale ile Hazreti Ali tarif edebildi. Hilyeyi başka hiç büyük sahabeler nakledemiyor. Yüzüne dolduramazlardı. Amri, işte Amri bin As diyor radıyallahu heybetinden iclalen ve tazimen hiçbir zaman göz dolusuyla cemaliyle gözümüzü dolduramadık. O ayrı bir şey. verilerde de makam acayip. Mesela eğer kutupsa diyor, gafzsa bakılamayız diyor. Mutlaka çekersin diyor mesela kitapta. E, hatta birisi illa e, bu Daktuşi Hazretlerinden bile, onu da di Osman hatta Hazretleri çok büyük veli demiş illa kutbu göster hazır Mekke'deyiz ya Hı -hı. tavafa geliyor güneş doğmadan Kral tavaf tabatmadan tavafta mutlaka bize bir, bir kutbu göster evladım ısrar etme dayanamazsın evvende azetleri ne olur mahrum etme yani sen görüşüyorsundur mutlaka tam otur burada kalkma aramıza şimdi gelecek fakat diyor oda gelmeden evvel bir ağırlık geldi ki kafasını zaten kaldıramaz hale geldi diyor o Osman hatta Hazretleri ondan sonra diyor ozat geldi e geldi gelirken bir Fatiha ve Lilafi okudu. Kalkarken de dedi ki bu Osman Hattab'a iyi ihtimam göster. Şeyhine. Bu Ricalullah'tan olacak. Bunda kabiliyet görüyorum. On sonra aralarında neler konuştularsa kalkarken Fatiha ve ilafi okudu. Daha diyor o zat gittikten nice sonra kafayı kaldırabildi. Nereden sağına bakacak? Nereden yüzüne bakacak? Ama diyor işte ondan bir edep öğrendi. Artık her istimadan evvel sonra Fatiha ve Lilafi'yi kutupla ve gaz yapıyordu. Çıktı meydana. Onun için ona devam ederdi. Dolayısıyla hakikaten bakılamıyor yani. Eğer ki hakikaten böyle büyük veli ise nurdan bakılamıyor. Ama bakışa bağlı tabii ki. Eyvallah. Bazı insan da hakaret gözle bakıyorsa o bakar. Bu ayrı bir şey. Ma mahrum olur. Münkirin nasibi hirmandır. Devam edin hocam. Hala hakaret ediyorsa mahrum. Olur. Sorular geliyor biraz hızlan. Gönderilmek demek evvelce intisap ettiği zat gönderiyor demektir. Bunu zaten teslim olacak. O zaten Peki, teslim kendi olacak. Kendi gidiyorsa. Kendi gittiğine dair e, sebebi mucip varsa yani şeratsızlık görmek gibi. Çünkü İmam Gazali eee buyuruyor ki sen diyor onun e, emirlerine işte kelimeyi benediği gassan yıkayanın elindeki ölü gibi teslim olacaksın. Yıkayanın önündeki en önündeki çünkü sen Resulullah'ın halifesi kabul ettin ve ettin. Bu da mesela etti. çok itiraz edilen hususlardan birisidir. Aklınızı başkasına kiraya vermeyin. Niye aklımı başkasına edeceksin? niye kiraya vereceğim? Niye ben aklımı Kur'an'a kim kiraya muyum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e veriyor muyum? Emrediliyor. Allah Resulü'nün verdiği kararda muhayyerlik yoktur diyor muayet. Yok. Ben bunu Resulullah'ın vekili ve halifesi olarak bir ve söz verdim. Vermek zorunda değilim. Vermiyorsan istediğin gibi takıl kafana göre. Ama söz verdin. Ve Resulullah'ın halifesi olmayan müstahak mıdır diye araştıracaksın. Biz sana diyoruz ki sen teslim olmadan bu adam teslim olunacak adam mıdır diye araştıracaksın diyorum sana. Sen rastgele bir adama teslim olursan adam da ondan sonra getir karına dokunacağım okunacağım derse sen de onu kalkıp öldürmen mi lazım şimdi? Namussuz e ol. Böyle de şeyler duyuyoruz. E sen o zaman burada şeytanlar var, deccallar var. E sen burada şeraata uygun ol. Ha, şeriata zahiri tam uygun. E, her şeyi. Fakat bağlandıktan sonra sana bir imtihan yaptı. İşte orada eğer bu zatın genel ahvalinde tam takva üzere bir zat olduğuna kanaat getirdiysen. Ben şeyhim hakkında öyleyim. Bu da bana bir zahiri şeratsızlık gibi görünen bir şey emrettiyse. Ne yapacağım? Halid-i Bağdadi, Risale-i Hali de sana buna demiş ki Ledün ilmi meselesi devreye girer Hızır Aleyhisselam'ın ilmine Ölül Azm Enbiya'dan Musa Aleyhisselam bile dayanamamıştır Bu da müteşeriklerin çok istismar ettiği bir husus ama değil mi hocam? İstismar ettiği bir Evladım hususu. sen bilmezsin bunun da bir Ama sen vardır, de onu o zata teslim olurken ben mesela 12 yaşından bu yola intisap etmişim gelmişim 51,5 yaşına ben Allah şu bayram. yaşa kadar bir tane şerahatın zahine uymayan bir şey görmedim Allah'tan. İmam Rabbani mektubatta diyor Allah'ım Allah'a diyoruz ki bizi imtihan etmediler. Meşayihimiz biz zorlanırdık diyor bu işte. Koca İmam Rabbani. Ama arkadaş eğer bu şah nakşibent gibiyim yani müseccel bir abidesi abidesiyse bunun sana yaptığı şey zaten genele vermez. Mesela genele dedi ki de bu gece girin evlere bulduğunuz çuvalları çalın. Bu genele dendiği anda bu şerahatsızlıktır. Öyle bir hırsızlık olmaz. Özele dendiği anda ledön ilmi özele girer. Hızır Aleyhisselam çocuğun kafasını koparttıysa çocukların kafasını kopartma yok. Çocuğun kafası bir çocuk o. Ve hadiseyi bir tek Hazreti Musa mı görüyor? Hazreti Musa görüyor. O da kavrayamıyor da dayanamıyor ledün ilmi Hızır Aleyhisselam'a perdenin arkası açılmış duvarın hikmeti anlatılıyor çocuğun büyürse kafir olacağı söyleniyor ama bu Ken suresinin ayeti ben bundan sebep bir üç sene iki sene ya aldım hapis aldım Allah Allah e, tabii işte o bu, bu muydu, deprem, olayı, deprem olayı çocuğu diyorum o çocuk yaşasa da kafir olsaydı daha mı olacaktı? Öldü anasını babazla. Ne yaptı Uğur Dündar Arana? Tak tak tak tak. İyi ki Gölcüktekiler öldüler. Yaşasalar kafir olacaklardı. Ya ben o çocuk diyorum. Kehf suresinde e, degemeler vardı o zaman. Degemede kayıtlı bu. Savcı yazdırıyor. ki suresinde. E sen gerisini. Gerisini Kehf Vallahi suresindeki. Vallahi bilmiyordum. Hani hadiseyi biliyorum a, da bundan sebep e olduğunu e işte, düşünüyorum suresinin gerisindeki. ...o çocuk diye müfret bir çocuk... ...hakim bey, sayın savcım diyorum... ...o çocuk diyorum... ...Gölcük'teki çocuklarla ne alakası var... ...Kev Suresinde bir şey anlatılıyor... ...Ledünil mi? Burada adam gazetede yazmış ki... ...ey Allah gecenin üçünde niye kim kustun... ...çocukların ne günahı vardı da öldürdün bu çocukları diyor... ...ben de diyorum ki çocukların günahı olur mu... ...onların ana babalarına şefaatçiler... ...ana babalarına kurtaracaklar... ...çocuklar cennet kuşlarıdır... ...ben diyorum ki Allah burada çocuğa niye günah olsun... İşte ondan sonra diyorum ki bak bir çocuğu Hızır Aleyhisselam öldürttü Mevla ama neden bu çocuk yaşasaydı kafir olacak anası babası da iyi Müslüman onları da zorla kavur edecek evet. bu sefer ana babasına rahmet olsun diye o çocuğu öldürttü bu Kur'an'ın ayetiyle sabit eğer bu hadis olsa Bukhari'de bile olsa ben bunu demem. Milletin aklı kavramaz diye. Ama ayet olduğu için artık inkar eden Stalin gibi kafir olacağı için ben de rahat rahat konuşuyorum. E kardeşim o çocuk diyor sana ve emmel hulamu diyor o çocuk. Stalin'den ne istediniz şimdi? Yok şimdi yani katmerli kaşarlı olsun diye misal veriyorum. Yani şüpheli değil hiçbir alime göre Müslüman sayılmaz. Çünkü Kur'an'da ayeti inkar ediyorsun. Hızır Ali bu çocuğu öldürmüş ve şerhi de var. O çocuk yaşasaydı kafir olacaktı. Babası, ana babası iyiydi Allah ana babasına acıdı çocuğa da acıdı. O da gitti adam babasına. Bir de ona yerine bir kız çocuğu verdi. O kız çocuğundan da 12 peygamber doğdu beni İsrail'de. Vesaire vesaire. Bunun hikmetinden sual olmaz. Hakikaten hocam bir gün başlı başına belki bunu da konuşmak Edün lazım. Ilmi. Ed Ed Edün ilmi. dün ilmi ve Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam kıssası. O kıssadan gidilirse çok ilim çıkabilir. Evet. Anca... Çünkü özür dilerim. Hani Bu kıssa eğer Kur'an-ı Kerim'de muhal olmasa ve siz bir hadis-i şerif diye anlatsanız mevzu deyip atarlar. Menkıbe deseniz bunlar kıssacı deyip bırakırlar. Hallem Ama Kur'an-ı Kerim'de olunca lille ilma yapılan yorumları biliyor musunuz? Bu mesela biraz böyle hadiselerin zahirine bakan, derinle kufiyet olmayan insanlar Musa Hazır kıssasına nasıl bakıyorlar? Aleyhisselam. ya zaten Kur'an'a inanan ona inanıyor. Kur'an'a inanmayanlar da sorun oluyor. Ama ayeti de güzel birinden dinlemesi lazım. Güzel hani, bir mealden okuması lazım. Kur'an'a inanıp da hani bunu da akılla izah etmeye çalışan güruh için söylüyorum. O kıssayı nasıl izah ediyorlar? İzah mesela? edemezler. Zaten Kur'an'ı işte, akılla her yeri çözerim diyenlerin durduğu noktalardan biri. Hal Faruk Beyni'ye var. İşte yani Hazafi Rakbi'ye ve benim. Benimle senin aran burada ayrılır diyor. Burada öyle bir şey ki Ülül Azim peygamber şeriatın zahirine göre hükmettiği için haklı. O da haklı. Reddün ilminden olan manevi tarafını demin dedim ki yani gayipten haber lev işte bu iş olacak mı olmayacak mı? Ne alakası var? İşte ne alakası var? Hızır Aleyhisselam'a diyor ki bu çocuk yaşasa kafir olacak. Bana öğretmiyor. Musa Aleyhisselam'a da öğretmiyor. Musa Aleyhisselam pe peygamberken öğretmiyor. Elde olan beyde olmaz. O zaman bu ledün ilmini kabul etmek zorundayız. Peki bu Sadeh Hızır Aleyhisselam'a mahsus olduğunda iddia etmeyiz. Hadis sahib Bukhari İn ümmeti Geçmiş ümmetlerde ilham alan muhaddesler vardı. Hı hı. E benim ümmetim ki en hayırlı ümmettir. Benim ümmetimde de varsa Ömer onlardandır diyor. E o zaman sayı hadiste Hazreti Ömer'in bu gibi ilhamlara mazhar olduğu bildiriliyor. O zaman Hz. Ömer'de peygamber mahsus bir durumu yok. Veli sınıfındandır. Sahabe veliden haladır ama veli sınıfındandır. O zaman ne oldu? E, diğer velilerde de olmaz diye bir şey yok. Ama müşakhas şu kişide de var mı? O ayrı bir şey. Şimdi vehbi de deniyor. Ledünni de deniyor. Ama e, burada e, neden geldiydim son, esas soruya oradan geldim. Şimdi ha o çocuk e, meselesinde ben buradan dedim hani zarar gördüm ama adam anlamama çalıştı. Halbuki Burada e, Mevla Ağa'nın bildirdiği bazı sırlar var. Bu zatlara bildirebiliyor. Siz en son ne soru sordunuz? Bir en son bir soru sordunuz ya oradan geldim oraya. Hocam hangisini sordum ben? En de. son bir Bir e, saniye bakın şu bakarsam çıka, Saat gecenin 3 oldu hocam. 3.5 geçiyor. Eee işte orada ha, bir mürşidi başka bir mürşidi Kamil'e gitmek e, meselesi zannediyorum orada kaldı. Yani haha e, ha, seni imtihan eder mi şerarsız bir şey. Evet. Şimdi bakın Hızır Aleyhisselam'ın işinde Zahiren, çocuğun kafasının koparılması zahiren şerata muhalif idi. Hı hı. Bu ama bunu diyorsun deccallar istismar ediyor. Doğrudur. Evet. Bugün böyle bir şeylere çok dikkatli olmak lazım. Ama Şahin Akşimet de de. dedi ki ben şunu diyorum. Bir müridine ne Git dedi şuradan şu, şu çuvalı, şu evden gir, duvarı kır şu çuvalı çal. Hı hı. Yani al git. E şimdi adam Allah Allah dedi durdu. Sonra... Dediğini yaptı. Yahu dedi ki bu Şahin Akşimet arkadaş. Bu Şahin. Bana özel bir şey bu ya bunda bir şey var. Gitti çuval aldı. Me ne oldu? Hızır Aleyhisselam'ın işi gibi oldu. O eve o gece hırsız girdi. Çuvalda da adamın altınları vardı. O adam da Şahin e çok pahalı sadık bir mürid idi. Onu korumak için çuvalı çaldırdı. Adam geldi hırsız bir şeyler almış diye. Yandı yıkıldı çuvalım çuvalım çoktan gitmiştir dedik. Battaniye gittiyse altın bu kalır dediler ki buyurun şey efendi emanet değdi size geri gönderdi. Ha o tabii onu sonradan anlıyor. Yani şu var. Zahiri şerata muhalif bir şey yapılıp da hikmeti izah edilmedik bırakılmaz. Aa, bu çok önemli. Çok önemli. Neticeyi koyacak yani bu şey bırakılırsa şey. abi gün iki günlük işte mi? Ama bırakılırsa orada bi tekum evat töhmetli yerlerden sakının hadisine muhalefet olur. Tövbete girer. Acaba bu adam şerhatsız mı? Sen kendini töhmet ettirecek yerde duramazsın. Eyvallah. Peki son üç soru diyelim. Devir, tarikat devri değil iman kurtarma devridir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ifadesi. Bu Peki, ifadeyi nasıl anlayacaksın? Bediüzzaman Said Nursi'nin ifadesi şerhe muhtaç. Yani izah edilmesi gerekir. Şimdi... O kendisi Kadir'i tarikattan Esad Erbil'i'den intisap ettiğine dair ben bir rivayet biliyorum. Sami ve Hazretleri kanalından. Ondan sonra Halidi i bazı intisapları oldu. Muhammed Diyaddin Hazretleri için sözler var. Nurşin'den Nurşin, Nurşin, Nurşin Şeyh'inden duyuyoruz. <gülüyor> ee, İmam Rabbani'den bazı üveysilikleri de var. Halid-i vesaireden. O tarikatı kabul eden bir insan. Tabii ki. Ee, asla reddetmeyen bir Ama insan. bu devir o devir değil demiş. Mesela. Şimdi bu devir o devir değil derken sen de bana şimdi Deseydin ki, hatta senli benli konuşuyoruz, siz diyelim. Deseydin ki, hoca sen bugün el üst itikadı ve reddiyelerle ilgili mi program istersin? Yoksa tasavvufun derinlikleri mi diye bana tercih hakkı sunsaydın, ben bu konuların hiçbirini burada açmayı tercih etmezdim. Çünkü devir iman kurtarma devre. Milletsel gibi cehenneme gidiyor. O orada çıkmış. Biz Charlie Epto'dan bahsediyoruz. İçimizdeki çallılar Allah'ı seviyor, peygambere seviyor. Ondan sonra peygamberin her şeyini hakaret ediyor. Sahabeye hakaret ediyor. Kaderi inkar ediyor. İlahiyat hocaları, hoca geçinenleri sahabeye seviyor. Şimdi böyle bir devirde, ben bu milletin bunlar da hoca diye dolu cemaat bulmuş. Cemaat işte, cemaat dolu var. Doğru soru burada. Bu böyle bir devirde bilmek mi lazım, yaşamak mı? Mesela diye yazmak bildirmeye sebep. Ama şunu konuşmak yaşatmaya vesile. Yaşatmaya vesile. Hangisi iman tamam, kurtarır? Ben yine e, bu gibi kanal yani bu gibi çok ulusal kanaldan değil de hususi özel dinleyenlere tercih ederim. Bu gibi umu yerlerde itikada talihli konuları milletin imanı kurtaralım. Bediüzzaman Hazretleri böyle anlayalım. Ben bugün bu kafadaysam hmm. ben bugün bu kafadaysam ki İslamiyet çok arttı gözüküyor Türkiye'de. Maalesef e, bozuk arttı. Bozuk arttı. Yani itikad bozukluklarıyla arttı. Maalesef e, yani ilahiyatlar ve muhatiplerde e, şey gibi hocalar, Davutoğlu gibi hocalar yani rahmetli, Müslümi Şerheden Davutoğlu, Hoca Efendi gibi hocalar ki onlar dini tamir adına din tahripçileri diye yazdıkları kitaplarda isim ve adres vererek abduhları, afganileri vesaire Türkiye'den de isimler var. Efendim Halettin Karaman'ın bile orada bir bahsi var. Girmeye yani talebemdir değil. diyor da o konuşuyor. Şimdi onun o din tahrifçileri kitabına baktığın zaman ilahiyattan bugün nereye geldik? Demin size gelmeden bir geri programınızda, yani bir geri veya bir ileri kanalınızda bir e, ilahiyatçılar toplantısı vardı. Adam resmen dedi ki, biz dediği ilahiyatçılar öyle aydın adamız ki, evet bir şadırvanda abdest alırız, birimiz ayağını yıkar, öbürümüz çoraba mes öbürü çıkarır çıplak ayağı mes ve birbirine de ne yapıyorsun profesörüm sayın deneyiz. çünkü siz Allah mawzura Rasulullah'ın ve ilüllilaka ne yap? Vay o ıslanmayan topuktan ökçeler ateşte neler çekecek buyurduğu hadisi şerifi sahih hadisi şerifin zemine maruz durumdasınız. Yani ilahiyatta tatbikatlı hocalar böyle. Bazıları. Bazıları derken adam orada net ettiği hocalar öyle. böyle. Hocalar. Şimdi demek ki bunun mutezilesi Yaşam var. programdan dolayı da bazı ilahiyatçı dostlar ne istiyor hoca ilahiyatçılardan falan diyorlar. Genel İlahi değil sıkıntısı tümünü olan. Demeyelim, evet. Tümünü demeyelim. Mutezilesi var. Cebriyesi var. Kaderiyesi var. Mürciyesi var. 72 fırkayı yaşatmak için çok iyi bir gayret içinde olanlar var. Ama ehli sünnet sahih insanlar var. Allah sayılarını artırsın. Ha. Ama şimdi şunu demek istiyorum. Bu noktada büyümekten ziyade nasıl büyümek değil mi? Yani İslam'ın artmasından ziyade nasıl artmak değil mi? Kalite ve seviye meselesi. Yani boş kapı doldurmak daha kolay. Cahili bulup öğretmek daha kolay. Alimim diye çıkıp bir de ilahiyattan çıktım deyip de sen sahabeye sövmeye başla kaderi inkar ettiği noktada bunu tamir çok zor. Yeni adamla uğraşmak daha kolay. Şöyle bir şey de var mı hocam? Bugün aslında tarikatlar dün mesela bunların 300-500 sene yani evvel bir, birisi geldiğinde çok özür Birisi intisap için geldiğinde ona soruyorlar. İşte ilmin var mı? Tabii, kazanamazın var mı? Kazan var, var mı? O var Kula mı? Bir aklıma. de istihareye yat, bir de şu, bir de bu. Bir dolu bir şey. Ama bugün gelene gel diyorlar. Çünkü, Kapı aralık. Garip Çünkü zaman diyorlar. Devir iman kurtarma devir. Yani, yani ya, bugün tarikatlar zaten iman kurtarmayı bugün, dert ediyor diyebilir miyiz? Bugün tarikatlar zaten imanı İslam, Ehl-i Sünnet itikadını, muhafazayı e, en iyi yapan kurum ve kuruluşlardır. Eğer tarikatlar olmasaydı. Tarikat demek de yasak tasavvuf diyelim. E şimdi, ne yasak. şimdi bakın eğer tarikatlar olmasaydı yani Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte öyle kopukluklar oldu ki yazısından, nezanından, kitabından o kopukluklarla bugün e, yani Süleyman Efendi Hazretleri gibi, Evetse Bediüzzaman Hazretleri gibi, Alaeddin Efendi Hazretleri gibi o dönemden geçen işte Abdülhakim Efendi Menzil yani o gerideki o dönemin çilelerine maruz kalıp e, bugüne bu işi getiren gizli gizli efendim çileanelerde efendim bu işi tabi hadi bir şerif yapılamıyor, topla üç kişi bir araya gelemiyor, takibat var o dönemdeki zatlar. Bu işi korumasaydı bugüne zaten doğru bir ehl Sünnet itikadına getirilemeyecekti. Yani tarikat artık seyri sülük vazifesinden ziyade seyri sülük yapıp da ulaşan da yok demeyelim. Yine de var en deri kaldı. Esas gaye şu anda şeriatın zahirini muhafaza et. Eyvallah. Çünkü iman, ilim, amel, ihlas. Üç diyor İmam Rabbani. Zaten tarikat ve hakikat ve marifet hepsi soncuz olan ihlası tamamlamak içindir. İlim amel zaten bir şekilde öğrenirsin ve öğrendin tatbik edersin. İhlası kazanır. İhlas da Bir tek emir ihlasla verildi. Namaz kılmak emrinden ziyade namazı ihlasla kılmak. Namaz kılanlar kurtulduğundan ziyade huşuyla kılanlar. Hep vasıf koyuyor. İhsan, huşu, huzu, buhbit, bütün vasıfları koyduğun zaman bunlar ancak zikre çok devam eden, haramlardan çok sakınan, edeber yaat eden, faziletli ahlaka temessük eden, adabı gözeten vesaire Resulullah s.a.v. bütün huylarını topladığın zaman tasavvuf zaten bunların derlenmiş olması. İlk asırda lazım değildi. De, düz, ilk asırda herkes yaşıyordu. Zaten gören... Kurumsallaşmaya lüzum yok. Çünkü herkes görerek birbirine intikal ettiriyordu. Tebe'in tebe'i tabi. Ama zaman bozuldukça artık hasane bastığıyla sizi görseler Müslüman demezlerdi. Diyecek noktaya gelince kurumsallaştırdılar. Bunu da neye dayandırdılar? Sünneti i Hasan'e meşru etme hakkı verdi Resulullah Bize. Biz de ne yapalım? tedavi metodunda tatbikat ederim nasıl ki şimdi sana diyor ki 3 bardak soğan suyu işte damarın açılsın e sen şimdi bunu adam denemiş etmiş bunu sana söylüyor bunda şimdi ayet adı aranmaz ki tecrübeyle benimki açıldı diyor bu da burada diyor ki 5000 zikir şu şatlarla her gün bu 5000'e zikrettiğin zaman devam ettiğin zaman kalpte acayip inşirah oluyor şu oluyor bu e deniyorsun ya bu kalp 1000 senelik yol yani bin küsür senelik e, denediğim zaman ben denedim hak buldum mesela ama bıraktığım nisbette de zafiyetle çöktü. çöküntü bunu Şimdi be, beş beş tamam da bunun ne tayfı var nefis batı var osu var. Yok yok o beş binde dursa tamam oturur çekeriz yani. Yok ben e, burada zaten sadece Anladım. efendim e, milletin anlayacağı dilden konuşuyorum. Bunun teferruatı var bu böyle rastgele olacak iş değil. Yani rastgele kendi başına sen efendim doktor olacağım diyorsun. Yani Allah'a vasıl olacağım diyen bir meslek. Seyr bir meslek. Meslek izlenilen yol demek. Lukati'yle itibariyle. Sen tıbba çalışıyorsun. Hendesey mühendis olacağım, mimar olacağım. 6 sene en az üniversitesi görüyorsun. Sonra... Yetmiyor. Master'ını yapıyorsun. İhtisasını yapıyorsun. Vesaire vesaire vesaire. Ondan sonra da profesör de oluyorsun. Profesör olduktan sonra biz 40 tane profesör tanıyoruz doktorlara. Çok işimiz düştüğü için. Her birinin de kalitesi ayarı, ilmi, tatbikatı aynı. değil. Şey, Dolayısıyla ne kadar ustasının yanında ihtisası fazlaysa, onu el vermişse Meslekte de el var. O zaman ondan daha çok insanlar fayda görüyor. Bundan dolayıdır ki kitabı eline veriyorsun. Al bütün tıp kitaplarını. Al da tıp terimlerinin lugatlarını ve sözlüklerini. Lugatları buraya aç, kaydeleri de buraya koy. Eş şifaları, iblisinaları bilmem neleri. Bütün tıbbı oku ve yut. Kesinlikle şu anda sana bir hastanın gelmesini tavsiye etmem. Evet. çünkü o hastanın bir yerini bozayım derken öbürü yapayım derken adamı kanser edersin ondan dolayı bu kamil ve mükemmel dediğin zaman nasıl efendim yarım usta ev yıkar yarım doktor can yakar yarım hoca din yıkar yarım mürşit yani mürşidin yarım olmaz da e, mürşit olmayıp da mürşidim diye çıkan aynı doktor olmayıp doktorluk yapan yani, gibi insanları uçuruma götürür onun için hıyar alırken seçenler Karpuz alırken seçtirenler, seçmece ve kesmece isteyenler mutlaka Allah yolunda tabi olacağım. Bir de şu hadise ne diyelim sahih hadise. مَنْ مَا تَوْلَمْ يَعْرِبْ اِمَامَ زَمَانِهِ Kim ölürken zamanının imamını tanımadan ölürse. مَا <gülüyor> تَمَيْتَ Cahiliyet ölümüyle ölmüştür. Oof. Bu sahih hadise ne diyelim. Zamanın imamı Ömer değil ki. Yok ki Osman yok ki ratiyallah. Şehrin nasıl yapmış? Dünyada e şu anda tarikat ehlinin intisabı onları bu şekilde kesinlikle kurtaracaktır. Çünkü neden? Halife-i Kebir yoktur. Dünya üzerinde Müslümanların halifesi yoktur. İmam-ı Kebir de yoktur. Var mıdır? Yok. Yoktur. Peki zamanının imamını tanımadan ölen sen de ne dersin? Ya Rabbi ben kendi çapımda bu zatı tanıdım ve imam olarak kendime tayin ettim. Ve bunun irşadıyla müsterşi doldu, müstefiyi doldu, müstefi oldu. Bunu dediğin zaman Mevla da sana niye imamı kebiri tayin etmedin demez ki. Çünkü gücün olmayan şeyi sana teklif etmez. Kurtulur Ama mu? Sen... Buyurun. Kurtulur mu? Mesela bu da çok soru. Kurtulur. İşte Ebu Talip. Hayır niye Efendimiz kurtulur? Efendimiz başında alemle rahmet olarak gönderilen peygamberin öz amcası ve zahiren o oradayken hani iman madde etmedi bilmiyoruz ama etmediğini Ekseri, zahiren et de et öyledir kuvvetleri vaat öyledir ama böyle düşünüyoruz peki diyor ki ama ayette diyor amcanı tamam. çok seviyorsun ama sevdiğini ifade edemezsin hayır şunu diyorlar mesela son nefeste mürşidi kamilin ruhaniyeti gelir ve kişinin imanla gitmesine vesile olur vesile olur deniyor bakın aracı olur vesile olması için ne yapması gerekiyor onun ona dünyada tabi olması gerekiyor. Zaten tabi olduğu zaman emirleri tutup yasaklardan kaçmış olması gerekiyor. Bunu dolayladığın zaman ne oluyor? Zaten o adam düzgün bir adam olmuş oluyor. Ama ufak tefek hataları herkesin hmm, olabilir. Son nefes gelişiyle değil de zaten yaşattığı hayatla veşili oluyor. Sen efendim küfrü mucip amellerle yaşa. Allah'a gazap ettirecek isyanlarla yaşa. Sonra mürşit gelecek seni kurtulacak. Nasıl kurtarsın? Sen ona zaten tabi edin. Ama bazı günahların olabilir. Bu günahlardan dolayı da Allah Teala sana biraz sıkıntı verebilir. İblisi sana musallat. Çünkü hadislerde var ki iblis imanı çalmak için musallat oluyor. Son nefese gelirmiş değil mi hocam? Ha, tabi sahiptir o. Gelir, çokların imanını bir bardak suyu aldım bu mahallede diyor. Efendim çoklarını ifsat için. Ama Mevla bunu kime musallat eder? Veyahut da musallat herkese olur. Evliya Allah'a da olmuştur. O tükürler, soluna tükürürler, defederler, kovarlar. Musallat herkese olsa da kimi imansız götürür ha kimi imansız götür ayete bakalım atikerime de ne buyuruyor ve mekanelu sultan şeytanın onlar üzerinde e, etkisi yoktur illalinalem ahiret, kim ahirete kesin inanıyordu kiminde şüphesi vardı onu seçelim ve ayıralım diye bu sallat ederiz yani şüphesi olana e, şirk üzere gönderiyor Tamam sana iman ettim Allah'a küfür ettim diyor zannediyor orada onu ruhani alemde medet edecek ona zannediyor çünkü boyut değişiyor o bir boyutta da ona Allah Teala imtihan hikmetine bina en vesvese vermeyi bazen de görünmeyi de e, efendim fırsatı vermiş iblise o zaman ne oluyor yani şeytan seni kafir yapamaz içindeki kafirliği dışarı çıkarır. Allah. Çünkü bu ayet onu söylüyor. Burada şu önemli mi? Hani insanın yaşarken neyle meşgul olduğu son nefesi. İşte yaşadığınız gibi ölürsünüz. E ölürsün, ölürsün. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Adam şimdi müezzin getirin Kur'an'ı diyor. Ölürken bütün millet diyorlar ki ya işte ezan okumakla ömrü geçti görüyor musun? Mustafa sarılarak ölecek. Bir de görüyor ben buna küfrettim diyor ölüyor. Çünkü neden? İşte minareden karakız kollarmış. Eskiden de mahallelerden minare en üstte olduğu için gibi bir yüksek bina değil. Hepsinin mahalle oralara bakıyormuş. Beş dakika evvel çıkıyormuş. E sen şimdi sokakta, çarşıda, pazarda kadına baktın. Sakayir günah. Zina gibi bir büyük günah değil ama o da günah. Ama sen sokakta, çarşıda bakmak başka. Allah-u Ekber denilen yeri gidip de orada efendim müstehcen şeye günaha alet etmek başka. Mevla'nın da gazabına gelip işte. E şimdi ne diyor adam efendim sıva getirin, şu getirin bu getirin, şudur budur. Baktı ki ölemiyor. Ne yaptı geldi dedi ki? inşaat bitti, şey bitti, sıva bitti, inşaat paydosu veyahut neyse beton bitti. Adam da ah öldü. Çünkü takmış kafayı oraya, dünyacılıktan Allah dememiş, lillah dememiş, namaz dememiş şey? Yok. Dünya, dünya, dünya. Son dakikada artık onun telaffuzuyla ölüyor. Bu gibi birçok rivayetler kitaplarımızda hmm. görüyoruz. Galiba Şahin Hazretleri Hazretleri'ydi, Kutsa Suruh. Nasıl olmalı bir insan deyince son nefeste nasıl olmak istiyorsa hep öyle olmalı. Hep öyle olmalı ama o da zor bir şey. Yani her an Ezra Aleyhisselam geldiğinde beni nasıl bulsun, melekler beni nasıl canımı alsın. E, bu hal üzere yaşamak zor bir şey ama tasavvufun amacı işte. Ama bunu, Nabıta, olamasa da, bunu olamasa da dert ederse Allah belki o dert dışın hatırına bundan da nasip eder, e Şimdi şöyle bir şeye tahassür hasretini çekmek e, olamadığına nedamet pişman olmak ve istemek istemek ulaşmanın yarısıdır. Çünkü senin bir hedefin var. Bir kanyan var. Mevla'dan istemişsin. Yani burada ama yalnız vastaların da çoğaltman lazım. Şimdi mesela rabıtacı, ölüm rabıtası. Sana Davud'da nefsin kemini elin kubur. Kendini kabre elinden say. Şimdi sana kendini kabre elinden say hadiste sahih hadis emretmiş. E sen de bunun yolu işte oturuyorsun, duruyorsun, öldüğünü düşünüyorsun üstünü soydular, işte yıkadılar, işte musallaha getirdiler, omuzlarda taşıdılar. Şimdi gömdüler. üstüme toprakları döküyorlar. Bunları tezekkür edeceksin. Şey, ölüm rabıtasına pek kimse takılmıyordu hocam. Çünkü Genelde moral, bozuyor. moral bozuyor. Yok ölüm rabıtasına tamamdır diyorlar da işte müşrik rabıtası ama bu saatten sonra girmeyelim ama. Yok sonra. ölüm ama rabıtasına takılmıyorlar da ölüm rabıtasını da tarikatçılar yapmıyorlar. Korkudan. <gülüyor> E Tabii şimdi öldüğünü düşünmek çok acayip. Ama bir hizaya getirir ki insanı. Bir hizaya getirir. Ölüm evet, rabıtası. İmmetlerin tadını azaltan e, ta ölüm. Tabii. Yani ölümü anın. E bu şimdi, bunlar hadis-i şerif. Yani tarikatın bütün merhaleleri tek tek tek ayet ve hadisten kaynağı var. Dolayısıyla hiçbiri asılsız ve kaynaksız değil. Ki benim rabıta kitabım oksalar. Tarikat Ali'ye de rabıta-i onun tabi yeni baskısı hazırlanıyor. Biraz şöyle göstereyim onu da. Yani o kitapta Bakın, orada birçok bir detayı kitabı. var. Bir de tasavvuf risalesi. Bunda da tasavvufun kökü, lügatı, istilavı, çıkışı, hangi merhalelerde çıkışı ve tasavvufun itiraz edilen suallere cevabı. Çok sual var. Araya evet, koymak abi, lazım abi, mı? Niye araya koyuyoruz? Vesile aramak. Şu o kitap mı hocam? İbni Teymiye'nin evet, İbni Teymiye ve İbni Cevziye'nin bile ee, bunlar gibi şimdikiler gibi insafsız değiller. Yani o Medaricü's-Salikin, İbn Kayyim'in Bunun da yeni baskısı mı geliyor şimdi? Yok, o var. Rabıta Risalesi'nin. Rabıta'nın yeni şey tasavvurları şey, var. Geliyor. Tasavvur da, Risalesi epey yorucan, eski yazdı. Tasavvur Risalesi. Ama kısa kısa öyle müfit ki Yine bakın Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Hoca'nın Erkam yayınlarından çıkan bir tasavvuf hayat isimli kitabı. Maşallah. Hani konuşulanlara etraflı bir şekilde bakacağız Ehli, derseniz 300 soruda tasavvuf. Ehli sünnet bir Yine insan, güzel evet. kitaplardan. Bu kitap bende kalabilir mi hocam? Tabii tabii. Şöyle yani e, yolu bilenler aynı yolda üstlüm üzere cevap verirler. Burada da tartışmayı yapanlar cahiller. Hı hı. Yani hakikatini bilenler, işi araştıranlar meseleyi araştırdığı zaman itiraz etmezler. Ama onun için illa ilim, ilim, ilim yani de olsa mürşit diye duymakla yetinmesinler. Bir şeratın zahirine göre kıstaslar belirlesinler. Yani kitap sünnet ölçüsünde bir de ehli olan ehl sünnet alimlere sorsunlar. Zaten böyle fazla mürşit yok. Yani Türkiye'de bir, bir elin parmakları kadar, bir elin parmakları kadar, kamil ve mükemmel, veli demiyorum, hı hı. veli çok ama kamil ve mükemmel mürşit hakikaten az, bir elin parmakları geçmez. Az daha konuşursak isim vereceksin. Şimdi e, isim niye vereyim? Bana göre odur, öbürüne göre odur. Evet. Ama benim için vasıflar önemlidir. Biz ancak... Yani bir... Ama o bir elin parmakları ifadesi o çok mühim bir ifadeydi. Bir elin parmakları kadardı. Ben kesin şöyle. Çünkü ben bu işin içinde büyüdüm. Yani otuzlarca, ellilerce, 7 Yedi yaşımdan, ya. yaşımdan beri evliya peşinde dolanırım. mezunliye kirama da çok itibar ederim. Veli olması ihtimali varsa şey zaten 13'ün e, tarikatta da gayret ve kıskançlık vardır mürşide. O kıskançlıktan dolayı da ben bayağı bu işte tutulmuşumdur. Yani muhafaza olmuşumdur. Çünkü biraz kafam da fazla çalışır ama kalbim de fazla çalışır, durmaz. Yani Kabe'ye giriyoruz. Tam arkadan veya bir e, mürşidimin önü arkasından gidiyorum. İçimden geçiyor ki şimdi sabahta bir dolanmam lazım. Sabah namazından evvel bir kutup var. Akşamdan evvel de batmadan bir kutup var. Bakarsak kutül kulüplere, Gazali'lere. Ben bu noktada bir kutup bulman lazım. Ne dediniz merak et. Bir şey demiyorum. Kalbimden A geçiyor. geçiyor. Kalbimden geçti. E bu sadakate mani değil mi? Ama kalpten geçen mazurdur. Dil konuşmadıkça. Hı hı peki sonra. E Allah hakkında bile kalbine bir şey geliyor Mevla mağzur. Sonra merak. Hemen döndüler böyle. Anında görüntü. Tak ben de o zaman 2 3 kişi gitmişiz. Kimse böyle kalabalık, balık yok falan. Peşinde gidiyorum. Sene 81. Böyle bir döndü. Tabii hiç kendinden bir şey demezler. Dedi ki Alaeder efendi babamız buyururdu ki Harameyn'i muhteremeyni geçseniz böyle kapı bulamazsınız evladım. Şimdi <gülüyor> ne demek istediler? Sen toysun de, daha vercedim sen toysun önüne gelene kapılma tehligen var fakat hakikaten koruma meselesi de iyi bir şey yani korumuşlar korumasan işte ki gibi mahaller arasında Allah dolaşan. Olsun. O zaman ne oluyor? Yuvarlanan kaya. Yosun tutmuyor. Bugün bir şey olduğumuzu iddia etmiyorum. Ama bir borazanlık yapıyoruz. Şarkı. Bir hakka delalet, bir hakka hidayet, bir namaza Şarkı. başlı vavesiyle, bir eli sünnete, bir mürşidi kamile intisap. Demin bir kardeş Ben işte bunu unuttum. diyorum ya. Namaza başladım bugün hocam bana dua etsin diyor. Allah ayırmasın. Binlerce böyle şey geliyor. Ama bizde şu da yok. Biz belli bir tarikattan bahsetmiyoruz. Adam benden İngiltere'de. Efendim geliyor, e, sakalı bırakmış, hanımını kapatmış, hanımı İngiliz, Müslüman oluyor, menzile Adıyaman'a bağlanmış. Ben diyorum Allah mübarek etsin. Ha şu, mesele biz şeriat sohbeti yapacağız. İnsanları Kur'an'a, sünnete davet ederiz. tarikata davet yok. Ama böyle de bir hazine ve mahzem varken, ben bundan yerken, faydalanırken, e, kendisi için istediğini de mümin kardeşi için istemeden imanı kamil olmazken, ben niye delalet etmeyeyim? Ama sen bunu ara. Meşrebin nereyse sen meşrebini bulacaksın. Bir de bu işler tamamen nasip meselesi diye O tam, Çok rüzük tecrübe yaşamışsınız. Aynı rüzük gibi. Bazen çok dert etse de insan bakıyorsun ki hiçbir şey olmuyor. Bazen bir... açılım fütühatı orada değildir. Fütühatı burada değildir. Ozat Mürşidi Kamil bile olsa. Onun fütühatı açılması burada değilse o başka zaten gidecek. Bir de bu evliyalar tehlikeli adamlar. Geceleri falan çıkıp ok atıyorlar kalplere herhalde. O oku yiyen ne yapsa diz çöküyor. Yemeyen ne yapsan olmuyor. Olmuyor. E kalp ok atıyor derken onun iyiliği için, onun yönelişi için teveccüh eder. Onu kazanmak. Evet. Şahlar der efendi, e, Ali Rıza Bezaz efendi inkar ediyordu. E, bandırma merkezde. E, İhbanlar diyor tam şeriatçı bir halim bulduk yani. Kılı yarıyor. Münda, müstüp, mendup, müstahap, mekruh ama bu tasavvufçular var ya falan o da o zaman yanlış tarikatlar görmüş İstanbul'da ama diyorlar ki efendi azetleri ya bu alimle de bir betdua olmasa olmazsa bu, bu ifsat edecek bütün bandırmayı hep sizin ihvanlarınız Herhalde de niye şeybettim hocam. İşte ok atma meselesi. O gelecek diyor bize. Diyor evladım, karıştırma diyor. Ondan sonra bir görüyor, görünce vuruyor. çarşı pazar koca sarık dört lezzet müftüsü yatıyor ayağına, dizine. Şu, şu var mı hocam? Hani Elmer o ma'man habbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani bu bile sanki yüzünü görünce Allah hatırladığın insanları sevmeye, onlara yakın olmaya sebep başlı başına bir sebep. E tabii. Müridi sen... olmasan bile münkir olma yahu. Yahu zaten Müridim. Allah için sevilmesi gereken bir zatsa e zaten onları sevin diye emrediliyor. Allah için sevin diye. Allah için kim sevinir? Sanatçılar, şarkıcılar Allah için sevilmez ki. o hobisin ya hayranısın. Allah için sevme en büyük ameldir. Bunu ne kime karşı uygulayacağız? Hanımını zaten seviyorsun. Oğlunu zaten seviyorsun. Ananı babanı zaten seviyorsun. E şimdi Allah için sevgi... Hiçbir hasımlık, kısımlık, maddi menfaat, hiçbir beklentisiz, uvazsız, karatsız. Allah için sevmek Resulullah'ın varislerine, vekillerine, çünkü Resulullah seviliyorsa halifeler de sevilir. E <gülüyor> benim halifelerim var, halâ <gülüyor> hulefâ-i halifelerime Allah'a rahmet olsun, el-ulemâ <gülüyor> ve Ama o alimler ki enbiyanın varisleridir. Ya bu da tabii manevi ilimdir, yani Kur'an ve sünnetin. O, o da önemli, mesela o hadisin şerhinde de farklı düşünüyor. Bazısı da diyor ki işte alimler, peygamberin varisi, alim kim? tasavvuf münkiri adam ama ilmi var sözüm ona titri var akademik ünvanı var ben diyor varis benim diyor, Hadi ben diyor. Bi ilmi. hadis hadisi tefsir eder alim ilmiyle amel edendir alimi başka tarafta orada alimler diyor ama alim kimdir öbür hadisini okumuyorsun öbür hadiste alim kimdir diyor ilmiyle gelmiyor. amel edendir diyor e sen namazı üçe şey indirdin bilmem namaz bile kılmıyorsun ilahiyatta dekanım anladık da bu alim öyle olmaz yani o unvan sana alimlik vasfını vermez. Dur Bildiğin şimdi, de malumatın da vermez. Reddiye kapısını açmadan muhabbetle bitirelim. Tamam. Son ilmiyle amel söyleyeyim. eden alim buldun, ha şunu diyelim. Onlar da varisleridir, onları da inkar etmeyelim. Bir adam muhates, hadis ilmiyle, yani, ilmiyle de amel şey eden. Tasavvuftan şey yok, neşvesi yok. Ama ilmiyle, mesela e, şimdi İskilip Latif Efendi e, tasavvuf münkeridi. Ama şeratın zahiriyle de ciddi manada alimdi ve kellesini bu uğurda verdi. Çok da Halaydar Efendi ağır şakalar yaparlardı. Yani. Çok ağır tasavvuf konularında. Ama sen şimdi İskibli e, Efendi varis değildi denir mi? Mutlaka Resulullah Sallallahu aleyhi ve varisidir. Ancak o ilminin zahirine varisidir. Eğer Evliyaullah'tansa o ilminin batınına varisidir. Batının Eğer ki hem zahir hem batın, zülcene hain Haldebadi gibi iki kanatlıysa hem ilimde varis hem tasavvufta ve maneviyatta vardır. O zaman tam varis, kamil varis budur. Bu kamil nakıs işleri devreye girmezse hadislerin çoğunu anlayamayız. Evet. Hocam çok teşekkür Biz ediyoruz. teşekkür ederiz. Allah, Allah razı olsun. Allah. Yine Allah razı. vesile oldunuz. Oldu i̇ki buçuk, buçuk saat olmuş. Vesileler en ve maksatlar hükmü vardır. Vesileler için maksatlar hükmü vardır. Hı -hı. Sizde yani maksat Güzel oldu yine soruların pek çoğu kaldı Olsun Ben detaylı kadar şeyi oluyor. anlatacaktım kadar Mesela ebtal evtihat hadislerini falan Ama arada bayağı serpiştirdik Konuştuk epey bir konuşmuş Yani hiç konuşulmayan bugüne kadar Çünkü beni çıkaranlar hep başka şeyler sorup duruyor Bu Hı. konulara çok girmiyorlar Bu konular bazı reytingde almaya biliyor Ama mesele bir şey anlaşılsın Millete faydamız olsunsa ki sizin kaynınız o Hoş Ondan oldu. fayda oluyor yani Eyvallah. Niyeti şeyi Son bir soru sorayım bu da reytinge hizmet etsin Sayın Cumhurbaşkanı en son e, Mahmut Abbas'ı karşılarken işte evet. 16 Türk Devleti'ni temsil eden askerler evet. merdivenlerin etrafına böyle evet. sıralandılar evet. vesaire. Bu tür şeylerden dolayı işte yarın mehter de çaldırırlar filan diyenler. Osmanlı'ya gidiyor, Osmanlıcılığa gidiyor filan. Sinan Çetin bir açıklama yaptı. Türkiye değil Osmanlı olmasa Osmanlı'ya siz nasıl bakıyorsunuz? Osmanlı ecdadım, atalarım, kıymetli dedelerim. Onlar bizim büyüklerimiz. Onlar çok büyük hizmet etti. Osmanlı'yı Muhittin İbni Arabi'yi sesi ruhu çok büyük işte o şimdi TRT'de yayınlanan diriliş şeyi yine ben takip edemediğim için şey ilmiye ne kadar uygun bilmiyorum ama orada da geçtiği üzere inne asla haddüvel bahades sahabeti ki Ertuğrul Gazi'nin Osman Gazi'nin doğumundan evvel vefat etmiş Muhittin Arabi buyuruyor ki ilham yoluyla işte keşif var mıdır mülhem var mıdır e vardır e, sinşına girince Muhyiddin'in kabri zuhur eder e, Yavuz Selim niye külliyeyi yaptı? Selim Camisi orada Mutahirimin kabrinin. Sahabeden sonra. Bakın Emevi var burada, Abbasi var burada. Sahabeden sonra dediğimiz ama Mavi adıyolan dönemi çıkıyor ama o sahabe olduğu için. Hmm. Sahabeden sonra devletlerin en düzgünü Ed Devletul Uthmaniyyetu. Osmanlı Devleti direkt böyle ifade olarak. İfade budur ve bu tabele olarak Sultan Abdülhamid'e kitabın yazması Şimdi diyorlar ki Bunu sonradan Osmanlı'yı yüceltmek için Son 200-300 evet, sene de çıkartılmış Halbuki Vahil Hoca e, Vahil Hanbeli Araştırmacı bir alimdir Şam'ın ulemasından O bunun o Arap'e çok haristir düşkündür O yazmaları çok bilir dünyayı gezer O bunun e, 600-700 sene evvel Yani ilk nüsha el nüshalarını tarihiyle, hat tarihiyle görmüştür ki sonradan istinsak ol, olmaya benzemiyor. Uydurulmakla hiç alakası yok. Asıl nuskayı gördüm diyor. Yani yazmalarda Şam'da vesaire. Hindistan'da da çok yazmalar var. Ben yazmaları gördüm diyor. Kesinlikle sabittir. De Osmanlı devletidir diyor. E zaten Konya'da gelmesi Sadat'ın Konevi'yle işte annesiyle evlendi falan burada durması. Hep onlar Osmanlı'nın hazırlayıcısı ve mukaddimatındandır. Dolayısıyla ee, hakikaten Osmanlı e, masum değil Şaha, peygamber olmayan hiçbir şey sü süreç masum evet. denemez ama e, hatası en az olan İslam devletleri içinde hatası en az olan, ehl sünneti en iyi yaşayan ve yaşatan, İslam fıkhına efendim e, özellikle tabi hanefi fıkhıdır devlet yönetiminde kullanılan, efendim en çok riayet eden, şahsi şeyleri konuşmuyorum, sistem olarak konuşuyorum, <gülüyor> ferit herkes bir yanlış yapar, Ş sistem olarak en uygunu Osmanlı'dır. Onun için onun ihya edilmesinde bir anıdır, bir hatıradır efendim diğer kafirlerin görüyoruz eski krallıklarını kraliçeliklerini e, orada, sembolik de olsa yaşatmaları orada or sadece Osmanlı değil 16 Türk devleti, Türk devleti, devleti tamam var, var. orada ama tabii işte ekseri Osmanlı rahatsız ediyor. Çünkü öbürlerinin geri dönme ihtimali yok da Osmanlı'ya <gülüyor> yakınız da acaba falan diye e, korkuyorlar falan. Ama bizim e, döneceğimiz yer Kur'andır. Sünnettir. ehl sünnet vel cemaattir. Ecdadımızın tecrübelerinden faydalanarak Efendim e, onları ilerleten istikamete yönlenmektir. Onları geri bırakan son 152 200 senede İttihat-ı Türklerin başımıza açtığı belalar ortadadır. Kafir hayranlığı, bilmem efendim piyanolardan ve vesaire her şeyde gavura benzeme, kılık, kıyafet, efendim Avrupa medeniyetine hayranlık falan bu çöküş dönemidir. Hadi şerifte efendim ümmetim sarığı indirince... İzzetlerini Allah indirecektir Şimdi bakıyorsun yükseliş dönemindeki Padişahların sarıklarının büyüklüğüne Bir e, Duraklama ve çöküş dönemindeki hmm. sadece fes kalmış Artık sarık tamamen gitmiştir Yani sünnete ittiba Hadiste benim ümmetim Benim sünnetime uydukça Korkuları kalplere düşmanların kalplerine Salınacaktır <gülüyor> Yolumdan Sünnetimden çıkınca Allah Teala Allah heybet Allah onun heybetini düşmanların kalplerinden söküp atacaktır. E, düşmanların korkusu bu zaman bu sefer onların kalplerine konacaktır. Fele yuzul hav min Bakın bugün bütün 52 küfür İslam alemi devletleri hepsi kafirlerden, İsrail'den ve Amerika'dan korkmaktadır. Çünkü kalplerinizden kafir korkusu silinmeyecektir. Hatta taudu ila sünneti benim yoluma tekrar dönünceye kadar. Osmanlıyı ilerleten Kur'an ve sünnettir. O Gazi'nin vasiyetleri ortada. Orhan Gazi'nin vasiyetlerinde ayetten, hadisten fetva çıkaracak müçtehitler derecesinde alimler yetiştirin ki Molla Hüstevler, Molla Güraniler, Molla Fenariler bunun zuhuratıdır. Evet. E şimdiki durum tabi nakıs'tan evet, kamil evet, doğmaz diyorum yapalım. ya. Işte, nakıs'tan kamil doğmaz. Allah yesin diyelim. Eder inşallah. Yeniden, yeniden bir dönüş var tabi. İnşallah İslam'a meyil var, rağbet var. Bir dönüş var. İnşallah kim de kim kimde kim aşktan bir eser var durur, akibet maşukanı erdirir diyelim. Yani evet, bu sevgi varsa ulaşırız inşallah. İnşallah. Tam da böyle bitiren Tekrar çok teşekkür ediyorum hocam. Kırmadınız bizi. Estağfurullah. estağfurullah. Geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Sağ Efendim geldik bu gecede başka şeylerin sonuna. Ben hem kıymetli hocama, Cübbeli Ahmet hocamla tasavvufu tasavvufa dahil olanları birazcık günceli, biraz sizin gönderdiğiniz soruları yine sürenin el verdiğince yine aklımızın yettiğince konuşmaya çalıştık. Eğer Sürçülisanımız olmuşsa affola Cenab-ı Hak al kesin diyelim Aynen. haftaya. Cumartesi gecesi saatler 24'ü vurduğunda CNN Türk ekranlarında yine adı başka ama aslı aşka tekabül eden güzel şeyleri konuşmak için huzurlarınızda olacağız. Yayında yapımda emeği geçen bütün dostlara bu saate kadar böyle bir gece vakti. Bu işi yapmak çok kolay değil. Kameraman arkadaşlardan bütün rejiye, ulaşım ekibinden kurum içerisinde çalışan herkese kadar huzurlarınıza bir kez daha teşekkür etmeyi borç bilirim. İyi geceler olsun efendim. Hoşçakalınız.